Kendini Aramak. İhsan Fazlıoğlu. 1. Bölüm. İhsan Fazlıoğlu, Profesör Doktor İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü. 1966 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Ürdün Üniversitesi'nde ve Arap Bilim Tarihi Enstitüsü'nde bilim ve matematik tarihi üzerinde araştırmalar yaptı. Yüksek lisans çalışmasını İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi bölümünde, doktorasını İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde tamamladı. Oklahoma Üniversitesi'nde kendi sahası ile ilgili araştırmalar yaptı. 2005 yılında doçent oldu. McGill Üniversitesi İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Proje danışmanlığı yaptı ve kıdemli araştırmacı olarak çalıştı. Fazlıoğlu halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde öğretim üyesidir. Fazlaoğlu, felsefe bilim tarihi ile matematik tarihi ve felsefe üssü üzerine yoğunlaştırmakta, özellikle bu yapıların İslam, Anadolu, Selçuklu, Osmanlı, Türk medeniyet tarihi içerisindeki gelişmelerini yazma kaynakları da dayanarak incelemekte ve yayınlar yapmaktadır. Soru da insandır, yanıt da. Nasıl ki bir gülün var olabilmesi için bütün bir evrenin var olması elzemse, bir insanın var olabilmesi için de evrenin yanında bütün bir hayatın var olması gerekir. Çünkü şey tabiata doğarken insan hayata doğar. Bu nedenle insan tabiata bağlı beşeriyeti yanında metafizik bir varlıktır. Metafizik bir varlık olduğu için de her şeyiyle bir sorudur. İnsan denilen soruya verilecek yanıtlar her şeyden önce insanın üçlü, hissi, güçlü, hissi, vicdani ve akli yapısı dikkate alınarak verilmelidir. Bu üçlü yapıdan birinin ihmali veya reddi insanı sakatlar, en azından rencide eder. İnsanın duyusunu sakatlayan, duygusunu körelten, aklını ketleyen her türlü yanıt insan denilen soruya tam bir karşılık olamayacağından bunalıma neden olur. Bunalım her türlü bildirişim ve iletişim imkanını ortadan kaldıracağından sonuç insanın kendi kendini imhasıdır. İnsanın yalnızca duyusuna ağırlık veren yanıtlar hayvaniliğe, yalnızca duygusunu öne çıkartan yanıtlar mistikliğe, yalnızca aklını önemseyen yanıtlarsa vahşiriye neden olmuştur. Tarih boyunca çok az yanıt insanın birbirini tamamlayan üç yönünü beraberce dikkate almış, insan için saadeti elde edebileceği bir ortam yaratabilmiştir. Bilinmelidir ki tüm beşeri ve dini görüşler insan denilen soruya birer yanıttır. Bu nedenlidir ki yanıtları ortadan kaldırmak hiçbir zaman soruyu yani insanı ortadan kaldırmaz. Sorunun ortadan kalkması insanın ortadan kalkması demektir çünkü. Öyleyse tüm yanıtlarda doğruluk ve yanlışlık ölçütü soru yani insan olmalıdır. İhsan Fazlaoğlu Tarih boyunca bir yanıtın insanın lehinde mi yoksa aleyhinde mi olup olmadığını anlamak için beş temel ilkenin dikkate alınması gerekir. Bu beş temel ilkeye soruyu yani insanı koruyan sınırlar olarak bakılabilir. İnsanı koruyucu sınırlar aslında insanın hem hissi hem vicdani hem de akli yapısını koruyan ve sürdüren olmazsa olmaz mukavvim unsurlardır. Birinci mukavvim unsur insanın canının korunmasıdır. Bir yanıt hem kendisini benimseyenin hem de karşı çıkanın canını, hayatiyetini beraberce koruyamıyorsa o yanıt yıkıcıdır. Başka bir deyişle insanın canını tehlikeye atan, beşeriyetine zarar veren hiçbir yanıt soruya cevap olamaz. Çünkü insan maddi olarak ortadan kalkınca soru olmaklığı da kaybolmuş olur. Tersine her yanıt insanın canlılığını yaşatmalı, beslemeli, en sağlıklı bir biçimde var olmasını sağlamalı. Canlı olmanın ve onun sürdürmenin gerektirdiği tüm maddi gereksinimleri karşılamalıdır. Öte yandan her bir yanıt insanın aklını, akıl sağlığını da muhafaza etmelidir. Çünkü yanıta muhatap olan akıldır. Aklı sakatlayan, yoksayan engelleyen, sınırlayan ya da aklın maddi ve manevi imkanlarını ona zarar verecek biçimde kullanmaya çalışan hiçbir yanıt sağlıklı olamaz. Yanıtların seviyesi insan aklının içerdiği tüm nazari imkanları tezahür ettirebilecek bir vasat yaratmalarında görülebilir. Tarih boyunca aklın önüne açan yanıtların diğer sınırları da dikkate almışlarsa nasıl uzun soluklu yaşadıkları açıktır. İnsan aklı can tarafını da belirlediğinden ve yaşamayı da metafizikleştirdiğinden çünkü insan tıkınmaz, yemek yer, çiftleşmez, evlenir, esas itibarıyla aklı içerisinde yaşar. Bu nedenle aklın sağlığı insanın sağlığı demektir. İnsan ferdiyeti yanında içerisinde yaşadığı hayatın bir hakikati olan toplumsallığını sürdürmek zorundadır. Gerçekte insan için ferdiyet, Bireylilik yine toplum içerisinde sonradan kazanılmış bir değerdir. Bu nedenle insan için öncelikli olan ferdiyet değil toplumsallıktır. Hatta bireyliliği bir soyutlama olarak görmek de mümkündür. Çünkü insan mensup olduğu tür içindeki cinsiyetin gelişmişliğine belirli bir süreden sonra ulaşır. Bu fizyolojik anatomik gelişimini tamamlayan kişi aynı zamanda akil olur. Bu gerekçelerle kişi kendine insanlığını veren, toplumsallığını kazandıran türünün devamını sağlamakla yükümlüdür. İşte bu nedenledir ki her yanıt insan soyunun neslinin devamını sağlayacak bir çerçeve sunmalıdır. İnsan türünü tehlikeye atacak ya da insanın fıtratına, doğasına aykırı, insanı rencide edecek bir çözüm ya da bu hakikati engelleyen bir görüş, ferdi tercihler dışında yine sorunun tabiatını tahrip eden bir yanattır. Ferdin doğal yetenekleriyle bu yeteneklerin içerisinde gerçekleştiği toplumsal gerçekliğin, kendine kazandırdığı asli ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve mülk hakkı, kişinin maddi ve manevi var varoluşu için bir zorunluluktur. Elbette bu hak, toplumsal yoğunlaşmanın ürettiği artı değeri, Eşitçe paylaşımı esas alan bir ilke çerçevesinde vuku bulmalıdır. Artı değerin belirli ellerde temelküzünün uzun vadede kişinin mal ve mülk hakkını korumasını engelleyen bir ortam yaratması kaçınılmazdır. Bu nedenle yine her yanıt insanın malını ve mülkünü korumasını sağlayan bir toplumsallık sını sunmalıdır. Tarih boyunca insanın saadetini sağlamak iddiasında olan her yanıtın en çok zorlandığı idealler, Fikirlerle gerçekliğin en çok çatıştığı alan hiç şüphesiz kişinin inancını, görüşünü koruma alanıdır. Çünkü ister beşeri, ister dini her inanç ve görüş varoluşunu büyük oranda bir başkasının varlığını ortadan kaldırmakta görmüştür. Yanıtın ilkece hem kendi beninseyenlerinin hem de katılmayanlarının inanç ve görüşlerini koruması, onun kuşatıcılığını ve derinliğini gösterir. Bu nedenle başka yanıtlara karşı olmak, o yanıtları benimseyen insanın canına, aklına, soyuna, malına ve inancına kastediyorsa hem kısa hem de uzun vadede insanlık için tehlike arz eder. Bir yanıt nihayetinde kendi aleyhinde bile olsa başka yanıtları korumakla anlam ve değer kazanır. İlkece başka yanıtlara saldıran. Onları yok etmeye çalışan, yaşama hakkı tanımayan yanıtlar iç güvenlik sorunu taşıyan yanıtlardır. Kendinden emin olamayanlar başkalarının varlığını tehlikeli bulurlar çünkü. Kendinden emin olamayanlar başkalarının varlığını tehlikeli bulunlar, bulurlar. Her ne olursa olsun insan denilen soruya verilen her yanıt, insan insana öngörülebilir bir hayat sunmak zorundadır. Canı... Aklı, soyu, malı ve inancı koru koruyamayan bir yanıt, yanıt değil yanlış yola götüren daha karmaşık bir sorudur. Sonuçta insanın hissi, vicdani ve akli yapısını beraberce dikkate alan, can, akıl, soy, mal ve inanç sınırlarını koruyan her yanıt, insana abit, aşık ve natık kabul eden itidal sahibi mutedil bir yanıttır. Bu nazari çerçevede modernitenin yarattığı çağdaş ideolojilerin, çözümlerin ve yaklaşımların kanımızca en önemli alameti farikası insanı üç boyutlu bir var olan olmaktan çıkartıp indirgemeci yanıtlara mahkum etmelerinde aranmalıdır. İnsan olmak işte bütün mesele. Pek çok yazımızda kullandığımız kavramların bakışımızı, görüşümüzü mümkün kılan mikroskop ve teleskop gibi aletler olduğunu belirtmiş, düşünmenin teknik anlamıyla felsefenin bir kavram matemat matematiği olduğunu vurgulamıştık. Vurgula vurgulaşmıştık çünkü kavramsal düşünmenin başka bir deyişle nedenselliğe dayalı biçimsel, Düşünmenin, Kısaca mantıklı düşünmenin olmadığı, malumatın sıhhatinin bulunmadığı, söze içkin istikametin belirlenmediği söylemlerde bilginin doğruluğundan bahsedilemeyeceği açıktır. Tüm bu koşulların yanında her kavramın katmanlı olduğunun ve bir yaşının bulunduğunun dikkate alınmadığı söylemlerde kavramlardan kurulu önermelerin gerçekliğe uygun düşmeyeceği aşikardır. Örnek olarak günlük konuşmalarda sıkça kullanılan akıl, bilim, din gibi kavramların hangi katmanından bahsettiğimizi ve hangi dönemdeki anlamını öne çıkardığımızı göz önünde bulundurmazsak kavramların donmuş, Mutlak bir anlamı varmış gibi davranırsak idrakimizi ikna edemeyiz. Olsa olsa vicdanımızı tatmin ederiz. Bu nedenle günümüzde pek çok dini, siyasi hatta ilmi vesileyle yapılan konuşma ve tartışmalarda kullanılan kavramların yukarıda sıralanan yapısal özelliklerine dikkat edilmediği için sonuç bir kavramsal kargaşa hatta bir kavramsal bunalımdır. Öte yandan Kudema bazı kelimeleri kullanırken şahsı manevisi vardır derdi. Vardır derdi. Örnek olarak devleti ele alın, alalım. Devletin şahsı manevisi vardır derken ne kastediyoruz? Ne kastedilir? Şahs kelimesinin kişi anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Manevi ise anlama ilişkin demektir. Yani anlamsal. Ancak anlam iç duyularda oluştuğu için vicdanla da ilişkilidir. Öyleyse bazı kelimelerin anlamsal kişilik, kişiliği vardır. Demek hem o kelimenin anlamına hem de değerine atıfta bulunur. Kelimenin anlamı değer içerikli, anlam değer içerikli olduğunu vurgular. Kelimelerin kavramsal kişilikleri insanların yapıp etmelerini belirleyen en önemli etmendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi olarak aramızda yok. Ama peygamberlik kavramının şahsı manevisi aramızdadır. Bayrak maddi açıdan bir bez parçasıdır ama şahsı manevisi anlam değer dünyamızda tecessüm eder. Bu durumu günlük dilimizde sıkça kullandığımız kavramlara teşmil edebiliriz. Bundan dolayıdır ki bir milletin, bir kültürün içinin boşaltılması o millet nezdinde şahsı manevisi olan kavramlarla oynanılmasıyla başlar. Bir kültürün anlam-değer dünyasını kişi ister farkında olsun ister olmasın inanç, din veya dinleştirilmiş düşünce, ideoloji belirler. Bu nedenledir ki kişinin maneviyatından yani anlam-değer dünyasından, anlamlılığından bahsedilir. Maneviyatı bozuk olmak üzerine konuşulur. Bir kültürün şahsı manevisi bulunan kavramlarına uygun davranmayan kişilere vicdansız denir. Şimdiye değin verilen örneklerle yapılan açıklamalar kavramların yalnızca idrakiyle değil anlam-değer dünyasıyla ilgili olduğundan vicdanı da belirlediğini gösterir. Bu nedenle bir insanın yeryüzünde başına gelebilecek en büyük musibet anlamlandırma yetisini kaybetmesidir. Bu yetiyeyi kaybetmek kişiyi bunalıma sokar. Bir süre sonra da kendini imhaya sürükler. Nitekim intihar eden yanı yani kendi varoluşunu imha eden insanların söylediği en önemli ifadenin artık yaşamanın bir anlamı kalmadı olması boşuna değildir. Kişilerin olduğu gibi kültürlerin milletlerin de anlamlandırma yetilerini kaybetmeleri söz konusudur. Anlamlandırma yetisini kaybeden milletler de bir süre sonra kendilerini imha eder. Yani birbirlerine düşer. Neticede tarihten seninir giderler. Bir kültürün kendini imha etmesi de o kültüre organik bütünlüğünü veren anlam değer dünyasının yani maneviyatın ortadan kalkmasıyla başlar. Vicdansızlaşan kültürün bireyleri de, de, de birbirlerini yemeye, soymaya, öldürmeye veya yok etmeye kalkışırlar. Bu durumu en iyi 19. ve 20. yüzyılın şarkiyatçıları yani oryantalistleri tespit etmiştir. Gib İslam dünyası için onların her şeyini ma mahvettik. Felsefelerini, dinlerini. Artık hiçbir şeye inanmıyorlar. İçlerinde sonsuz bir boşluk açıldı. Anarşinin ya da intiharın eşiğindeler derken bu durumu kasteder. Bir kişi bir millet, bir kültür kendi anlam değer dünyasını bundan dolayı da anlamlandır anla anlamlandırma yeteneğini kaybetmeye başlarsa kendi vicdanı önünde küçük düşer. Aşağılık kompleksine kapılır. Bu kompleksin en önemli göstergesi özgüvenini kaybetmek, sahip olduğu dini, ilmi, siyasi, ahlaki, estetik, tarihi tüm değerlerden önce şüpheye düşmek, sonra uzaklaşmak, en nihayetinde terk etmektir. Ancak terk edişe eşlik eden, hatta onu önceleyen kendi değerlerini, maneviyatını, vicdanını, anlam-değer dünyasına aşağılamaktır. Aşağılamak terk edişi kolaylaştıran bir tatmindir, bir geçiştir. Tam bu noktada kişinin mensup olduğu kültürü eleştirmesiyle aşağılaması arasında ciddi bir ayrım yapılmalıdır. Eleştiri mensubiyeti ve aidiyeti güçlendirir, zayıflatmaz. Çünkü eleştirilen amaç eleştirilen şeyin daha güçlü hale getirilmesidir. Zayıflatılması değil, varoluşunu pekiştirmektir, yok etmek değil. Mensup olduğu kültür, kültürü her şeyiyle elden geçiren, eleştiren, eleyen bir kişinin aidiyeti güçleniyor. O kültürün geleceği adına bir ufuk ortaya koymasına imkan veriyorsa o eleştiri yapıcıdır, kırıp dökme değildir. Bu nedenle elden geçirme ile kırıp dökme, eleştiri ile hakaret birbirinden ayrılmalıdır. Elden geçirme, ile kırıp dökme eleştiri ile hakaret birbirinden ayrılmalıdır ait olduğu kültürü eleştirme bir özgüven işidir o kültürü daha ötelere taşıma derinleştirme zenginleştirme sıkılaştırma pekiştirme amaçlıdır hakaretse ancak ve ancak aşağıda görülen bir şey yöneliktir hiçbir insan değerli bulduğu şeyi hakaret etmez tersine uğular işte bundan dolayıdır ki mensubiyetini aşağılamak öncelikle kendini aşağıda görmekle başlar. Bir kişi ancak ait olduğu kültürün şahsı manevi ise bulunan kavramlarını kaybetmişse o kültürü aşağılar. Bu nedenle vicdanları terbiye etmeden yalnızca idrakleri eğiten milletler, kültürler kendi mensupları tarafından aşağılanmaya hazır olmalıdırlar. Düşüncelerinde tarihi tecrübeyi dikkate alan kudema, yazdıklarında ve söylediklerinde özün özünü vermeyi hedeflemiş, ayrıntıları hareket imkanı vermek üzere kişilere bırakmıştır. Bir kişinin Hz. insan olmasını da benzer muhtasar ve müfit tarzda dile getirmiştir. Hak ve hakikatte doğruluk, eylemde iyilik, davranışta istikamet, bu nedenle istikameti olmayan doğruluk ile ilgili tek başına bir anlam ifade etmez. Söyledikleri ve ettikleri mensubiyetlerine içkin bir istikamet taşımıyorsa, kişilerin ne eleştirileri, ne hakaretleri, ne yüceltmeleri, ne de aşağılamaları bir kıymeti harbiye taşır. Düşünürümüz Mehmet Kafiyeci bu durumu daha da özetler ve bir insanın hak ve hakikate doğrulukla, yaratılanlara da ahlakla, Davranıldığında insan olabileceğini belirtir. İnsan olmak işte bütün mesele. Hakikat ve siyaset olarak insan. İster maddi, ister manevi, herhangi bir olgu ya da olay öbeğini yorumlarken kişilerin genellikle bütüne bakma ya da parçaya takılma davranışı gösterdikleri söylenir. Bu davranış bir örnekleme ile Ormana bakarken ağaçları gözden kaçırma ya da tek tek ağaçlara yani parçalara yoğunlaşırken bütünü yani ormanı atlama biçiminde dile getirilir. Öyle ki bazı düşünürler ile batı zihniyetleri arasındaki farkın her sözcüğün delaletleri hakkıyla bilinmesine bilinmese de bütün ile parçaya verdikleri dikkatte belir, belirdiğini vurgularlar. Muhammed İkbal'in bir gül bahçesinde tek tek güllerle ilgilenen kadim İranlı bilge ile içine girmeyip bahçeyi dışarıdan bir bütün olarak seyreden kadim bir Yunanlı filozofun arasındaki en önemli ayrımın bahçe ile güle yönelik tavırlarında somutlaştığını söylemesi. Richard Feynman'ın kadim Babil matematikçilerinin tek tek örnekler içinde erittikleri genel kural anlayışıyla Yunan matematikçilerin tekillikleri Değişkenlikleri içinde bilinemez kabul edip mutlaklaştırdıkları tümellik anlayışını iki farklı bilme tarzı olarak sunması hep insanın bu bütün ve parçaya ilgilik dikkatine dayandırılmıştır. Benzer bir tavrı Marco Polo ile Kubilay Han'ın kemer köprü üzerindeki konuşmasında da görülür. Kemer köprüde tek tek taşlar mı önemlidir, kemer biçimimi? Sadece bütüne yönelen bir zihin hareketten, değişimden, başkalaşımdan, dönüşümden rahatsız olur. Tümel arayışı bir sabitlik, bir ilke arayışıdır. Hareket içre bulunan şeylerde harekete konu olmayan özü aramak, donmuş bir sıfır noktası tespit etmek demektir. Sabitlik arayışı hem Allah Tanrı'da hem de bir temsili olarak insanda gidimli akıl gidimli aklı yani aklı ist, istidlali öne çıkarmayı zorunlu çıkar kılar Çünkü bu anlamdaki akıl birbirine bağlamak için sabit noktalar arar düzenler yani dondurur. Orman ya da bahçe birer kavram olarak hareketten dolayısıyla değişimden bağımsızdır. Tek tek ağaçların ya da güllerin tekillikleri içindeki durumları onları bir arada bulunduran, onlara birlik veren orman ve bahçe kavramlarına göre çok da önemli değildir. Bütünü önceleyen tekillikleri bireysellikleri önemsemez. Örnek olarak insan hakları tamlamasını sabit bir öz olarak gören bir zihniyet için bazı insan tekillerinin haksızlığa uğraması bütün adına çok da önemli değildir. Tümele ilişkin nazarın inşa ettiği manzara kendinde içkin kurallığa, kurallığa zorunlu olarak tabidir. Kurallılığa zorunlu olarak tabidir öyle ki bu anlayış Tanrı'ya bile uygulanır Tanrı kendinde içkin akli kurallığa uymak zorundadır yalnızca tekilliklere yönelen bir zihin için ise önemli olan birey ve onun belirli bir mekan zamanındaki işlevidir. Her şeyin olduğu hal üzere kalmaması, değişmesi, tekillikler içindeki düzenin gözden ırak tutulmasına ve giderek sal operatif bir anlayışın yerleşmesine neden olur. Önemli olan şu andaki ve o yerdeki tekil bir olgu ve olayın idraki olduğundan nedensel bağlantıların ihmal edilmesi kaçınılmazdır. Dün ve yarın kavramlarının zayıf olduğu bu anlayışta bireysel istek ve arzular bütüne öncelenir. İnsan bir akıl, aklı istidlali varlığı olmaktan çok bir irade varlığı olarak görülür. Bütünle parça, tümenle tekil arasındaki cedeli yani diyalektik ilişki toplumsal ve siyasal düzenler içinde geçerlidir. Bütüne odaklanan bir siyasi irade otoriter, buyurgan tutarlı ve bütün adına bireye karşı kıyıcıdır. İlkeleri adına bireyleri gözden çıkaran, kendi için sabitliği sağlayan temel kavramlar adına değişikliği tartışmaya bile yanaşmayan, kurduğu siyasal düzeni o düzeni oluşturan tüm bireylerin paylaşımını açmayan bir yapı sergiler. Çünkü önemli olan dışarıdan bakıldıkça bir bütün olarak manzaranın güzel görünmesidir. İçeriden bakıldıkta bireysel temelde tespit edilebilecek arızalar bütün adına da çok önemli değildir. Manzarayı giderek görünüşü asıl haline getiren bu yaklaşım, sahte ve yapay dahi olsa her türlü araç ve gece kullanarak mevcut görünüşünü sürdürmeyi hedefler. Bunun için mensupları arasında hem korkusalar hem de kendine karşı nefreti yayar. Çünkü buyurgan siyasetin besini kendinden korkulması ve nefret edilmesidir. Çünkü buyurgan siyasetin besini, Kendinden korkulması ve nefret edilmesidir. Çünkü korkan nefret eder. Nefret eden korkar. Bireyselliği önceleyen toplumsal ve siyasal birliktelikler bir aradalıklarını sürekli ortak çıkarlar yaratarak sürdürebilirler. Doğal olarak çıkarlar azaldığında yenilerini yaratmak paylaşımın sürmesi açısından kaçınılmaz olduğundan saldırganlıklar artar. Kısaca yalnızca bireyselliğe odaklanan bir siyasi irade ister doğal ister yapay devamlı ortak çıkar yaratamaz ise sürekliliğini koruyamaz. Tüm bireyleri kuşatan sabiteleri olmadığından mensuplarını ortak bir anlayış etrafında örgütleyemez. Öyle ki bir süre sonra bireyleri arasında baş gösterecek güç mücadelesi ile alt düzeydeki ortak çıkar hesaplarının bölünmesine giderek yok olmasına neden olur. Bütünle parçanın tümel ile tekilin bir aradalığı daha farklı düşünülemez mi? Büyük bir küme olarak evrenin içinde yer alan şeyleri, varlık yani vücut yani var olan, mevcut ve varoluş, icat diyalektiği içinde düşünülebilirsek daha farklı bir anlayış elde edebilir miyiz? İlk bakışta evrendeki her şey bir yerde, bir işlevde, bir ilişkidedir. Başka bir deyişle şey, yer, işlev ve ilişki değişik itibarlar açısından aynı yine değişik itibarlar açısından da farklıdır. Çünkü talimi yani pedagojik ayrımlar mecazidir. Hakiki değildir. Bu çerçevede evren hem bir sabiteler hem de bir değişkenlikler kümesidir. Buna ister süreç ister örüntü denilsin. Evrende akıl ile irade düzenle değişim, tümelle tekil bütün ile parça, birbirine girgi, birbirini takip eden bir akıştır. Nasıl ki evrendeki icadın, hakikatin nihai amacı insandır, siyasetin de nihai amacı insan olmalıdır. Hem bir tür hem de bir birey olarak. İnsanı bir siyaset içinde var kılan yeri, işlevi ve ilişkileridir. Bu özellikleriyle bu özellikleriyle hem bir birey hem de bir toplum olarak insan bir süreç, bir örüntüdür. Hem hakikatin hem de siyasetin bir süreç ve örüntü olması bütünle parçanın sabit ile değişkenin, tümelle te tekilin birlikteliğini gösterir. İster, i̇ster bireysel ister toplumsal insanın hakikatini yok eden bir yaklaşım insanın siyasetini de yok eder. Elbette doğal afetler gibi toplumsal afetler de doğaldır. Örüntü olmanın başka bir veci, veçhesidir. Ancak doğa doğal olarak doğmaya devam eder. İnsanın doğuşu ise ölümünün tarzına, üslubuna bağlıdır. Nizam-ı alem, insan demektir. Hiçbir işaret sembol olarak bizatihi kendini göstermez. Her işaret belirli bir duruma veya eyleme delalet eder. Her bir kavram da delalet ettiği nesneyi ortaya çıkarırken diğer tüm nesneleri örter. Tüm bunların nedeni ise işaret ve kavramlarla iş gören insanın nutkiyetidir. Yani düşünen konuşan bir canlı olması nütkiyet. Bu gerekçeyle öncelikle kadim kültürümüzde kullanılan ve hala kullanılmaya devam eden nizamı alem terkibinin oluşturan nizam ile alem terimlerini açıklamak, daha sonra da bu terkibin delalet ettiği muhteva'yı belirlemek gerekir. Kendini Aramak İhsan Fazlıoğlu 2. Bölüm Nazm, sözlükte incileri bir ipe dizmek anlamına gelir. Terim olaraksa bir şeyi ya da şeyleri aklın gerektirdiği zorunlu kıldığı başka bir şeye delalet edecek şekilde tertip etmek demektir. Alemin sözlük anlamı bir şeyin kendisiyle bilindiği şeydir. Terim olaraksa Tanrı'dan başka her şeydir. Öyle şeyler ki onları bilmek Tanrı'nın var olanlarda tecelli eden isimlerini ve sıfatlarını bilmeye götürür. Ancak nizam-ı alem terkibinde kullanılan alem, yalnızca Tanrı'nın tecelligahı maddi alem anlamına gelmez. Aynı zamanda varlığı ilkece insanın nut nutkiyetinden kaynaklanan sosyal gerçeklik yani içtimai alem anlamına gelir. Öyleyse elimizde iki alem ve iki nizam var. Birincisi maddi alem ve bunun düzeni, ikincisi ise sosyal gerçeklik ve bunun düzeni. Maddi alemin nizamı ilahi bir içeriği sahip olmasına karşın insan aklının idrak edebileceği şekilde tertip edilmiştir ve bir bütün olarak Tanrı'ya delalet eder. Sosyal gerçeklik de köklerini insan mutluyetinde bulunduğunda akla uygundur ve bir bütün olarak insana delalet eder. Başka bir deyişle bu anlamdaki nizamı alem bizatihi insandır. Dikkat edilmesi gereken noktanın bir defa daha vurgulanması gerekirse, her iki nizamı alemde ortak olan özellik akla uygun ve dolayısıyla insan tarafından idrak edilebilir olmalarıdır. Başka bir deyişle maddi alemin nizamına ilişkin kurallar Tanrı tarafından konulmuştur ve bizatihi maddi aleme içkindir. Ancak bu kurallar maddi alem üzerinde tefekkür eden insan tarafından nutkiyetteki orta, ortaklık nedeniyle tespit ve idrak edilebilir. Fakat bu idrak da en nihayetinde insanın nutkiyetinin dolayısıyla değer dünyasının imkanlarıyla sınırlıdır ve anlamını değer dünyasından devşirir. Sosyal gerçeklik ise şekli olarak her ne kadar maddi dünyanın imkanlarıyla sınırlı olsa da insan tarafından inşa edildiğinden sürekliliği de insana bağlıdır. Başka bir deyişle sosyal gerçeklik insanın nutkiyetinin ve köklerini bu nutkiyette bulan, bulan değer dünyasının cisimleşmiş hali olduğundan maddi dünyayı da belirler anlamlandırır. Şimdiye kadar söylenenleri başka ifadelerle dile getirmeye çalışalım. Sosyal bir gerçeklik olarak içtimai nizam anlamında bir alem vardır. Ve bu alem varlığını insanın eylemlerinde bulur. Yani insanın nutkiyetinden kaynaklanan eylemleri aile, devlet ve benzeri şekillerde cisimleşerek insanın dışında maddi gerçeklik kazanır. Bu gerçeklik bazı ilkelere göre inşa edilirse ve bu ilkelere göre yürürse nizamını korur. Yürümezse bozulur. Kısaca nizamın devam etmesi insanların eylemlerine bağlıdır. Çünkü nizam veril değildir. İnsan gayretiyle kurulur, elde edilir. Dolayısıyla devamı da yine insanın gayretine bağlıdır. Bu açıdan nizamın tesisi ve de devamı insanın imkanlarıyla sınırlıdır. Öte yandan bu alemin varlığının insanın eylemlerine bağlı olması insanı özgür ve sorumlu bir varlık kılar. Çünkü insan nizamı alemi oluşturur, bu nizam içerisinde hayat sürer ve bu nizamın sürdürdürebilmesi yine insanın eylemlerine bağlı kalır. Bundan dolayı taban medeni olan insanın toplum içerisinde kendine en uygun işi üstlenerek yerine getirmesi kurulan nizamın devamı için elzemdir. Bu noktada şöyle bir soru sorulabilir. Sosyal gerçeklik olarak nizamı, nizamı alem ne tür ilkelere göre inşa edilir? Her şeyden önce sosyal gerçekliğin inşasında insanın hayvaniyet yani canlılığı yani nutkiyetine bağlı olarak şekillenir. İnsani eylemler ahlaki ilkelerini ise mensup olduğu dünya görüşünden, köklerini nutkiyette bulan dinlerden ve ideolojilerden alır. Dolayısıyla bir sosyal düzen kendisine göre kurulduğu, maddi bir gerçeklik kazandığı dünya görüşünün ahlaki ilkelerine göre biçimlenir. Eylemler bu ilkelere dayanırsa nizam sürer, dayanmazsa yıkılır. Dinler ve ideolojiler, dinleşmiş beşeri görüşler, insana hayatın anlamına ilişkin ve bütün yöne, yöne, bütüne yönelik külli kavramsal bir çanak verir. Selçuklu-Osmanlı çizgisinde seyreden kadim felsefe-bilim anlayışımızda bir siyasi ve içtimai yapı olarak nizam-ı alem, insanın dışında kendi başına var olan bir yapı değildir, bilakis beşeridir. Bu yapının kendisine göre kurulduğu temel ilkeler kaynağını, dolayısıyla meşruiyetini belirli kişilerin ya da sınıfların gücünden değil, bizatihi haberi sadıktan alır. Buna göre dini yani teolojik bağlarını kaybeden bir nizamı âlem anlayışı zamanla ahlaki ilkelerini de kaybedeceğinden yeryüzünde nizamı tesis eden değil yok eden bir tavır kazanır. Böyle bir tavır saadeti değil şakaveti hakim kılar. Bu çerçevede nizamı âlemi yalnızca cihan hakimiyeti olarak anlamak doğru değildir. Çünkü amaç Cihana eldeki kurallara uygun bilgi ve adalete dayanan bir düzen kazandırmaktır. İnsan ancak bilgi ve adaletin hakim olduğu nizam olarak bir alemde saadeti yakalayacaktır. Çünkü mülk küfür üzre baki kalır, zulüm üzre baki kalmaz. Ancak her iki halde de temelinde bilginin olmadığı, seyrinde bilginin bulunmadığı aleme nizam uğramaz. Öte yandan nizam-ı alem insanların eylemlerinin cisim, cisimleşmiş hali olduğundan, beşeri olduğundan eskir, değişir, başkalaşır ve gelişir, yenilenir. Ancak nizamın metafizik ve ahlaki ilkeleri esas itibariyle vahye dayandığından sabittir. Devlet bu nizamın devamı için yine insanların kurduğu mülkü millet ancak olmazsa olmaz bir şarttır ve bizatihi hem insanın tabiatının medeni olmasından hem de dininin ya da dinleşmiş ideolojinin içeriğinden kaynaklanır. Bu anlamda tarihte nizam-ı alem devletin birliği olarak da anlaşılmıştır. Selçuklu-Osmanlı çizgisinde nizam-ı alemin sahih bir şekilde kurulması ve sürdürülmesi düşünürler, yani hukema tarafından, bilginler tarafından, ve ariflerin vaz vazifelerini yerine getirmesiyle mümkündür. Çünkü Müslüman bir insanın içerisinde yaşadığı nizam-ı alemin ilkeleri kitap ve sünnetle verilmiş, sürdürülmesi ise hukukla sağlanmıştır. Öte yandan bilgi ve adalete dayanan bir düzen ancak bu üçünün gayretleriyle mümkündür. Elbette bir bütün olan olarak nizamın ahvali ile bu nizamı kuran ve sürdüren insanların ahvali arasında karşılıklı bağlar vardır. Çünkü nizamdaki değişiklikler insana, insandaki değişiklikler de nizama tesir eder. Ederek değişime ve hatta dönüşüme neden olabilirler. Nitekim Akhisar'la Hasan Kafi'nin işaret ettiği üzere nizamı alemin dört unsuru vardır. Yöneticiler, bilginler, çiftçiler ve tüccarlar. Bu dört unsurun varlığı şart olduğu gibi aralarında bir uyum olması da sağlıklı iş görmeleri açısından elzemdir. Uyum hiç şüphesiz her bir unsurun kendini aşan, nizamın dayandığı ahlaki ilkelere uymasıyla sağlanır. Kadim kültürümüzde yalnızca maddi alem üzerinde sosyal bir gerçeklik olarak içtimai bir nizam kurmak yeterli değildir. Bizatihi ilahi nizama uygun yaşamak da önemlidir. İlahi nizam büyük alemde makrokozmos yani sünnetullah Tabiat, küçük alem olan insanda mikrokozmosta fıtrat tab olarak tecessüm etmiştir. Tekrar okuyayım burayı. İlahi nizam büyük alemde, büyük alem manası makrokozmos, sünnetullah küçük alem olan insanda yani mikrokozmosta fıtrat olarak tecessüm etmiştir. Böyle bir ilke hem çevreyi Doğayı tahrip etmeyi hem de insanın fıtratını tahrip etmeyi engeller. Bu açıdan nizam-ı alem için yalnızca bilmek yetmez, eylemek de gerekir. Çünkü eylemek hem bir bilgi kaynağıdır, dolayısıyla bilmeyi, bilmeyi artırır. Hem de bir bilme tarzıdır. Başka bir deyişle yalnızca eyleyenler bilirler, bilenler de eyleerler. Bir özgürlük masalı. Hikaye edilir ki, diktatörlükte yönetilen bir ülkede insanlar despotizmin en ağır koşulları altında yaşıyorlarmış. Baskı o dereceye ulaşmış ki omurgasızlaştıran insanlar hemen hiçbir konuda konuşamaz, günlük yaşam, yaşayışlarını evet ve hayır kelimeleriyle sürdürür olmuşlar. Bazıları ise yakınlarının veya çevredekilerin başlarına gelenlerden ürkerek evet ve hayırı kullanmaz Evet ve hayırı dahi kullanmaz tüm işlerini kafa hareketleriyle yürütürmüş. Gün gelmiş dayanılmaz bir hal alan bu duruma ülkenin seçkin bir üniversitesinde görev yapan bir matematikçi itiraz etmeye karar vermiş. Devlette görev yapan hatırı sayılır tanıdıklarını devreye sokarak despottan bir randevu almış ve kararlaştırılan gün ve saatte devlet konağına gitmiş. Matematikçi kısa bir takdimin ardından konuya girerek ülkedeki mevcut durumu özetlemiş ve özgürlük istiyoruz demiş. Respot matematikçinin bilim kamuoyundaki seçkin yerini, samimiyetini, aracı dostlarının hatırını da dikkate alarak onu dikkatle dinlemiş. Sözü bittikten sonra bu ülkede her bireyin tüketemeyeceği sınırsız bir, bir özgürlük var. Ancak kişiler bu özgürlükleri kullanmayı bilmiyor. Öte yandan özgürlük bizatihi sınırlılıktır. Diyerek cümlelerini tamamlamış. Matematikçi nasıl olur diye soru yazmış ki despot bunu sana kanıtlayabilirim. Bunun için senin dilinle konuşacağım. Benim için özgürlük şu eşitliğe eşdeğerdir. Şimdi evine git ve bana bu eşitliği yorumla. Sonucu da bizzat sen getir demiş. Matematikçi evine dönünce masasına oturmuş ve ülkesindeki siyasi dili de dikkate alarak kendisine verilen eşitlik önünde düşünmeye başlamış. Uzun süren gece ve gündüzlerden sonra despotun amacını anlamış, anladıklarını da bir kağıda yazmış. Eşitliğin sağ tarafı sabittir, değişmez. Bu nedenle sağ muhafazakardır. Her dini, ilmi Siyasi ve benzeri görüş esas itibariyle bir sabiteye sahiptir. Ancak bu sahip sabite sol taraftaki işlemlerle tahsil edilir. Sol taraftaki işlemlerin basitten karmaşa dizilişi bir ülkedeki özgürlüğün genişliğini ve derinliğini verir. Fakat işlemler ne kadar karmaşık olursa olsun amaç eşitliğin sağ tarafındaki sabiteyi elde etmektir. Sabiteyi farklılaştıran her değişken yasaktır. Bu nedenle sol işlemi sağı verecek biçimde örgütlemenin adıdır. Dolayısıyla sol derin muhafazakardır. Örnek olarak basit despotizmde eşitlik 50 artı 50 eşittir 100'dür. Biraz gelişmişinde ise mesela... 1000'in 1 bölü 4'ü 300 eşittir 100 yazılabilir. Biraz daha gelişmişinde ise farklı bir metotla yine 100 elde edilir. Kısaca doğal, tam rasyonel ve reel sayılar kümeleri içerisinde 4 temel aritmetik işlem, üst ve kök hesaplarıyla eşitliğin sağındaki sabit değeri verecek biçimde sınırsız işlem yapma imkanına sahibiz. Çok da karmaşık bir ders çok da karmaşık bir despotizm istiyorsak aritmetikten cebire geçebiliriz. O zaman denklemi eşitliğin sağındaki sabiteyi verecek biçimde örgütleriz ki bu konuda da tüketemeyeceğimiz değişkenler bulabiliriz. Aritmetik nicelikle cebirsel nicelik hoşumuza gitmiyorsa geometrik niceliği devreye sokar. Mesela bir kenarı 10 birim olan bir karenin alanını hesaplayarak yahut diğer hendesi şekilleri parabol, hiperbol, elips gibi Konik kesitlerini kullanarak da sabitemizi elde edebiliriz. Çok ama çok daha karmaşık bir sistem arzuluyorsak mesela analitik geometriden integral ve diferansiyel hesabın çok daha gelişmiş tekniklerinden istimdat edebiliriz. Kısaca eşitliğin sol tarafı için sınırsız değişken üretme imkanınız var. Demek ki özgürüz. Ancak tüm bu değişkenleri sağ taraftaki eşitliği sabiteyi verecek biçimde örgütlemek zorundayız. Tam bu noktada şu sorulabilir. Eşitliğin sağ tarafındaki değer değil de sol tarafındaki verilse ne olur? Bu sorunun yanıta açık tek bir işlem imkanımız var. Matematikçinin despotun verdiği eşitlik üzerinde yaptığı yorum günlük dile çevrilse şöyle bir sonuç ortaya çıkar. İster dini ister ilmi ister siyasi olsun her bakışın görüşün eşitliğin sağ tarafında bulunan sabitesi sabiteleri vardır. Zaten tüm görüşlerin nihai amacı eşitliğin sağ tarafındaki kendilerine has değerli değerleri elde etmektir. Görüşlerin dar veya geniş, sığ veya derin olma özellikleri eşitliğin sol tarafı için verdikleri işlem imkanıyla ölçülür. Bunun ötesinde tüm görüşler bir sabiteye göre yol alırlar. Başka türlü söylersek her görüş kapalı bir aralıktır. Bu kapalı aralıktaki işlem hacminin ulaşılmak istenen değerlere değerlerle kayıtlıdır ve bu kuralın istesnası bir görüş şimdiye değil olmamıştır şimdi de yoktur gelecekte de olmayacaktır çünkü hayata ilişkin her içtimai düzen tıpkı evrendeki düzen gibi ne kadar değişken olursa olsun kuralını kurallarını içkindir tarih boyunca bir görüşün diğer bir görüşü özgürlük açısından eleştirmesi sabitesi cihetindendir verdiği işlem imkanı cihetinden değil çünkü dile geldiği üzere hiçbir görüş kendi eşitliğini bozacak işlem imkanı vermez, vermemiştir, veremez de. Bu nedenle görüşler arasındaki farkı yaratan sol taraftaki işlem çokluğudur. Ki bu yalnızca nicelikseldir. Nitelikte bir değişme yaratmaz. Öyleyse bir görüş içindeki özgürlük Sürekli aynı sabiteyi, sabiteleri tahsil eden niceliksel bir tatmindir. Daha fazlası değil. Öte yandan her görüş için özgürlük diğer görüşleri eleştirirken anlamlıdır. Kendini eleştirirken ise tehlikelidir. Nitekim eşitliğin sağ tarafındaki değeri değiştirecek biçimde sol tarafta işlem yapmak her görüş için isyandır. Yeni bir eşitlik elde edecek hareket için ise devrim. Ancak her devrim kendi sabitesini yaratır, kendi denklemini, eşitliğini kurar ve mensuplarına yeni eşitliğin sağ tarafındaki değeri verecek biçimde sol tarafta işlem yapma imkanı tanır. Matematikçe despotun verdiği işlemin hem kendi mesleki dili hem de günlük dil açısından yorumunu yaptıktan sonra kağıda şu cümleyi yazar. Doğrudur. Bir dairede çapın sayısal değeri ne kadar değişirse değişsin ki bu özgürlüktür. Çevre ile çapın oranı demek ki pi sayısı sabittir. Her görüşün bir pi sabiti vardır. Hiçbir görüş bundan azade değildir. Ancak pi sayısı meşruiyetini, daire, meşruiyetini dairenin tanımından alır. Bu tanıma göre bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu eğri dairedir. Dolayısıyla bir daire çizilirken pergelin bir ayağı bir noktaya sabitlenir. Diğer ayağı ise istenilen miktarda açılır. Sonuç pi sayısını verir. Böylece dairenin varlık şartlarının doğurduğu meşruiyet pi sayısına da meşruiyet sağlar. Sonuç olarak sorun eşitlik, eşitliğin sol tarafındaki işlemler ve sağ tarafındaki sabite değil her birini mümkün kılan varlık şartlarının meşruiyetidir. Sabiteye sabitelere meşruiyetini veren nedir? Bunları kim, niçin mağaz eder? Ya da bu hakka nasıl ve neden sahiptir? Tarihte ve günümüz dünyasında meşruiyetin güçle belirlendiği bir gerçektir. Bu gücün mitolojik, dini, askeri, iktisadi veya siyasi olması sonuca ilişkin bir farklılık yaratmaz. Sabiteyi belirleyenler eşitliğin sol tarafındaki işlemleri de bu sabiteyi verecek şekilde kontrol ederler. Adına da özgürlük derler. Evet, Ortega y. Kasetin insanın bir doğası yoktur, tarihi vardır. Değişi, meşruiyeti tarihi kontrol edenlere verir. Kendini aramak. İhsan Fazlıoğlu. Üçüncü bölüm. Bize göre ise insanın bir doğası yoktur, ama bir fıtratı vardır. Bu da insan olmaklıdır, olmaktır. Bu değişte de, meşruiyeti insana verir. Öyleyse resmoton eşitliği soru işareti eşittir insan olarak düzenlenir. Sabite Hazreti insan olarak alınırsa ve tüm işlemler onu verecek şekilde örgütlenirse meşruiye sorunu da çözülmüş olur. Gerisi özgürlük üzerine güçlülerin anlattığı bitmeyen manipülatif bir masaldır. Kendilik üzerine düşünceler. Büyük halk filozofumuz temelle arkadaşı Dursun günlerden bir gün birlikte köylerinin civarında bulunan ormanda gezintiye çıkarlar. Güzel bir ilkbahar günü, güneş ışığının bile zor girdiği ormanın derinliklerine doğru yol alırlar. Doğanın tüm ihtişamıyla tezahür ettiği ormanın içinde bir süre dolaştıktan sonra yorulur ve dinlenmek için yere uzanırlar. Bir süre sonra Dursun birden yerinden doğrularak Temel, şu ormanın güzelliğine bir bakıver diye seslenir. Temel başını kaldırıp bir sağına, bir soluna, bir de arkasına, bir de önüne bakar. Bir müddet sonra dursuna dönüp, iyi de dursun, ağaçlardan bir şey göremiyorum ki cevabını verir. İnsanlar vardır, tüm dikkatlerini ağaca, insanlar vardır, tüm dikkatlerini ormana verirler. Tek tek ağaçlara takılıp kalanlar ile ormanda kaybolanların kaderi aynıdır. Kendini kaybetmek, ağaçların tekillikleri arasında yol bulmaya çalışan kişiyle ormanın bütünlüğüne sığınan kişinin ortak noktası, yol bulmaya çalışanla sığınan kişi olarak göz ardı etmeleridir. Hem de tek tek ağaçlara bakanın hem de ormanı idrak edenin kendine ilişkin farkındalığı, kendine dikkat kesilmesi, Ağaçla ormanın biraz da kendi olduğunun ayırdına varması ilkece ağacı görmenin ve ormanı idrak etmenin zemininde kişinin kendilik bilgisinin birincinin bulunduğunu anlaması demektir. Kendilik bilgisi kendini bilmek dışarıdan hareketle dışarıya yönelerek ne tek tek ağaçları sayarak ne de ormandan dolaşarak ulaşılacak bir bilgi türüdür. Çünkü Benlik kuyusu dışarıdan sürekli su taşıyarak doldurulamayacak kadar derindir. Yapılması gereken benlik kuyusunun zeminindeki çer çöpre delikleri temizleyerek, teskiye ederek, içeriye akmayı, fışkırmayı bekleyen suyun önünü açmaktır. Ancak insan çoğun kendinden kaçar. Çoğun kendinden kaçar. Kendiyle yalnız kalmaktan korkar. Kendini dinlemekten ürker. Kendisini dışarıya, gürültüye, başkalarına, kalabalıklara sığınır. Kendini beşeri ekrana göre ayarlar, tadil eder. Yorgun argın döndüğünde ise kendine sırtını döner ve uyur. Daha doğrusu uyumaya çalışır çünkü kadim, sufi, irfani kültürümüzde de dile getirildiği üzere ancak vicdanı rahat olan insani bir uyku uyuyabilir. Zira yine bu anlayışa göre insani uyku bebek uykusudur masum, derin ve huzurlu. Ağaca ya da ormana kısaca dışarıya dikkat kesilen bir kişiden bize ağacı ya da ormanı anlatması istenilse, bu kişiye anlattıklarının biraz ağaç ya da orman, biraz da kendi olduğunun anı satılması gerekir. Çünkü şeylerin kişiden mutlak bağımsız durumları hakkında bırakınız bilgiyi, bir kanaatimiz bile yoktur. Şeyin var olması ile idrak edilmesi arasındaki ayrım yine karşımıza çıkıyor. Mevcut neyse nedir ancak malum bilinen şey ile bilen kişinin ortak ürünüdür. Söz konusu durum insanın yalnızca bilme eyleminde ortaya çıkmaz elbette. Duyumlama, algılama, sezme, sevme, aşık olma, hoşa gitme, önemseme hatta inanma gibi öteki tüm insani edimlerin de özelliğidir. Kısaca söylenilirse, inandıklarımız bile inanılan şeyle inanan kişinin birleşimidir. Sentezidir. Her insanın bir alem olduğunu söyleyen kadim, sufi, ilfani kültürümüzün, Hz. insanın alemlere rahmet olduğunu ifade eden ayeti yorumlarken, alem kavramını yalnızca evren anlamında değil, aynı zamanda insan olarak da anlaşılması bu dikkatle ilgilidir. Yunus Emre'nin ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır beyti sıkça tekrar edilir insanlar arasında. Kendini bilmenin üzerinde özellikle durulduğu bu tekrarlarda ilim ilimi ilim ilimi bilmektir kısmı çoğun ihmal edilir. Ön, öncelikle ilmin bilgenin ilim nedir bilmekle başladığının vurgulanmasının ne anlama geldiği açıklığa kavuşturulmalıdır ki kendini bilmekten ne kastedildiği anlaşılabilsin. Sufi, irfani kültürümüzün evrendeki başka nesnelere teklif edilen, ancak onların kaçındığı ama insanın yüklendiği emaneti ilim, malifet, bilgi olarak yorumlamasından, aslında kendini bilmenin bir yönüyle insan olarak yüklenilen emaneti, dolayısıyla bizatihi insan olmaklığı bilmek demek olduğu anlaşılır. Emaneti bilmeyenin dolayısıyla kendini, insan olmaklığını bilmeyenin, Okuyup durmasının öze ilişkin pek bir anlamı yoktur. Çünkü kendinin farkında olmayan bir kişinin tıpkı ağaç ve orman benzetmesinde olduğu gibi okumalarından dolanarak kendine varması çok zordur. Ya da daha çağdaş bir dille bir kişinin internette depolanmış trilyonlarca enformasyon, malumat arasında surf yaparak kendi benlik sahillerine ulaşması, kendini bilmesi, kendeliğinin, insanlığının farkında olması imkansız değilse de hayli zordur. İlme, marifete, bilgiye hayatın suyu diyen sufiler Arifler suyun akıcılığına benzeterek bilginin ilahi seviyede evrenin her yanına aktığına seyelan ettiğine işaret ettikten sonra beşeri seviyede hayatın suyunun yani bilginin kaynağının insanın kendinde bulunduğunu bizatihi insanın benliğinin derinliklerinden kaynaklandığını vurgularlar. Bu nedenle kendini tanımayan, bilmeyen, kısaca kendini bilmeyen ilmlerden Kendini bilmeyenin ilmine sahip olmayan kişi suyun kaynağından habersiz olacağından suyun hayattaki öteki uzantılarını da gereğince idrak edemeyecek. Benlik zindanının kapısını açmak için nefis gardiyanının belindeki anahtarları gözünü dikip bir ömür bekleyecek. Sonunda da çürüyüp gidecektir. Şimdiye değin söylenenler var olanları yalnızca hissi seviyede somut, maddi zihin seviyede zihni seviyede temsili, mantıki seviyede tasavvuri düşünenler için bir mistaka, referansa işaret et, etmeyebilir. Akli seviyede değil, kendilik, gayb bile kendine bir mistak bulur. Yoksa siz gaybı kayıp bir şey olarak mı anlıyorsunuz? Gayb, kaşani'nin dile getirdiği üzere makul ol, olmasın ve makul olmasın. Gayb, kayıp demekse Üzerinde düşünülecek bir neslimiz olmadığından işimiz kolay demektir. Makulsa her şeyi yeniden başlamak, her şeyi yeniden düşünmek zorunda olduğumuzu hissedebiliyor musunuz? Tekrarda yarar var. Başta iman olmak üzere gayb kümesinin ögeleri makul hale getirilmedikçe vicdani, zihni, din ahlaksız din ahlaksızlığın kaynağı olmaya devam edecektir. Makul bir alana geçmenin ilk şartı ise akıl edeni, akil olanı tanımakla, yüklendiği emanetle yüzleşmekle ve nasıl bildiğini bilmekle başlar. Evet, fark fark etmekle başlar. Ancak her fark ediş, bir fark edenin bir şeyi fark edişidir. Her fark ediş, bir fark edenin bir şeyi fark edişidir. Bu arada olmak. İnsanın maddi dünya yanında hayatın içine doğduğu, hayatın ise yine insan tarafından kurulan bir bilgi yumağı olduğu, başka bir de işte insanın bizatihi bilgi halini aldığı söylenebilir. Tanrıyı idrakten, evreni bilmeye, hayata ilişkin en küçük işi görmeye kadar insanın yapıp eylediği her şey, tüm farklı türlerine, dolayısıyla içeriklerine karşın bilgidir. Bu anlamıyla bilgi, insan olmanın mukavvim unsurudur. Bu gerçeği tespit eden Hocazade, insanı bilginin, insani bilginin en genel muhtevasına bağlı olarak üç ana bölümü ayırabileceğini söyler. Köken, mepte, son, mean ve ikisinin arasında olanın ma beyne hüma bilgisi. İnsanın hayatına bir değer kazandırması, yaşanılır bir anlam vermesi ancak ve ancak bu üç bilgenin türünün sahih ve muhkem bir biçimde örgütlenmesiyle mümkündür. Köken, son ve ikisinin arasında olanın bilgisi. Köken, son ve ikisinin arasında olanın bilgisi. Hocazade bu üç bilginin bilgi türünü değişik bir kavramsallaştırma ile farklı bir biçimde adlandırır. Kökenin bilgisi, nere, neredenin bilgisidir. İlmu min eyne. Sonun bilgisi, nereyenin bilgisidir. İlmu ila eyne. İkisinin arasında olanın bilgisi ise neredenin bilgisidir. İlmu fi eyne. Hocazade'nin bu tanımını tekrar okuyalım. Kökenin bilgisi neredenin bilgisidir? Sonun bilgisi nereyenin bilgisidir? İkisinin arasında olanın bilgisi ise neredenin bilgisidir? Nereden, nerede ve nereye soruları esasen hangi yerden, hangi yerde veya hangi yere anlamlarında yer zarflarıdır. Bu soruş tarzı insanın yer sorusunun en temel sorusu olduğunu gösterir bize. Felsefi bir deyişle varlık sorusu insanın metafizik güvenliğinin ana sorusudur. Üç yer sorusu ve bu soruları tarih boyunca verilen yanıtlar ilkece insanın anlam arayışının tarihidir. Gelinen, yaşanan ve gidilecek yerin bilinmesi insanın yolculuğunun anlamlı olabilmesi açısından son derece vazgeçilmezdir çünkü. Bir yerden gelmek bir yerde bulunmak ve bir yere gitmek zamanı çizgisel varsaya, varsayar. Bu çizgisellik kişinin hayatını biricik kılar. Biricik olan ve daha tekrarlanamayan bu hayat en nihayetinde son bulur. Bu tasvir bir yerde hayat süren insanın hayatının değerini artırmasının yanında nasıl yaşaması gerektiğini de düşündürtür. Sorumluluk, ahlak... Tüm bu yapılar insanın bulunduğu yerde daha anlamlı bir hayat sürmesini sağlamak içindir. Hocazadenin bölümlemesinde ikinin arasında olanın yani neredenin, neredenin bilgisi son derece önemlidir. Her şeyden önce insan ikisinin arasında bulunan bir canlıdır. Bu nedenle insan bu arada olandır. Bu arada olmak, bir yerden gelmeyi, belirli bir arada, aralıkta bulunmayı... Ve bir yere gitmeyi beraberce içerir. Bu arada bulunan bir var olan olarak insan, bulunduğu aranın bilgisine sahip olmalıdır. Ara, bütünüyle evrendir. Bu nedenle insan, evrenin bilgisini edinmelidir. Ara yerde olmak, arada bulunmak, beyin bir eksikliktir aynı zamanda. Bu nedenledir ki yalnızca bulunduğu yere yani arayı dikkate alan kişi bu eksikliğin yarattığı bunalımı iliklerine kadar yaşar. Ara iki şeyin arası olduğundan bu iki şeyin bilgisi eksikliğin yarattığı bunalımı da giderir. Ara iki şeyin arası olduğundan bu iki şeyin bilgisi eksikliğin yarattığı bunalımı da giderir. İnsana arada metafizik bir güvenlik sağlar. Başka bir deyişle doğumla ölümün arasında bir şey olarak insan hem kişi olarak hem de tür olarak doğmanın ve ölmenin hesabını verdikçe, bilgisine sahip oldukça ikisinin arasında daha anlamlı, dolayısıyla daha güvenli bir hayat sürebilir. Bu nedenledir ki aranın anlamı arası olduğu iki şeyin anlamına bitişiktir. Çünkü üç yer esasen birbirine katışıp tek bir yer oluşturur. Üç yerden herhangi birinin sorunlu olması insanda yersizlik duygusu yaratır. Bu da metafizik güvenlik sorunu demektir. Köken ve sorularının insanın nazari idrakine bağlı olup olmadığı fazlaca tartışmalıdır. Bu nedenle insanın kökenine ve soruna ilişkin sorulara verilen yanıtlar tarih boyunca çeşitlilik göstermiştir. Doğrusu bu sorular ne duyuların ne de duyguların, kısaca müşahedat ve vicdaniyattan kurulu hissiyatın soruları olamazlar. Belki de daha çok idrakin yani aklın sorularıdır. Müşahede ve vicdan bu sorular için yalnızca birer uyarıcı olma özelliği taşıyabilir. Yine de ne olursa olsun bu sorulara yakini yanıtlar vermek mümkün müdür sorusu hep baki kalacaktır. İnsanlığın tarihi de biraz bu sorulara verilen yanıtların tarihi gibidir. Ancak her şeye karşın denebilir ki köken ve son sorusuna verilen yanıtlar insanın buradaki bu yerdeki varoluşunu belirler, belirlemektedir. Yukarıda işaret edildiği üzere insanın hayatına bir anlam vermesi ancak ve ancak bu üç yere ilişkin bilgi türünün sahih ve muhkem bir biçimde örgütlenmesiyle mümkündür. Kadim felsefe bilim geleneğinde köken sorusu, tanrı son sorusu ise öldükten sonra dirilme yani haşır ile bağlantılı ele alınmıştır. Evren, tabiat ise daima bu iki soruya yani tanrı sorusuna ve dirilmeye getirilen temellendirilmeye ilişkilendirilmiştir. Yine de nerede yani bir ara olarak evren bir bütün olarak insan bilinmesinin konusu kalınmıştır. Kozmolojiden astronomiye ve fiziğe tüm felsefe bilim dalları hep bu aranın bilgisini devşirmeye çalışmış. Bu araştırmalardan elde edilen bilgiler diğer iki ucu daha sahih bir idrak için yorumlanmıştır. Üç boyutlu yerli kadim felsefe bilim idraki ürettiği yine bu üç boyutlu bilgi içerisinde insanın teolojik, metafizik, antropolojik güven içinde hayat sürmesini temin etmeye çalışmış, çabalamıştır. Nereden, nere nerede ve nereye sorularının kendisine göre sorulduğu nokta insandır. Çünkü den D ve Y sorularını soran, bu sorulara muhatap olan ve yanıt veren tüm bunları yine kendi için yapan insandır. Bu nedenledir ki bilgi bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı denmiştir. Yukarıda dile getirilen insanın bizatihi bilgi halini aldığı ifadesiyle de kastelilen budur. Bu amaçtan uzaklaşan bir bilme eylemi insanın yerine dolayısıyla bizzat insana zarar vermeye başlayacaktır. Yalnızca aranın bilgisiyle yetilen diğer iki yerin bilgisini ihmal eden bir bilme, eylemi, zamanla insan için durulacak, bulunulacak bir ara bırakmayacaktır. Nitekim bırakmamaktadır. Çevrenin tahribi, insanın bulunduğu özel yerin tahribidir. Bu tahripten kurtulmak için alınacak insan, İnsani tedbir, bilginin tekrar üç yerli haline getirilmesidir. Kadim felsefe, bilim, geleneğimiz, Hocazade örneğinde görüldüğü üzere, sağlıklı bir insanın kemali için, anlamlı bir hayat sürmesi için nereden, nerede ve nereye sorularını taalluk eden, üç yerin bilgisini beraberce dikkate almanın zorunluluğuna işaret etmiş, bu üç yer arasındaki sürekliliği vurgulamış, Adeta insan için tek bir yer varsaymıştır. Bunu varsaymakla da kalmamış bu üç yerin bilgisini de hissi ve akli kemal için zorunlu görmüştür. Bu nedenledir ki İslam ile ilim kelimesi müteradifleş, mütedâ, müteradif eş anlamlı kabul edilebilir. Nitekim tarihi hafızadan İslam kelimesi silinse onun yerine ilim kelimesi ikame edilebilir. Çünkü hem imanı, hem İslamı, hem de ihsanı mümkün. Sahih, mustakim ve muhkem kelam ilimdir. Yer tutmak, yere tutunmak. Mekan kelimesinin kökü ke ve ne dikkate alınırsa evren anlamına gelen kevn yani kainat ile yakınlığı hemen fark ediliyor. Kevn. Kevm, mastar anlamıyla olmak. Kain ise ismi fail anlamıyla olan demek olduğundan kainat yani olanlar ile olanların olduğu sahne anlamında mekan özdeşleşir. Ve bu anlamıyla mekan kevm ve kainat bir ve aynı anlama gelir. Mekan tekev, tekevün eder yani oluşur. Tanrı kün yani ol der. Olur. fe yekûn olur. Fe'nin süreklilik ard ardalık anlamına geldiğine yalnızca işaret edelim. Tüm bunlar terimler çerçevesinde şu demektir: Kain kün fe yekûn yani hemen olur. Kain kün der, fe hemen manası taşıyor fe yekûn olu verir. Denklemi içinde kainatta kevinde Mekanda tevkevbün eder. Türkçesiyle olan, ol, olur. Denklemi içinde olanlarda olmakta olunan yerde olmaktadır. D. Dağının zaten anlamca yer bildirdiğine işaretle yetinelim. Daha da dikkat çekeni, imkan ve mümkün gibi iki önemli terimin köklerini mekanda bulmasıdır. Kadim felsefenin kozmolojisindeki ayrımlar şimdilik dikkate alınmazsa maddi var olan ile mekan arasındaki farkın itibarı olduğu, itibarı olduğu hemen görülür. Bu nedenle kelamcılar cisim bölünürse mekan bölünmezse cevheri fert yani monad adını taşır demişlerdir. Mevcut yani bulunan, var olanla mekanın yani bulunulan yer Olunan yer, itibarı fa, itibari farklılığı ve ayniliği vücuda vücut kavramında aşılır ve vücudu kendine konuk olan aklın en önemli sorunu ve sorusu haline gelir. Bu nedenle varlık var olan sorunu ile yer sorunu akıl sahibi insan için aynı zamanda vaki olan senkronize soru ve sorunlardır. İnsanın üç yer sorunu nereden nerede ve nereye ile insanın bu arada var olan bir varlık olarak ve aklıyla uzanmasını ve bu soruları varoluşunun anlamıyla ilişkilendirmesini daha önce yazılarda işlemiş olduğumuz için bu kez yerin daha maddi ve toplumsal yönüne değinmeye çalışabiliriz. Çünkü insanın canlılık yönünün en önemli özelliği yer tutması, yere tutunması, yerleşmesidir. Yani temekkündür. Öyle ki ancak yeri olan kişi temkinli olabilir. Bir yeri tutan kişi sakindir, muhkemdir, mekindir. Memeli hayvanların örnek olarak köpek yerlerin kendi yaşama alanlarını değişik yollarla işaretledikleri, işaretler içinde kalan yeri tuttukları bilinir ki bu tespit hemen hemen tüm canlılar için geçerlidir. Çünkü yukarıda değinildiği üzere olan ancak olunan yerde olur. Hem bir planlı hem de akıllı bir bardak olan insan için durum nedir? İnsan ile yer arasındaki farklı katmanlara sahip çok değişik ve karmaşık anlam ilişkileri mevcuttur şüphesiz. Örnek olarak insan bir yeri ele geçirir, bir yeri işgal eder, bir yeri bombalar, bir yeri ziyaret eder, bir yeri vatan edinir, bir yeri sömürür vesaire. Bu yazı çerçevesinde özellikle şu sorulara öne çıkartabiliriz. İnsan yeri nasıl tutar, yeri nasıl tutunur, yeri nasıl yerleşir, maddi ve toplumsal düzeyde yer tutma ile yurt tutmayı nasıl özdeşleştirir? Bir yer insanın elinde yurda nasıl dönüşür? Bir savaşta bir yeri bombalamak o yeri ele geçirmek için yeterli değildir. Mutlaka mekana yere doğrudan temas gerekir. Bu nedenle savaşta kara yani yer kuvvetlerinin görevi belirleyicidir. Öte yandan kara kuvvetlerinin bir yeri ele geçirmesi o yeri yurt kılması için tek başına bir anlam ifade etmez. Bundan dolayı yabancı bir gücün bir yeri ele geçirmesi işgal olarak adlandırılır. İşgal bir yerin geçici bir süreliğine dışarıdan gelenler tarafından meşgul edilmesidir, doldurulmasıdır. Yeri yurt edilenlerse yabancının tersine yerlidir. O yere aittir. Benzer biçimde göçerle yerleşik arasındaki fark da yer ile olan ilişkiye göre belirlenir. Göçer yerden göçendir. Yerleşikse yere konandır. Bir yere aidiyet duymaksızın dolaşana gezgin, yine mensubiyet duymaksızın elinde tutana ise sömürgeci denir. Verilen örnekler yerin yurda dönüşmesinde anahtar sözcüklerin ait olmak ve mensubiyet duymak olduğunu gösteriyor. Öyleyse sorumuzu şu biçimde düzenleyebiliriz: Bir yerin için ait olunur. Neden mensubiyet duyulur? Ait sözcüğünün gelenek anlamındaki adet sözcüğüyle akraba olduğu göz önünde bulundurulursa, adetlerin de bir açıdan yerle kurulan ilişkiden kaynaklandığı söylenilebilir. Mensubiyet sözcüğü ise daha derin bir anlama sahiptir ve kişinin sabitelerine işaret eder. Başka bir ifadeyle değişen şeyin, şeylerin, değişmeyen şeye nispeti oranlaması demektir. Bir insan sabitelere sahipse onlara mensubiyet duyar, kendine onlara nispet ederek tarımlar sabiteleri olmayanın mensubiyeti de olmaz. Kısaca insan kendini anlam değer dünyasındaki sabitelere göre tanımlar. Bu nedenle hem idrakinin en derin yerinde anlam değer dünyasına ait sabiteler bulunur. İnsanın duyu, duygu ve düşünce dünyasını içeriden dışarıya taşırken bedensel imkanlarını yani mekan sınırlarını aşan değişik imkanları kullanabilen tek canlıdır. Yazı Resim ve rakam, müzik ya da geometrik şekiller tüm bunlar insanın duyu, duygu ve düşünce dünyasını dışarıya taşırken kullandığı mekanı genişletici aletlerdir. Bu nedenledir ki yazının temel birimi harf, resim ve rakamın kökleri harf, resim, rakam, insanın duyu, duygu ve düşüncesini dışarıya çizmek, nakşetmek anlamına gelir. Her çizme, nakşetme aslında yere, mekana bir işaret koymadır. Toprağa, kemiğe, taşa, kağıda veya başka bir yere nakşedilir. İşaret konulur. Benzer biçimde bir yerin toprağın yurda dönüşmesi de insanın duyu, duygu ve düşüncelerini o yere toprağa işaretlemesiyle mümkündür. Toprak üzerinde yaşayan insanların duyu, duygu ve düşüncelerinin işlendiği bir kanaviçe, dantel haline alırsa yurt olur. Anadolu'daki ve Balkanlar'daki Sarı Kız, Sarı Saltuk, Yunus Emre yatırları, Bursa'daki Ulu Camii, İstanbul'daki Süleymaniye, Edirne'deki Selimiye, her bir şehirdeki mezarlıklar bu topraklar üzerinde yaşayan insanların işaretleridir. Bu nedenledir ki işgalciler ilk iç olarak o yeri yurda dönüştüren işaretleri bir bir yok ederler. Büyük halk filozofumuz Temel kendisine toparlan seni Kıbrıs'a yerleştireceğiz denildiğinde sorar. Ne kadar zamanım var? En fazla 3 saat denilince Temel hemen eline bir iki çuval alıp köyün merkezine doğru koşmaya başlar evine gidip eşyalarını alacağına köyün merkezine koşan temeli takip edenler için bir manz, ilginç bir manzara ile karşılaşırlar. Temel köyün mezarlığında çuvallara mezar taşlarını doldurmaktadır. Sorarlar ne yapıyorsun? Gidip eşyalarını alsana. Temelin yanıtı çarpıcıdır. Eşya her yerden alınır ama gavurlar bana bu topraklarda ne işim var diye sorduğunda aha diyeceğim en büyük dedemin mezar taşı bu da dedemin ha. Bu da babamın mezar taşı. Başka söze ne hacet? Bir kişi yaşadığı topraklarda yerli mi, yabancı mı, gezgin mi, işkancı mı yahut sövürgeci mi olduğunu öğrenmek istiyorsa, mensup olduğu anlam değer dünyasının o topraklardaki işaretlerine ne kadar aidiyet duyduğuna bir baksın. Bu bakış ona hakikatçi, hakikati fısıldayacaktır. Bu arada olanın dili, şiir. Bu arada olanın dili, şiir. İnsan çıkış ile dönüş arasında bu arada bulunan bir var olandır. Çıkış bir yerden başka bir yere intikal, dönüşse yürünülmesi gereken bir yerdir. Fuzuli'ye göre insan çıkış noktası ile dönüş noktası arasında sürekli bir harekettir. İnsanın çabası bu hareketi anlamlı kılmaktır. Çünkü çıkış aşamasında insan bilgisizdir. Dönüş yoluysa korkuyla doludur. İkisi arasında sürdürülen hayatsa bilgiyi gerektirir. Başka bir deyişle hayatı sürdürmek için ortaya konan hareket ancak ve ancak bilgiyle anlamlı kılınabilir. Arada bulunan insan için var olma lezzeti yok olma korkusuna karışır. Yaşam ölüm korkusuna bulaşır. İki nokta arasındaki gidişi mümkün kılan hareketi anlamlandırmak için elde edilmesi gereken bilgi en alt dereceden en üst dereceye kadar belirli bir çabanın gayretin sonucunda tahsil edilir. Bu nedenle meşakkat bu yolun en önemli niteliğidir. İnsan, insan olma bakımından bir kuru ve birçok özelliğe sahiptir. Ancak bu özellikleri dışa vurmak, gerçekleştirmek için gayret etmek, çalışmak zorundadır. Çünkü insan dönüş noktasına ulaşmak için gerekli donanıma, çıkış aşamasına sahip değildir. Başka bir deyişle insan doğuşunda eksik biri var olandır. Bu eksikliğini gidermek için ikmal için bilgi edinmek zorundadır. Bilgi iki nokta arasındaki mesafeyi kat etmek için zorunludur. Bu nedenledir ki her insan kabiliyeti nispetinde arada olduğu sürece çalışmak zorundadır. Hem bir hareket olarak çalışma hem de çalışmanın getirdiği kazanç dönüş noktasında ölümle biter gözükür. Fuzuli'nin bu değişleri çerçevesinde ortaya atılabilecek en önemli soru şudur. İnsanın çıkışla dönüş arasındaki mesafeyi kat ederken sahip olduğu yetiler nedir? Fuzuli'ye bu soruya şöyle yanıt verir. Akıl ve irade yani seçme ihtiyar. Çünkü nedeni tespit etmek ve bu nedene göre iş görmek insana özgüdür. Her hirkate gerçi bir sebep var. Aya sebebi kim etti izhar? Bu yanıt başka bir soruyu gündeme getirir. Tüm insanlar akıl ve irade yetilerinde eşit midir? Fuzuli'ye göre tüm insanlar tür, nevi bakımından aynı türdeştiklerinden kaynaklanan özellikler bakımından da ortaktır. Tüm insanlar nevi bakımından aynı, türdeştiklerinden kaynaklanan özellikler bakımından da ortaktır. İnsanlar arasındaki fark bu arada akıl ve iradenin kullanış, kullanımı ile elde edilen dilgidir. Başka bir de işte her bir insanın çıkışlar, dönüş noktaları arasındaki mesafeyi süpürürken elde ettiği bilgi insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağıdır. Bu kaynağın yarattığı farklılaşma ise düzenin nedenidir. Bunun ötesinde hiçbir nitelik insani türdeşlikte fark yaratmaz, yaratamaz, yaratmamalıdır. Başka bir açıdan bakıldığında iki nokta arasında insanın içerisinde bulunduğu hareket gelişigüzel olamaz. Dolayısıyla çıkışla dönüş arasındaki hareket insanın tam an medeni olmasından, medeniliğin toplu yaşamaya gerektirmesinden, toplu yaşamada düzenin nedeni olan medenilikte herhangi bir aksama, aksama vuku bulmaması için aksama vuku bulmaması için insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyecek bir yasaya ihtiyaç duyar. Fuzuli çıkışla dönüş arasında tahsil edilen bilginin hem ferdi hem de nevi cihetten sınırlandırılmayacağı görüşündedir. Çünkü bir bütün olarak aranın yani alemin mahiyeti, nitelikleri ve nicelikleri konusundaki insani bilgi insanın gücü oranındadır. Ve hiçbir zaman bu bilgi okuduklarımız ve öğrendiklerimizle sınırlandırılamaz. Zira ilahi sıfatlar sayısız olduğundan tezahürleri de çoktur. Yine de göremediğimiz başka alemlerin olabileceği varsayımı hiçbir zaman arada sahip olduğumuz inancımıza ve bilgimize zarar vermemelidir. Öte yandan aranın bilgisinde yanlışlıkların ve eksikliklerin bulunması doğaldır. Çünkü Fuzuli'ye göre... Aklın bazı konularda verdiği yargıların eksikliği ve yetersizliği, ya nedenlerin ya aletlerin ya da bu aletlerin kullanım tarzlarının yanlışlığından kaynaklanması veya akıl dışındaki insani yetilerin yargıya karışması nedeniyledir. Başka bir açıdan arada insanın yol almasını mümkün kılan, aklın bir kuvve üretme yetisine sahip olduğu bilgi ve fen, alemin başlangıcından günümüze tarihi süreç içerisinde peygamberler, filozoflar ve bilginler vasıtasıyla tedrici bir biçimde bir fiil hale gelmiştir ve gelmeye devam edecektir. Fuzuli bu arada olan insanın imanını da tartışır. Ona göre iman Bizantin'in çıkış ve dönüş tasavvurundan kaynaklanır. Başka bir deyişle insan bu arada olduğu sürece iman sorunundan kurtulamaz. Çünkü sürekli bir kaygı taşıyan ve bu kaygının yarattığı bunalımı yaşayan insan kendini çıkış ve dönüş arasında güvensiz hisseder. Hatta akleder. Dünya nedir'i, talukatı, endişeyi, mevktir hayatı. Bu nedenle iman ancak ve ancak emniyete kavuşmak içindir. Bu çıkarım Hocazade'nin ifadesiyle beraber düşünüldüğünde insanın metafizik güvenliğinin hayatın anlamı için ne kadar asli olduğunu gösterir. Nitekim Fuzuli özellikle dönüşün insanın insan gibi yaşaması için en önemli endişe olduğunu ısrarla vurgular. Çünkü düzenin en önemli nedenlerinden bir tanesi dönüş ile dönüş sonrasına ilişkin güvendir. İnsanı başka var olanların değil, yalnızca Tanrı'nın kulu kılandı bu endişeyle bundan neşet eden güvendir. Eşyaya çok etmezem tehayyür, senden yanadır benim tefekkür, hemin tefekkür. Fuzuli Yeşim diye deyin ele, alan, ele alınan düşünceleri incelemeye yönelten neydi? Başka bir deyişle Fuzuli arada bulunan bir insan olarak niçin bu sorunla uğraştı? Hangi yöntemi takip etti? Nihai olarak hangi amaca yönelmişti? Büyük şair arayı bir şiir Nazım olarak gördü. Şairini Nazım, Nazmını aramaya koyuldu. Ol dem ki edip binayı muhkem, çektin rakamı, nizamı alem. Bu arayışta ise şairin şiiri ona yoldaş oldu. Kendisine kulak verelim. Var olanlara duyu, duygu ve akıl nazarıyla baktım. Onları tefekkür ve teemmül ile ele aldım. Gördüm ki her cinsin türü, her türün sınıfı, her sınıfın ferdi, her ferdin parçası ister amaçlı ister amaçsız bir işle meşgul. Tekrar okuyalım bu bölümü.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 şiirim beni eşyanın düzeninin bir düzenleyicisi olduğuna, mahsus ve makul nakşın bir na nakışı bulunduğuna götürdü. Bunun üzerine onu bilmek için yola koyuldum. Fikreyle ve gör nedir bu üslup? Ne sani adır bu sun imensub? Merak sorudur. Ger kaf ile nun'dan oldu alem. Aya neden oldu kaf ile nun hem? Oruç bu arada kendini aramak mitolojiye göre itarlılar insanı var kıldıktan ve araya koyduktan sonra insanı insan kılan niteliği yani sırrı nereye saklayacaklarını aralarında uzun uzun sıkı bir şekilde tartışmışlar. Tanrıların bir kısmı sırrı insanın oralara uzanamayacağını söyleyerek evrenin en ücra köşelerini savurmayı, bir kısmı ise yerin en diplerini atmayı teklif etmiş. Ancak bilge tanrılar insanın meraklı olduğunu, bu merak sayesinde hem evrenin en ücra köşelerini hem de yerin en diplerini araştıracağını, dolayısıyla buralarında güvenli olmadığını bildirmişler. Tartışma tüm şiddetiyle sürerken bir tanrı öyle bir yer bulalım ki insan ihmalinden dolayı oraya nazar etmeyi, bakmayı hatırlamasın demiş. Böyle bir yerin nerese olabileceğini düşünen tanrılar en nihayet insan için en yakın yerin aslında en uzak yer olduğunu fark etmişler. Sonuçta insanı insan kılan niteliği yani sırrı insanın içine gömmüşler. O gün bugündür insan bühtü hayret, re'si, marifettir deyip kendini insan kılan niteliği hep dışarıda aradı. Ya evrenin en ücran köşelerinde ya yerin en diplerinde kısaca insan kendini unuttu. Bu neden nedir ki insan nisyan ile maluldür denilmiş, İnsan ile nisyan arasında köken yakınlığı kurulmuştur. Felsefe bilim tarihine bakıldığında bu durum müşahede edilebilir. Sümerlerden Babilililere, Mısırlılardan Yunanlılara merakın, hayretin hep gökyüzüne, yeryüzüne, kısaca dışarıya yöneldiği görülür. Dışarıya nazar eden insanı kendine konu alan Sokrat ile öğrencileri, öğrencisi Platon'un bilgiyi insanın unuttuğunu hatırlaması şeklinde tanımlarlar. Platon'un insanın düştüğü bu durumu izah için inşa ettiği istiareyi temsiliye, düşünce tarihinde içeriye yönelmenin ilk adımlarını teşkil eder. Öyle ki Platon dışarı, dışarının bilgisi bile içeriye yerleştirir. Bu süreci öğrencisi Aristoteles tamamlar. De anima yani kitabın nefs. Yani kendinin bilgisi. Nübüvvetle ondan beslenen sufi düşünce okulları ise yani kendine ilişkin bilgiden ziyade insanın kendini tanımasından bahsederler. Men arefe nefsihu fekat arefe rabbehu. Kendini tanıyan Rabbini tanır. İnsanın dışarıyı bilmesi, dışarıyı karşısına alması demektir. Bu ise insanla dışarısı arasında bir ayrışmayı, farklılaşmayı hatta yabancılaşmayı getirir. Bilgi de böyle bir resimde karşı karşıya konulmuş bu iki yabancının bir bağ ile tekrar bir araya getirilme işidir. Ancak insan ister evrenin en, en ücra köşelerini, ister yerin en diplerini tarassut etsin, sonuç kendini ihmaldir. Çünkü insan kendini ne köşelerde ne de diplerde bulabilir. Düşünce tarihinde dışarıdaki yollardan giden hiçbir düşünür kendini uğrama fırsatı bulamamıştır. Dışarısı aradır. Aralıkta mevcut olan insandır. İnsan aralık değil, aralıkta bulunan kendini aramalıdır. Başka bir deyişle aralıkta kayıp olan insandır. Bu nedenle arada arayan insan aradığı şeyin kendi olduğunu bilmelidir. Tersi durumda insan aralıkta kaybolup gider. İnsanın kendini bulmasının olmazsa olmaz ilk şartı ise yine kendini bu arada aralıkta bulmasıdır. Kendini aramak İhsan Fazlıoğlu 4. Bölüm Dışarıdan gidenler, dışarıyı fazla ciddiye alanlar, sırrı yani insanı dışarıda arayanlar acz hissederler. Bu acz sürdürülebilir olmaktan çıkınca İnsanı korku kaplar. Korku kalıcı bir hal alırsa kişiyi anlamsızlığa sürükler. Hayatı anlamdırma yetisini kaybeden kişi ise kendini koyverir yani aralaştırır ya da kendini imha eder. Maneviyatı kişinin anlam dünyasını dışarıdan hareketle kuracağını zannedenler zamanla içeriği dışarıya benzetirler. İnsanı bir meta gibi algılamaya başlarlar. Açs ve neden olduğu korku insan olmaklığın çıkış noktasıdır. İnsafla gel olursa dikkat, nimet mi değildir acze ruhsat. Ancak bu arada kalmak insanın önce kendini daha sonra çevresini imha etmesinin başlangıcıdır. İnsanın acs ve korkudan kendine geçmesi, kendinde gömülü olanı bulması, kudemanın değişiyle hale hamd etmesiyle Şükretmesiyle başlar. Bu insana bir kuvvet verir. Bu kuvvet de korkuyu ümide dönüştürür. Öyleyse dışarıdan içeriye, acziyetten kuvvete, korkudan ümide adım atma, hamd ve şükür etme ile başlar. Bu nedenle hamd ve şükür köprüdür. Kişiyi dışarıdan içeriye taşır. Hamd ana kıldı ki halka rahmet, tahmitte acze verdi ruhsat. Dışarıda acziyet hisseden insan işgale çıkar. Dışarısını bilme ve bu bilmeye ilişkin teknoloji delikleri tüm alet ve edevat bu acziyeti giderme çabasıdır. Bundan dolayı acziyet hissetme insan olmaklığımızı hatırlama bakımından önemlidir. Tersi durumda dışarıda saplanma, dışarının iniş çıkışlarında kaybolma ihtimali yüksektir. Aciz olmasa hal olurdu müşkil payı keçi kürk olurdu dergil. İçeriye Hamt Köprüsü'nden giren bir kişinin bilmesi gereken ilk şey burasının dehlizlerinin dışarıdan daha yoğun olduğudur. Boşuna gezmişim yok tabiiatte. İçimdeki kadar iniş ve çıkış. Kudemanın değişiyle dışarıdan başka bir aldanmayla, adan adlanmayla söz denizinde boğulmamak için insanın kendine demir atması gerekir. İçerdeki serü seferin derinliği, sıhhatli ve müstakin bir şekilde akışır, kişinin kendinde gömülü olanla temasının yoğunluğuna bağlıdır. Türkçemizde insanın kendi içine düşmesi anlamına gelen düşünmek, bu anlamda gömülü olan üzerinde katlanmaktır, derinleşmektir. Kudema, insanın deruni seyahatinin ibaret salıyla mümkün olduğunda hem fikirdir. İçerideki okyanusun derinliği, dalgaların haşmet ve azameti, yolların iniş ve çıkışı üzerinde yol alınan ibadet kayığının güçlü olmasını talep eder. Her bir şeyin kulluğu, ibadeti ne üzerine halk edilmişse o şey üzerine kısaca doğasına uygun olarak varlığını sürdürmesidir. Bir taşın ibadeti taş olmaklığına, bir ağacın ibadeti ağaç olmaklığına, bir arının ibadeti ise arı olmaklığına göre var olması ve buna uygun buna göre davranmasıdır. Bundan dolayıdır ki insanın en temel ibadeti içerisinde gömülü sırra insan olmaklığını mümkün kılan niteliğe göre yaşamasıdır. Diğer tüm ibadetler insanı bu temel ibadete hazırlamak içindir. Geleneğimizde tefekkür, taakkul ve teemmülün taabbüt kabul edilmesinin sırlarından biri de budur. Oruç kişiyi içerisinde gömülü sırra yönelmek için dışarıdan içeriye taşıyan en önemli ibadettir. Hemen hemen tüm kadim kültürlerde insanı kendini keşfe hazırlayan bir güzergah olarak bulunması, orucun kişinin kendini ciddiye almasının en önemli göstergelerinden biri olmasındandır. Oruç insana dışarıya karşı bir iç duruş verir, dış korkuyu iç ümide dönüştürür. İnsanın içerisinde gömülü sırra gelince, ister varlık, ister tanrı, ister varlık bağlacı, ister hamli vücudi, sır huveyet doğrudur. Sufi'nin dediği gibi kesret vahdette madum, vahdet kesrette mevcut değilse insanın elindeki kadehi ancak ölüm doldurur. Şaut şükrola hayye laye yemuta, kim erdi söz alemi sükuta. İlim aklın ibadetidir. Musul'da medrese tatlı bir, medresede tatlı bir telaş vardı. Alman Kayseri 2. Frederik'in 1212-1250 yılları arasında yaşamıştır zira. Felsefe Tıp ve matematik sahasında cevaplandırılması için Avrupa'dan Eyyubi Sultanı Melik Kamil'e gönderdiği sorulardan, bilad Şam alimlerinin çözemediği çok zor bir matematik sorusu yanıtlanması için Musul valisi Menik Rahim Bedrettin Lu'lu eliyle dönemin en büyük alemi, medresesinde hem Hristiyanlara hem Yahudilere kendi dinlerinin teolojisini, hem de Şafii olmasına karşın Hanefi'lere kendi mezheplerinin fıkhını okudan, Kemalettin Musa bin Yunus'a daha önce ulaştırılmış Frederik'in elçisi de yanıta almak üzere şehre giriş yapmıştı. Filozofça yaşadığı söylenen dünyevi tam tamahı olmayan derviş meşrepli İbni Yunus oldukça sade giyinirdi. Ancak Kayseri'nin elçisinin şehre yaklaştığını duyunca kendi için özel gösterişli bir elbise hazırlattı. Elçinin Mecise yaklaştığı haber verilince ileri gelen hocaları ve öğrencileri karşılamak için gönderdi. Bir süre sonra elçi ile birlikte gelen geri dönen hocalar ve öğrenciler gördükleri manzaraya karşısında şaşırıp karşısında şaşırıp kaldılar. Hocaları İbni Yunus Anadolu İpey'inden dokunmuş çok değerli bir halının üzerinde tahtvari bir yerde oturur vaziyetteydi. Etrafında da yöneticiler ve hizmetçiler saf oturmuş duruyorlardı. Elçi içeri girdi. İbni Yunus yanıtı içeren kağıdı kendisine uzattı. Teşekkür eden elçi geldiği gibi medreseden ayrılıp valilik merkezine geçti. Resmi heyet medreseyi terk eder etmez İbni Yunus üzerindekileri çıkarttı ve tahtvari yeri kaldırdı. Hocalarını hiç bu şekilde görmeyen öğrencilerden biri, Necmettin Ömer giridiği hocam, bu bir saat boyunca gördüğümüz ihtişam ve görkemin manası nedir diye sorunca İbne Yunus tek bir kelimeyle cevap verdi: ilimdir. Bu tarihi manzarayı Almanya'da Frankfurt'taki Goethe Üniversitesi'ne bağlı Arap İslam İlimler Tarihi Enstitüsü'nde (Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften) Haten değerli bilgin, ömrünü İslam tarihi, İslam ilim tarihi çalışmalarına vakfetmiş Fuat Tüzgin'le Türkiye Araştırmaları Literatürü Dergisi'nin Türk Bilim Tarihi ile ilgili dördüncü sayısı için yaptığım röportaj esnasında tekrar hatırladım. Yüzünde hayallerini gerçekleştirmiş bir insanın huzuru okunan, 800 bilimsel ve teknolojik aletten oluşan müzesini pek çok devlet erkanına ziyaret ettiği, 80 yaşını aşmış Fuat Sezgin'in iki saati aşkın konuşmada aktardığı, odasındaki duvarda resmi hala asılı duran hocası Helmur, Helmuth Ritter ile arasında geçen bir konuşma, belki de başarısının sırrını başka bir deyişle ilmin ihtişamının sırrını veriyordu. Fuat, günde kaç saat çalışıyorsun? Vereceği rakamın tesirinden emin olan Sezgin, tereddütsüz şöyle der. 17 saat hocam. Yüzünü ekşiten Ritter günde 17 saat çalışarak alim olamazsın Fuat diye karşılık verince şaşıran Sezgin ''Peki hocam alim olmam için günde kaç saat çalışmam gerekiyor?'' diye sorar. Ritter'ın yanıtı ilginç bir o kadar da çarpıcıdır. ''Benim hocam günde 26 saat çalışırdı. Ben 25 saat çalışıyorum. Senin de alim olmak için günde en az 24 saat çalışman gerek.'' Fuat Sezgin konuşmasına şöyle devam etti. Yakın zamana kadar hocamın bu tavsiyesine uyarak günde 24 saat çalıştım. Bu sözün tecessüm etmiş hali karşınızdaydı. Yayınladığı 5000 cilde aşkın eser, kurduğu enstitü ve açtığı müze kısaca bizzat Fuat Sezgin'in kendisi. Fahrettin Razi'nin en çetrefil eserlerini bir gecede fehmedip tüm Musul alemini topluca öğreten devrinin önemli matematikçi astronomlarından Şerefettin Mesudi'nin talebesi, kendi de Nasurettin Tusi, Esiruddin Ebheri ve Alemuddin Kaysar gibi bir sonraki felsefe bilim hayatını yönlendiren, kuşağı yetiştiren, günde bir saat uykuyla yetiren İbni Yunus'la günde 24 saat çalışan Fuat Sezgin, ilmin kazandırdığı ihtişamın birer tarihi göstergesi olarak karşımızdalar. Bu iki isme İstanbullu meslektaşları Ahmet Süheyl Ünver'de eşlik etmektedir. Kendisini ilerlemiş yaşına karşın devamlı çalışır bulan öğrencileri tezhip Minyatür gibi Türk sanatlarının büyük ustası, tabip ve tıp tarihi uzmanı Ünver'e ''Hocam yaşınız 73, artık Azrail kapınıza dayandı, nedir bu devamlı çalışıp duruyorsunuz?'' diye sorunca Ünver şu ilginç yanıtı verdi. ''Azrail yalnızca kapınıza dayanmadı, birkaç kez gelip gitti.'' Öğrencileri bu yanıtın arkasındaki hikmeti çekip alabilmek için tekrar sorarlar. Peki hocam Azrail geldiğinde ne oluyordu ki sizi bırakıp gitmek zorunda kalıyordu? Ünver yine ilmin ihtişamını gösteren. Öğrencilerini dersa, ders sadedinde bir cevap önlerine koyar. Azrail her geldiğinde şöyle deyip gidiyordu. Süheyl senin çalışmıyorken bir yakalayayım derhal canını alacağım. Kanuni Sultan Süleyman döneminin büyük müderris filozofu Taş Köprüli Zade, Muhallet eseri Miftahus Saade ve Misbahus Siyade adlı çalışmasında, bilginin hem, dü hem dünyevi hem de uhrevi mutluluğun anahtarı ve hakimiyetin efendiliği ışığı olduğunu belirtir ve ekler. İlim, aklın ibadetidir. Seleflerimiz bu cümleyi kendilerine ilke edinerek bilgiyle meşgul oldular, çalıştılar Temsil ettikleri hakikatin omuzlarına yüklediği yükü taşıdılar. Bu hakikatin hem saadet cihetini hem de siray, sirya, siyadet cihetini gerektiğinde beraberce ele alıp yürüttüler. Nitekim hem Şeyhül Ekber İbni Arabi hem de büyük Alim İbni Teymiye irfan ve ilim madisinin en ince kıvrımlarında at koştururken Saadeti bilad Şam'da, Anadolu'da, dağlarda gençlere Moğol istilacılarına karşı savaş eğitimi vererek de siyadeti hedefliyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki siyadeti olmayan bir medeniyetin saadeti de olmaz, olamaz. Aklı İlmi ve ibadeti bir ve aynı kabul eden bir medeniyet, günde 24 saat çalışan mensupları sayesinde var oldu. Bundan sonra da ancak ve ancak bu şekilde var olacak. Sözlük anlamında yoksun olmak, bozulmak, durmak, ihmal etmek, kesilmek, hasara uğramak, felç olmak gibi pek çok olumsuz mana bulunan tatil kavramı, hiç şüphesiz ne ilim ne akıl ne de ibadet için geçerli olur aklını tatile gönderen bir medeniyet sürekliliğini muhafaza edemez kısaca akılda akletme de tatil olmaz ibadet tatil kaldırmaz ilim tatile çıkmaz ya çıkarsa bu sorunun yanıtı için uzun söze ne hacet mevcut durumumuza bakmak yeterlidir aklını İlmini ve ibadetini tatil eden siyadetini ve saadetini de tatil etmek zorunda kalır. Her gerçek doğru değildir. Çin İmparatorluğunun astronomi kayıtlarına bakıldığında Çinli astronomların M.Ö. 28'de ilk kez güneş lekelerine rast ettikleri Milattan önce 352 ile milattan sonra 1604 tarihleri arasında ise 75 adet nova ve süpernova denilen yıldız patlaması gözlemledikleri ve sonuçları kaydettikleri görülür. Öyle ki bu sonuçlar bugün bile geçmişteki astronomi hareketlerini takip etmek isteyen günümüz astronomi bilimi için hala kullanılabilir niteliktedir. Bu dakik gözlemlere karşın kadim Çin astronomisinde gezegenlerin hareketlerini açıklamak için hendesi tasvirlere başka bir de işte göksel olayları temsil eden karmaşık teorik şemalara rastlanmaz. Batı medeniyetleri camiasına bakıldığında Mezopotamya Babil astronomisinden başlayarak 16. yüzyıla kadar eski çağ Ege medeniyetinde İskenderiye'de İslam dünyasında ve Avrupa'da tarihin gördüğü en büyük rasathanelerin kurulduğu, uzun süreli gözlemlerin yapıldığı, son derece karmaşık, yüksek matematik bilgisi isteyen, gezegenlerin hareketlerini açıklayan teorik şemaların çizildiği görülür yalnızca Meraa Rasathanesi, Meraa Rasathanesi ile Semerkant Rasathanesinde yapılan gözlemler düşünüldüğünde Batlamus da Batlamyus, İbn Heysem, Nasuriddin Tusi, Kutbuddin Şirazi, Müeyyeddin Urdi, İbn Şatır, Ali Kuşçu gibi isimlerin onlarca ev, evren modeli tasarladığı akla getirildiğinde Batı Medeniyetleri camiasında daha üst seviyede gök gözlemenin yapılmış olması gerektiği zannedilir. Tarihe bakıldığında sonuç hiç de beklendiği gibi değildir. Batı Medeniyetleri Camiası onlarca rasadhanesine, yüksek hendisi gök teorilerine karşın 16. yüzyılın sonuna kadar ne bir güneş lekesi rasat etmiştir ne de bir yıldız patlaması. Daha ötesi Çin astronomlarının M.Ö. 613 ve M.Ö. 1621 tarihleri arasında kuyruklu yıldız katalogları hazırlamasına rağmen Batı Medeniyetleri Camiası'na mensup mensup astronomlar için bırakın kataloglamayı kuyruklu yıldızları izah etmek bile oldukça güçtür. Niçin? Niçin hemen hemen hiçbir matematiksel gök teorisi bulunmayan Çinli astronomlar güneş lekesi, yıldız patlaması gibi gök olaylarını görebiliyordu da? Olağanüstü hendesi modeller oluşturan, binlerce yıl rasat yapan, gözlerini gökyüzüne diken, bunun için onlarca rasat aleti icat eden Batı medeniyetleri camiasına mensup astronomlar göremiyordu. Başka bir deyişle bakıldığında görmeyi mümkün kılan ya da görememeye neden olan nedir? Bu sorunun tek bir yanıtı var. Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki çıplak göz tarafından teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler görülemezse, aklın gözü olan ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez. Öte bir deyişle akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir. Akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir batı medeniyetleri camiasına mensup astronomlar güneş lekesi ve yıldız patlamalarını göremiyorlardı Çünkü sahip oldukları kavram örgüsü onlara ay küresinin üstünün kusursuz ilahi dolayısıyla mükemmel olduğunu söylüyordu Mükemmel olan bir yerde leki gibi eksiklik ifade eden bir durumun, patlama gibi bozulma ifade eden bir oluşumun özellikle Nova ve Süpernova gibi yeni bir şeyin olması mümkün değildi. Öyle ki 1006 2006 yılındaki süpernova olayı karşısında şaşırıp kalan batı medeniyetleri camiasına mensup astronomlar ay küresinin üstünde yeni yıldız ortaya çıkmayacağı ilkesinden hareketle olayı kuyruklu yıldız şeklinde yorumlamış kamu vicdanını rahatlatmışlardı. Çinli astronomlar içinse gökler boştu, maddeden beri idi ve sonsuzdu. Güneş, ay, gezegenler ve yıldızlar bu boş uzayda sert bir rüzgarın neden olduğu hareketle yüzüp durmaktalardı. Hiçbir ilahiliğe sahip olmayan gökyüzündeki cisimler de yeryüzü cisimleriyle aynı niteliklere sahiptiler. Lekelenebilirlerdi, patlayabilirlerdi, yok olabilirlerdi ve yeniden var olabilirlerdi. Fakat farklı kavram örgülerine sahip iki dünyanın, bu kavram örgülerine gömülü dünya tasavvurları başka bir deyişte dünya resimleri derinlemesine idrak edilmedikçe her zaman yanlış anlaşılmaya müsaitlerdir. <gülüyor> Nitekim 1600 yılında Çin'i ziyaret eden Matteo Ricci bu farklı kavram örgüsünü anlamadığı için Çin astronomisini geri kabul etmişti. İşin en ilginç tarafı ise bu Tam bu tarihlerde Batı Avrupalı astronomlar tarihi sistemlerini terk ederek Çin astronomi sistemine yaklaşan bir anlayışa geçiş yapmak üzerelerdi. Bu nedenledir ki Batılı ziyaretçilerin Çin'e aktardığı Batlamyus, Brecht ve Kopernik astronomi sistemleri karşısında Çinli astronomlar da Batılıların kafalarının karışık olduğuna karar vermiş, başta bu sistemler olmak üzere Batı Avrupa bilimini araştırmak için Barbar Bilimleri Araştırma Enstitüsü'nü kurmuşlardı. Şimdiye kadar astronomi tarihinden bir örnekle kavram örgülerinin yalnızca dünya görüşlerini değil dünya tasavvurlarını da dünyaya ilişkin resimleri de nasıl belirlediğini göstermeye çalıştık. Çok daha farklı alanlardan örnekler verilebilir. Çinli matematikçiler negatif sayıları milattan sonra ikinci yüzyılda kullanmaya başlamıştı. Hintli matematikçiler milattan sonra 7. yüzyılda İslam medeniyeti dahil batı medeniyetleri camiası matematikçileri ise milattan sonra 16 yüzyılın ikinci yarısında negatif sayı kavramına ulaşabildiler. Bunun nedeni oldukça basit. Her iki dünyanın sayı tanımı farklıydı. Bu tanımın kökleri de her iki medeniyetin yine farklı olan kavram örgülerinde mevcuttu. Yukarıda verilen örnekler pek çok açıdan yorumlanabilir. Ancak amacımız çerçevesinde şimdilik şu kadarını söyleyebiliriz. Şu an sahip olduğumuz ve kullandığımız tarihi, coğrafi, siyasi hatta ilmi kavram örgüleri ne kadar bize aittir? Ve bu kavram örgüleri ne kadar gerçeklik tasvir etmektedir? Başka bir deyişle bu kavram örgülerinin tasvir ettiği gerçeklikler bize ait gerçeklikler midir? Yoksa bu kavram örgüleri bazılarının gerçekliği bize göstermek istedikleri gibi mi göstermektedir? Unutulmamalı ki sömürgeciler için gerçeklik ile doğruluk aynı şey değildir. Başka bir deyişle her gerçeklik doğru olmak zorunda değildir. Çünkü bir şeye olduğu gibi tasvir etmek doğruyu verir. Ancak onu sömürmeyi mümkün kılmaz. Sömürgeci için gerçeklik doğru olan değil sömürmeyi mümkün kılan tanımdır. İslam düşünce geleneğinde doğruluk, gerçeklik, kesinlik ve adaleti aynı anda içeren hak ve hakikat kavramlarının sömürgeci zihniyeti rahatsız etmesi hatta korkutması bu nedenledir. Çünkü ancak doğru olan gerçektir, gerçek olan doğrudur, kesindir ve sonuç adildir. Kısaca dendik de şu anda kendi medeniyetimize ilişkin kullandığımız kavram örgüsünün gerçekliği doğru bir şekilde verdiğini söylemek mümkün değildir. Niçin mi? Alet derin evreni resmeden metafizik yoldaştır. İnsan niçin cetvel, pergel gibi aletleri icat etmiştir? Aklettiğimiz doğru çizgilik kavramını tahayyül edip onu akli mükemmelliğine yakın bir şekilde dış dünyadaki maddi bir zemin üzerinde çizmek için cetvele ihtiyacımız var. Benzer biçimde dairelik kavramını akli mükemmelliğine yakın çizebilmek için de pergele. Öte yandan maddi dünyadaki şeyleri ve olayları akli olarak tasvir ve temsil etmek için olduğu kadar duyu organlarımızı güçlendirmek, daha derin hissetmelerini sağlamak için de aletlere ihtiyaç, bu ihtiyaç ister uzaydaki şeylere ve aralarındaki ilişkilere ait olsun, ister cismin içini nüfuz etmek ve daha derine inmek için olsun Aletlere ihtiyaç duyarız. Kısaca duyu organlarına konu olan cisimlerin ve aralarındaki ilişkilerin, cismi mahsusların, akıl içerisindeki tasvir ve temsili için başka bir de işte gerçekliği doğru idrak için alet icat etmek ve kullanmak zorundadır insan. Bu nedenle aletler hikmet arayışındaki insanın kendisinin icat ettiği ama kendisini aşan metafizik yardımcılarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle ünlü ilim tarihçisi Fuat Sezgin'in Topkapı Sarayı Müzesi'nde İslam'da İlim ve Teknoloji adıyla açılan ilmi aletler sergisini bir grup genç arkadaşla gezdik. Gerçekte bu serginin bir parçası olduğu 800 aletten kurulu müzeyi Almanya'da Frankfurt'taki Göte Üniversitesi'ne bağlı Arap İslam İlimler Tarihi Enstitüsü'nde. Bizzat Fuat Sezgin'in rehberliğinde dolaşmıştım. Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki sergi, bu müzeden alınma küçük ama temsili yüksek bir kesette. Matematik, astronomi, fizik, kimya, mekanik, ölçü, tartı, tıp, mimari, haritacılık, harp sanatı gibi disiplinlere ait aletler. Musa oğulları Ebu Sehil Kühi, İbni Heysem Zehravi, Biruni, Cezeri, İdrisi, İbni Maçit, Cemalettin Mardin'i Piri Reis, Takiyyuddin, Rasıt gibi onlarca alim tarafından yapılmış, Bağdat, Kahire, Endülüs, Mera, Semerkant, İstanbul gibi ilim, İslam medeniyetinin önemli ilmi merkezlerinde kullanılmıştı. Aletler arasında şimdiye kadar şu ya da bu şekilde bilinenlere olduğu gibi ilk defa yazma eserlerdeki tasvirlerinden hareketle tespit edilenleri de vardı. İbni Heysem'in meridyen doğrultusunu en doğru bir şekilde ölçmek için icat ettiği gözlem aleti, Cezeriyen'in eserinden hareketle küre üzerine açı çizme aleti, Ebu Sehil Kühi'nin elips, parabol ve hiperbol çizmek için icat ettiği pergel, İbni Macid'in icat ettiği en gelişmiş Pusula, Kemalettin Farisi'nin gökkuşağının güneş ışığının su damlası içerisinde iki kez kırılmasından, bir veya iki defa yansımasından oluştuğunu gösteren deney modeli, Taki Yüttün mekanik otomatik saatleri, bunlar ve diğer aletler. İbni Heysem'den itibaren İslam medeniyetinde vazgeçilmez hale gelen var olanı bilmek için aletlerin şart olduğuna ilişkin ilkenin sonradan gelen alimler tarafından ne tür bir seviyeye ulaştırıldığını göstermesi bakımından dikkate değer örnekler olarak görülebilir. Mirim Çelebi'nin ifade ettiği gibi alet yapımı evrene ilişkin burhani bilginin vazgeçilmez şartıdır. Bu medeniyetin varisleri olan bizlere gelince bırakınız akli mükemmelliği resmeden ya da dış dünyayı derinlemesine bilmeyi mümkün kılan aletleri yapmayı, kanımca kendi medeniyetimizi sağlıklı bir biçimde idrak için bile gerekli aletlere sahip olduğumuz tartışmaya açıktır. Söz ola sıhhati müsbet istikameti muhkem. Cehalet kelimesinin kökü olan C -V L dönmek, dolaşmak, amaçsızca ve nereye gittiğini bilmeksizin daireler çizerek endişeyle gezinmek, ilim kelimesinin kökü olan İ, L, M ise nişan, yol işareti, alamet gibi anlamlara sahiptir. Her iki kelimenin anlamı köklerini çöl ile bedevi arasındaki günlük ilişkilerde bulur. Bu nedenle ilim esas itibariyle çölde yol almak, dolayısıyla hayatta kalmak için takip edilmesi gereken yol işaretlerine bir bütün olarak bir hat Çizgi oluşturan alametlere göre yol almak demekken cehalet habersiz kalındığında ölümle sonuçlanabilecek bir hat oluşturan yol işaretlerinin rehberliğini kaybedilmesi demektir ki yol işaretlerini kaybetmek çölde başıbaş dönüp durmak kısır bir döngünün içinde yuvarlanıp yok olmak anlamına gelir. Kadim felsefe bilim minasımızın temel kavramlarından bu iki kelimenin yol, yol işareti, yol almak gibi merkezinde yolun bulunduğu birçok yan kavramla ilişkisi yukarıdaki açıklamaların ışığında izahdan valistedir. Bu nedenle kudema nezdinde bilginin sıhhati yanında istikameti de önemlidir. Kişinin aklını karıştıran, dolaştıran, yolsuz ve yönsüz, amaçtan, maksattan mahrum haberdar olmuşlar, bilgi değil cehaleti, dolaşıklığı artıran malumattır. Söylenen, dile gelen herhangi bir sözün sıhhati yanında istikameti yani muhatapları yani söyleyen kişileri nereye taşıdığı da ihmal edilmeyecek bir öneme sahiptir. Açıktır ki cahiller yani akla dolaşıklar yol alamazlar. Yola koyulamazlar, bir menzile varamazlar. Alimler, bilginlerse ol kişilerdir ki bir izden bir ize ulaşır, bir maksada vasır olurlar. Bilginin istikametle olan ilişkisi, düşünce, tefekkür, nazar, teori gibi aklın pek çok eylemiyle de alakalıdır. Kudema tefekkürü tertip yani düzen, nazarı aklın, aklın bilinenlerden bilinmeyenlere hareketi, nazmi ise bir ipe sıra üzere dizilen inciler şeklinde tanımlamıştır. Tüm bu tanımlamalarda hep bir yol ve yön, bir tarık, menheç ve maksat, cihet, kısaca istikamet vardır. Yalnızca bilgi değil, amel, eylem de böyledir. İnsan hatta müstakimde bilgi devşirirken sırada müstakimde de yürür yani eyler. Esnaf bu muhtevayı farklı bir deyişle de dile getirir. Nazarda dikkat bilgiyle, bilgiye halde rikkat amele istikamet verir. Nazarda dikkat bilgiye halde rikkat amele istikamet verir. Öyleyse en nihayetinde bilmek hakkında olduğu konu için bir yol alış, bir menzile varıştır. Öne doğru bir harekettir. Kadehimin takaddümü'dür. Bu nedenledir ki Türkçemizde her eylem bilmeyi şart koşar. Yapabilmek için bilmek gerekir. Öyle ki bilebilmek için bilmek olmaz ise olmaz. Bir koşuldur. Bilginin mündemici olmadığı, derinliklerinde yer almadığı her eylem dolaşır, Mündemici olduğu derinliklerinde yer aldığı her eylemse içinde bir istikamet taşır, sahibini bir yere ulaştırır. Örnek olarak vatan sevgisi, sevgi kelimesinin doğası gereği ihsaza ilişkin bir eylemdir. Bu eylemi idrakin alınına taşımak ya da idraki ihsasa indirgemek bilginin hem sıhhatini hem de istikametini bozar, dolaştırır. İşte tam bundan dolayı hem batını sevenler hem de yerenler sevgi ve yergilerini ihsastan idrake taşıdıklarında, bilgiyi de sevgi ve yergiyi de bulaştırdıklarında her şeyi dolaştırırlar. Hem sıhhati hem istikameti kaybederler. Çünkü ihsastan idrake taşındığında bilgisiz sevgi ihmale, bilgisiz yergi ihanete neden olur. Benzer durum tarih içinde geçerlidir. Tarihi sevenlerle yerenler yine bu sevgi ve yergilerini ihsastan idrake taşıdıklarında konuyla ilgili tasavvurlarının ve tasdiklerinin hem sıhhatini hem de istikametini kaybetmeye mahkumdurlar. Tasavvur ve tasdikteki sıhhatle istikamet ne sevgi ne de yergiyle, kısaca ihsasla değil ancak ve ancak idrakle, dolayısıyla bilgiyle kazanılır. Tarihi vatanı sevenler ve yerenlerle tarihi vatanı bilenler arasındaki en temel fark budur. Ve ancak bilenlerin bilgisi sevgi ve yergiye temel teşkil ederse bir istikamet hasıl olabilir. Tersi durumda hem sevenler hem de yerenler dolaşıp dururlar. Ya ihmale ya da ihanete neden olurlar. İyi niyete gelince sevgi ve yargideki iyi niyete cehaletin eşlik etmesi cehenneme giden yolların taşlarını düşemeye yarar. Bilginin eşlik etmesi ihlasa, samimiyete inkılap eder. Bilginin idrakin gerekli olduğu yerde sevgisine ve yargisine kısaca ihsansına göre eyleyen kişi kudemanın deyişiyle ahmaktır ve şükrullahın güzel ifadesiyle bir milleti mahveden yöneticilerinin ve bilginlerinin ahmaklığıdır. Düşünce, tefekkür için hiçbir zaman parlak sözcükleri, kavramları, terimleri yan yana koyup cümle kurmak, parlak cümleleri önermeleri alt alta koyup çıkarım yapmak değildir. Tanım üzerinden tasavvur üretmeyen bir kavram, kanıt üzerinden tasdik üretmeyen bir önerme, idraki değil yalnızca ihsası besler. Öte yandan bir düşüncenin yani fikrin sıhhati hakkında olduğu vakıaya mutabakatı yani uygunluğu ise bu insanları nereye taşıdığı ne türlü bir yol ve yön verdiği ile alakalıdır. İnsanın aklını dolaştıran, başka bir deyişle hissi besleyen, hayali tahrik eden, vehmi zenginleştiren bir söylem, sıhhati ve istikameti olmayan karmaşık bir yumaktır. Felsefi bir deyişle retoriktir. İdraki has bir kavram hoşa gitmemeli, korkutmamalı, tasavvur vermeli, idraki ilişkin bir önerme hoşa gitmemeli, ürkütmemeli, yargı vermeli, düşünceden kurulu bir söylemse idraki acıtmalı, Muhatabını beraberce eğlenmeye değil birlikte yürünecek bir yola davet etmeli. Sofit, sofist ve filozofun cahil ile alimin en temel farkı budur. Birisi kavramlarla heyecan veren hayaller çizer, diğeri tasavvurlar üretir, birisi cümlelerle vecizeler yaratır, diğeri yargılar kurar. Birisi çölde dolaştırır, Selab'ın yarattığı vahalarla oyalar, diğeri bir şehre Medine'ye ulaştırır, ile hakikatle muhatap kılar. Kişi neyi severse sevsin, neyi yererse yersin. Neye inanırsa inansın, neyi inkar ederse etsin. Kısaca ne ederse etsin, bilerek etsin. Çünkü edebilmek Bilmektir. Kudema'nın dediği gibi evrende en değerli insandır, insanda en değerli akıldır. Aklın değeri bilinmesidedir, bilinmesindedir, bilmenin değeri ise adaletle eylemesindedir. Yine esnafın işaret ettiği üzere kinaye tevili mecaz tefsiri talep eder kinaye tevili mecaz tefsiri talep eder. Hakikate gelince o yalnızca ilim ister. O ilim ki muhatabına bir istikamet verir. İstikametsiz tüm değişler, söylemler yalnızca idare etmek yani aklı dolaştırmaktır. Ya mevcuda katıl ya icadet. İster nazari, ister ameli her yanıt, soru sahibinin hayat tecrübesine delalet eder. Düşünce tarihinde basit ya da karmaşık teorik bir lisan çerçevesinde fikir serdeden kişi ile pratik bir lisan çerçevesinde davranan, eyleyen kişi ister dile getirilsin ister getirilmesin hayata mahsus derin soruları tavır almış demektir. Alınan tavırların birikimi, çeşitliliği kişinin hayata ilişkin tarzı ve üslubudur. Öyleyse bir kişinin belirli bir mekan zamanda ortaya koyduğu üslup, o kişinin hayata yanıtıdır, hatta duruşudur. Kişi, hayat denilen süreçte kendini örer, verdiği yanıtlar ve ortaya koyduğu tavırlarla kendine ait olanı temsil eder. Temsil, kişinin düşünce ve eylemiyle gerçekleştirdiği bir yaşama üslubudur. Fikri ya da ameli temsil belirli bir niteliğe ulaştığında başkaları tarafından örnek alınır, benimsenir ve taklit edilmeye başlanır. Öyle ki yaşayan kişi için üslup olan, öykünen kişi için taklit haline alır. Zamanla temsilin delalet ettiği tecrübe unutulur. Temsil saf bir kalıba dönüşür. Bir zaman gelir ki taklit eden kişi taklit ettiği kalıbın hem fikriyi, hem de ameli düzeyde ne anlama geldiğini bilmeden biçim, biçimi ile işlemeyecek. Dikkate almaya başlar. işlevini dikkate almaya başlar ve içinde bulunduğu anlam değer dünyasının o temsile yüklediği sembolik değerlerle yetinir. Özetlenen tespit en açık biçimde günlük veya siyasi dilde sıkça kullanılan sözcüklerde görülür. Retorik niteliği yüksek bir bu kullanımlardaki amaç kullanılan kelimenin içeriği muhtevası değil, biçim ve işleminin yaratacağı etkiden azami derecede gizli gündem denilebilecek örtülü hedef namına istifade etmektir. Bu tür kullanımlarda kavramın, Yaşı, anlam katmanları, referansları, bağlamları, diğer özellikleri örtülür. Düşünmeye fırsat verilmez çünkü amaç akla değil vicdana hitap etmektir. Muhatapların icrakine yol göstermek değil, ihsaslarını uyarmaktır. Böyle bir tavır en fazla kavramsal, tahlil, nedensel düşünce ve eleştirel yaklaşımdan korkar. Çünkü tahliyeli yaklaşım nedensen sorgu ile eleştirel bakış büyüyü, göz boyamayı, el çabukluğunu, hissi ve hamasi retoriği bozar. Böyle bir sistemin en büyük düşmanı bilginin nazari aklın ürettiği bir değer olduğunu benimseyen ve bu bilgiye göre eyleyen bilgindir. Şimdiye değin dile getirilen hususu bir örnekle açıklamayı deneyelim. Günümüzde hemen her vesileyle akıl, aklın yolu, aklın ışığı, aklın rehberliği, aklın evrenselliği ve benzeri kavram ve deyişlerle karşılaşıyoruz. Bu kavram ve deyişlerin dini, siyasi, ilmi veya çok basit günlük işlerde ne tür işlevler için kullanıldığı ve biçimsel yapılarının çağrıştırdığı sözde özelliklerinin bazı amaçlar uğruna nasıl alabildiğini, sömürüldüğünü izahdan varistedir. O seviyededir ki bu deyişle itiraz kaldırmaz, eleştiri kabul etmez, sorgulanmaz. Ancak sonuçta ne hasıl olur o da pek bilinmez. Aslında günümüzde bazı kavram ve deyimlerin sıkça kullanımı kadim kültürlerde şamanların söyledikleri ve dinleyen insanların nefsi tasmin yaşadıkları sihirli değişlerden farklı değildir. Tatmin esas itibariyle belirsizlikten kaynaklanır çünkü belirsizlik insanlara maddi veya manevi bir yük yüklemez. Ses ve taşıdığı söz kutsallarımızı kutsar, vicdanlarımızı okşar, bir şey değil ama her şeyi başarmanın mutluluğu ve rahatlığıyla herkes yoluna gider. Bu değişlerin gücü aynı zamanda tıpkı şamanların yaptığı gibi sıkça ve periyodik törensel tekrarlarına da bağlıdır. Tekrar hislerin tazelenmesi açısından son derece önemlidir. Fikir ise tümel bir özelliğe sahip olduğundan törensel tekrara ihtiyaç duymaz. Soru töreni bozar, tekrarın yarattığı sihirli havayı da dağıtır. Aklın işi içine sokar, aklı işin içine sokar. Akıl belirsizliği ortadan kaldırır. Çünkü aklın en önemli özelliği tanımlamaktır. Tanım hat koymadır, tahtittir, sınırlamadır. Öyleyse soralım, akıl nedir? Akıl bir cevher midir yoksa tarihi süreçte oluşan bir yapı mıdır? Kaç katmanlıdır? Tarih boyunca nasıl tanımlanmış ve anlaşılmıştır? Akıl tek anlamlı bir kavram mıdır yoksa çok anlamlı mıdır? Çok anlamlı mıdır? Bugün kullanılan akıl kavramının yaşı kaçtır? Kendini aramak İhsan Fazlıoğlu 5. Bölüm Sorular çoğaltılabilir ama sonuç değişmez. Soru bir kere doğduğunda büyütülmek zorundadır. Çünkü hiçbir soru kendisine kayıtsız kalınmasını affetmez. Kavramsal tahliyle nedenselliği ilişkini sorgulamayı dahil edip verilecek yanıtları eleştiriden geçirmeyi teklif ettiğimizde sonuç mevcut sistem için bir tehdittir. Hiçbir sistem tehdide hoşgörüyle yaklaşmaz, yaklaşamaz. Bu çerçevede felsefe mirasımıza baktığımızda akıl tezahürlerinden hareketle üç katmanlı bir yapı olarak tanımlanmıştır. Nazari akıl, ameli akıl, temyizi akıl. Temyizi akıl düşünme gücünü kuvve-i mütefekkire dış dünyada doğal ve uy uylaşımsal tertibi yarar ve zarar, cih zarar cihetinden idrak etmesine denir. İnsan ne tür bir kültürel, kültürel seviyede bulunursa bulunsun, yararı talep eder. Zarardan da kaçınır. Ameliye akıl düşünme gücünün kendi türdeşine, muamelesine ve siyasetine ilişkin usul ve adabı iyi ve kötü cihetinden idrak etmesidir. İyi ve kötünün en önemli niteliği, yarar ve zararın aksine maslahati am olmaktır. Nazariye akıla gelince, o düşünme gücünün eşyanın gerçeklerini, nedenlerini ve ayrımlarını doğru ve yanlış cihetinden idrak etmesidir. Doğru ve yanlışın dolayısıyla nazari aklın en önemli niteliği ise tümel olması, kavmi ve dini özelliklerden elden geldiğince uzak kalması, zaman ve mekanca kayıtlanmamasıdır. Kısaca insan türüne has olmasıdır. Bu tanımlar kadim kültürde çok uzun bir geçmişe sahiptir ve ayrıntılardaki tüm farklılıklara karşın genel olarak benimsenmiştir. İçeriklerine ilişkin tartışmalar değişse de doğrudan aklın tezahürlerinden hareketle tanımlandıklarından genel geçerlilikleri düşünce tarihi boyunca sürmüştür. Kısaca verdiğimiz bu tanımlardan amacımız yalnızca felsefi bir tahlil yapmak değil elbette. Amacımız bir kavramın ve bir değişin soru konusunu konusu kılınmasının kullanımını nasıl etkilediğine ilişkin söylediklerimizi temellendirmek yanında günümüz Türkiye'sinde sıkça kullanılan aklın hangi anlamının kastedildiğini de tebarruz ettirmekte. Günlük tecrübelerim İlmi çalışmalarım ve siyasi ayındaki şaman ayinlerine ilişkin gözlemlerim bana bu kavramın nazari ve ameli boyutunun pek de dikkate alınmadığını, yani iyi kötü ile doğru yanlış cihetlerinin pek de önemsenmediğini, bilakis aklın yararlı ve zararlı olanı ya da olanları tespit etmek için bir alet gibi görüldüğünü söylüyor. Sömürgeci kapitalizmin aklı araçsal hale getirmesi araçsal akıl olarak Görülüyor. Belki de böyle bir şey. Tarihi okumalarımda biz Türklerin kabaca tanzimattan bu yana her şeyi ama her şeyi siyaseti, dini, ilmi, yarar-zarar ikilisi içerisinde değerlendirdiğimizi, uygulamaları esas alıp ilkeleri ihmal ettiğimizi, dolayısıyla hakikati değil yarar-zarar ikilisine göre örgütlenen siyaseti öncelediğimizi, kısaca bizi yaşatanın merak değil kaygı olduğunu gösteriyor. Bu nedenlerle Jön Türkler her şeyini benimseyecekleri mevcuda katılmaktan yana, bedel ödeyecekleri icattan yana değil. Evet, Jön Türklerin iyisi ve kötüsü, doğrusu ve yanlışı yok. Yalnızca yararlısı ve zararlısı var. Bu yüzden demirci istiyorlar, filozof değil. Nazari akılın yokluğunu anlıyoruz da, ya ameli akıl? O nerede? Üslup ve adab. Ne övgü, ne sövgü, sadece bilgi. Yaklaşık 10 yıl önce bir bildiriyle ulusal bir sempozyuma katılmıştım. Tarihi bir kişiliği anmak için düzenlenen sempozyumda sunduğum bildiride anılan kişinin bazı fikirlerini eleştirdiğimden dolayı sempozyum sonrasında söz konusu kişiye aidiyet duyguları yüksek bazı katılımcılar tarafından eleştirilmekle kalmadım, toplantıyı düzenleyen heyetin bazı mensuplarınca jest ve mimiklerle protesto edildim. İlginçtir, Türkiye'de düşünür, bildiğimiz insanların fikirlerinin çoğaltıldığına şahit olamıyoruz. Çünkü bu tür insanlar düşünür olarak değil, mürşit olarak kabul ediliyor. Anmalar da büyük oranda övgü düzmek biçiminde yapılıyor. Elbette bir insan herhangi bir kişiyi kendisine mürşit verilebilir. Ancak geleneğimizde mürit, Mürşedini anlama, anma toplantısı düzenleyerek araştırma konusu kılamaz. Tartışma nesnesi haline getiremez. Bir tartışma toplantısı düzenlenmişse kutsallık ortadan kalkar. Çünkü kutsal bizadihi tartışma konusu kılınamaz. İşte bu nedenledir ki ülkemizde tarihi kişiliklerin düşünceleri çoğaltılamıyor. Tersine yalnızca övgünün nesnesi kılınıyor. Övgü insanın duygularını tatmin eder, aklını değil. Çünkü akıl ikna olmak ister, tatmin olmak değil. Duyguları coşturan bir konuşma geçicidir. İz bırakmaz, düşünceyi tırmalayan, rahatsız eden, hatta sıkıntıya sokan bir sunumsa yeni sorular yaratır. Soru yanıt talep eder. Yanıt arayışı yeni açılımlar doğurur. Sonuçta araştırma konusu kılınan çoğalır. İnsanlara yeni ufuklar açar. Eleştiri ne demektir? Genellikle reddiye, karşı çıkma hatta hakaret etme olarak anlaşılan eleştiri esasen düşüncenin dört özelliğinden biridir. Kavramsal nedensel ve yönetimsel, yöntemsel bir örgü olan düşünce başka bir kişi tarafından yeniden elden geçirilmeye uygunsa eleştirilen, eleştirel özellik gösteriyor demektir. Burayı tekrar okumak istiyorum.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 Bu anlamda eleştiri bir düşünce mazumesini kavramlarına ayrıştırmak, aklın temel ilkeleri, man mantık kuralları ve takip edilen yöntem açısından nedensel bağlantılarına geri götürerek yeniden kurmak demektir. Elden geçirilen düşünce çeşitli ölçütler çerçevesinde ya benimsenir, ya gözden geçirilir ya da başka bir düşünce manzumesi ile değiştirilir. Ancak her halde el-elekten geçen unsurlarıyla geleceğe taşınır. Farklı renklerle sonraki düşünce çabalarına katkıda bulunur. Duygular eleştirilebilir mi? Duygunun kavramsal, nedensel ve yöntemsel örgüsü yoktur. Dolayısıyla kurucu unsurlarına geri götürülerek yeniden üretilemez. Bu nedenle duygular ve değerler kısaca vicdan eleştiri kaldırmaz. Uyarı ile öğretim arasındaki farkın gösterdiği gibi eleştiri ancak bir eğitim öğretim sürecinde ortaya çıkar. Duygu durumunda ise uyarı esastır. Bu nedenle kişiliğe yönelik eleştiri ile düşünceye yönelik eleştiri birbirinden farklı ele alınmalıdır. Kişiliğe yönelik, yönelik eleştiri ile düşünceye yönelik eleştiri birbirinden farklı ele alınmalıdır. İlmi çevrelerde çoğunlukla birbirine karıştırılan bu durum sıkıntı yaratmakta, düşünceleri eleştirilen kişi eleştiriyi bilgisine değil kişiliğine yönelik kabul ettiği için fikri değil hissi tavır takınabilmektedir. Halbuki insanın ürettiği kuram herhangi bir olgu veya olayın tasviridir. Eleştirilmesi en fazla o kuramın değiştirilmesine neden olur, kişilikten vazgeçilmesine değil. Öyleyse insanlar niçin şimdiye tasvir edildiği biçimiyle eleştirilen kaçınmaktadırlar? Düşüncenin ilmi bir yöntem çerçevesinde yapılacak eleştirisi, her şeyden önce eleştirilecek düşünce mazlumesi konusunda malumat ister. Akabinde hesabı verilmiş, nazari bir bakış açısı talep eder. En başta da bu nazari bakış açısının dayandığı bir gerçeklik yani hakikat ve doğruluk tanımına kısaca bir yönteme gereksinim duyar. Görüldüğü üzere eleştiri ciddi ve yorucu, ilmi bir çabayı gerektirir. Bu koşulları gerçekleştirmeyen bir taraf alış övgüye, karşı çıkış ise sövgüye dönüşür. İster övgü, ister sövgü olsun her iki durumda eleştirilecek konu hakkındaki cehaletten kaynaklanır. Övgü ve sövgü yazı tura gibi aynı cehaletin iki farklı görünüşüdür. Cehalet sorunu çözmeye, aklı ikna etmeye değil, karıştırmaya, duyguları tatmin etmeye yarar. Duyguları tatmin olmuş, vicdanı rahat insansa gece huzurlu uyur. Benzer durum tarihimize mal olmuş kişilikleri ölüm ya da doğum yıl dönümlerinde anma amacıyla düzenlenen çeşitli uluslararası ya da ulusal sempozyum panel ve toplantılarda sunulan bildirilerde ya da tarihi konularda kalem oynatan yazarların yazılarında da görülmektedir. Övgü ve sövgünün ayarının kaçırıldığı bu tür ortamlarda bilgi de insanların korku ve ümitlerine göre düzenlenmekte hakikat gözden kaçırılmaktadır. Halbuki tarih günlük korkularımızın ya da ümitlerimizin giderileceği bir kaynak değildir. Elbette tarihi hadiseler, ibret ve kuvvet almak için o tarihi hemen süt bireyler tarafından kullanılabilirler. Ancak bilgi konusu kılındıktan sonra, tersi durumda yanlış bilgi, yanlı bir duruş doğuracağından yanlış sonuçlara neden olabilir. Çünkü bilgide yan tutmak doğru yoldan ayrılıp, Yan yola girmek demek olur ki bu da bizi kaçınılmaz olarak yanlışa götürür. Kadim felsefi kültürümüzde hattı müstakim din diğindeyse sıratımızdaki diye adlandırılan durum bilgideki yöndeme karşılık gelir ki yönü olan bilgi doğru olmayan bilgi ise yanlıştır. Yan yollara sapmaktır. Taş yerinde ağırdır. Kişi olgu veya olay da öyle. Bir tarihi kişiliği ya da konu, konuyu yerinde ele almak, o kişiyi ve konuyu doğru yere oturtmak demektir. Günlük siyasi projelerde meşruiyet aracı olarak kullanılan tarihi kişi ve olaylar çarptırılırlar. Bu süreç ve bir süre sonra tahrif edilmiş bir tarih resminin ortaya çıkmasına neden olur. Bozuk bir mikroskop veya teleskopla inşa edilen doğal gerçeklik ne kadar doğruya uygunsa Doğaya uygunsa, bozuk bir kavramsal çerçeveyle incelenen tarihi bir gerçeklik de o kadar tarihe uygun olacaktır. Bir milletin tarihine ilişkin resmi tasavvuru bilgiye değil de yalnızca övgü ya da sövgü içerikli duyguya dayanırsa o millet tarihteki yönünü bulamaz. Bu nedenle sık sık tekrar ettiğimiz üzere tarih ancak ve ancak geleceğe ilişkin projesi olan milletler için anlamlıdır. Sadece övenler için tatmin edici bir nostaljiyken, iken sadece sövenler içinse kurtulunması gereken bir yüktür. Unutulmamalıdır ki hakikate ilişkin bilgi kurtuluş sunmaz. Belki de akli bir saadet sağlar. Kurtuluşsa siyasetin amacıdır. Hiçbir felsefi manzume savaş kazanmak, hiçbir siyasette hakikat üretmek zorunda değildir. Ama yine unutulmamalıdır ki siyaset bir hakikatin siyaseti ise medeniyet yaratır. Siyasi bir amaç, amacı hakikat haline getirirse Moğollar ya da ABD'liler gibi büyük bir yıkımdan başka bir şey çıkmaz. Yakın tarihimizi de aynı çerçeve içerisinde değerlendirebiliriz. Hangi dünya görüşüne mensup olunursa olunsun hakikati olmayan bir kurtuluş siyaseti arayışı. Terimsiz ve yöntemsiz düşünme, yöntemsiz Platon, Fador, Fadros diyaloğunda yazının Mısır Tanrısı Tut tarafından icat edilip Firavun'a sunulduğunda Firavun Nun pek çok açıdan bu yeni keşfe şiddetle itiraz ettiğini, en önemlisi de bilginin ehli ehil olmayan kişilerin eline düşeceğinden korktuğunu dramatik bir biçimde anlatır ve ekler. Düşünce bir defa yazıldı mı artık sağda solda dolaşır. Anlayanın anlamayanın eline düşer. Kime bir şey söylemeli, kime söylememeli bunu seçemez. Çünkü yazı da resim gibi derin bir sükuttur. Onu konuşturan kişi simgelerin temsil ettiği gerçeklikleri bilmiyorsa hakikati bulamaz. Yalnızca hoşça, boşça vakit geçirir. Platon'un bu kaygısı felsefe bilim tarihinde karşımıza sıkça çıkar. Bu nedenle bilginler sahip oldukları bilginin ehil olmayan ellere düşmesine engellemek için günlük dilin imkanlarının ötesine geçerek simgeleri sığınırlar. Yalnızca simya ve astroloji gibi gizli bilgilerde değil, dini bilgide de benzer dikkate ve dikkate sahiptirler. Nitekim İslam bedeniyetinin ilk yıllarında yazının bir sorun olması bu yüzdendir. Lafzın resmettiği bilginin temsil ettiği gerçekliğin çarpıtılması, hatırlamak için belirli bir zemine çizilen şekillerin bizatihi temsil ettiği anlamın yerine alması, harf sözcüğünün anlamının nakş etmek, Kitabetin de kitabı örneğinde görüldüğü üzere yazıt anlamına gelmesi, ilk dönemlerde insanların yazıyı bir temsil aleti olarak gördüklerine yalnızca birer işarettir. Yunan felsefe bilim tarihinde sofistlerin günlük dilin yol açtığı sorunlar üzerinden düşünceyi şaibeli bir hale getirmesi, özellikle Aristoteles'in mantık bilimine kurmasıyla aşılmaya çalışılmış kavram tanım ve çıkarım sürecine işaret edilerek düşüncenin temel lingüistik formuna dayalı günün günlük dilin imkanlarının üstünde yarı simgesel nesir bir dille düşüncenin kavramsal nedensel yöntemsel ve eleştirel yapısı ortaya konulmuş bu tarihten itibaren dille anlamsız bir şekilde onaylı, oynayanların yaptıkları işe sofist sözcüğünden bozma safsata yani anlamsız konuşma adı verilmiştir. İslam medeniyetinde dahi i̇bn Sina Fahrettin Razi çizgisinde nazari ve ameli hikmette hakikati ifade etmek için mantık ilminin imkanlarına dayalı yarı simgesel bir dil belinserken talimi Riyazi sahada i̇bn Heysem Nasurettin Tusi çizgisindeki simgesel dil takip edilmiştir. Öyle ki terimlerin hakim olduğu İslam düşünce geleneğinde istilah bile sul yani barış sözcüğünden türetilmiş düşüncede lafzın değil mananın öncelenmesi özellikle vurgulanmıştır. Bir düşünür kastının demek istediğinin yani mananın yanlış anlaşılmaması için onun hem lafız hem mefhum hem de masadak düzeyinde ne olduğunu açık ve seçik bir biçimde belirlemeye çalışmıştır. Medrese eğitim sisteminde alet bilimler olarak dil ve mantığa verilen önem özellikle 13. 13. yüzyıldan itibaren İslam düşünce geleneğinde yazılan metinlerin sıkı terim örgüsü özetlenen bu gelişmeyle ilgilidir. Yeni çağda Batı Avrupa'da ortaya çıkan yeni bilme, bilme tarzı, ampirik, matematik, mekanik, doğal felsefesi, doğa felsefese de kendisine has bir terim dağarcığı ve dil geliştirmiştir. Öyle ki felsefi düşünce bir tür kavram yaratıcılığına dönüşmüş, filozof, bilim adamları demek istediklerini sıkıca tanımlamış, yeni terimlerle ifade etmeye çalışmışlardır. Nijandel'in egemenliği öyle bir har almıştır ki 19. yüzyılın ikinci yarısında Maxwell elektromanyetik teorisini yayınladığında Avrupa'nın tamamında bu teoriyi sayılı bilim adamından başkası anlayamamıştır. Günümüzde de her bilimin kendine has bir terim dağarcığı vardır ve bu bilimi öğrenmek biraz da bu terim dağarcığını bellemek demektir. Collingwood gibi filozoflar bile çağdaş bilim hakkında konuşurken safsataya düşmemek yani anlamsız konuşmamak dolayısıyla da gülünç olmamak için azami dikkat göstermek gerektiğini sıkça işaret etmişlerdir. İster hoşlanırsın ister hoşlanılmasın bilgi herkese açık fakat belirli bir eğitim sürecini başarmış insanların elde edebileceği bir şeydir. İnsanlar içerisinde doğdukları toplumun eşya ile temas kurma tarzını eğitim-terbiye yoluyla, eşyanın bilgisini ise talim, öğretim yoluyla kazanır. Davranışlara ehlileşme yanında bilgi de bir ehlileşme süreci yaşarlar. Elbette herkes günlük tecrübe içerisinde bakkal hesabı yapacak kadar aritmetik bilir ama matematik bilmek... Farklı bir eğitimi gerektirir. Benzer biçimde bir kişinin mensubu olduğu dinin ilmihal bilgisi ile fıkıh ve keram bilgisi arasında büyük bir fark vardır. Kısaca yüksek bilginin toplumsallaşması, belirli oranlarda aşağıya doğru süzülmesi, bu, toplum, bu toplumsallaşmayı ve süzülmeyi denetleyen kurumlar var olduğu müddetçe faydalıdır da. Şimdiye değin dile getirilen düşüncelere nazari seviyede kimsenin itiraz etmeyeceği söylenebilir. Özellikle günümüzde matematik gibi formal veya fizik gibi temel bilimler alanlarında ciddi bir uzmanlık gerektiği sıkça vurgulanır. Örnek olarak hiçbir gazetede köşe yazarı uzmanı değilse ne kuantum fiziğinin ne de felsefesinin derin sorunlarına girmez. Ya da topolojinin problemleriyle, lineer Cebril sorularıyla uğraşmaz. Astrofiziğin karmaşık teo teoremlerinin tartışmaz. Böyle bir işe kalkışan kişinin denetlemesi de nispeten kolaydır. Denetlenmesi de nispeten kolaydır. Çünkü sahanın uzmanı daha baştan köşe yazarının kullandığı terimlerden başlayarak ne kadar anlamsız konuştuğunu kolayca ortaya koyabilir. İlginçtir ki en basit konuda bile uzmanlık isteyen insanlar dini, tarihi, kısaca beşeri sosyal bilimlerde aynı hassasiyeti göstermezler. Basit bir işlemi çözen bir bilgisayar programı için kursa gidenler, manevi dünyalarını belirleyen dini metnin bir cümlesini anlamak için gayret sarf etmez. Bilenlere sormaz, hatta konuşma hakkını sürekli sakla tutarlar. Benzer biçimde ne lafız, ne mehfum, ne de masadak düzeyinde anladıkları tarihi bir metin üzerinde ahkem keserler. Geçmişi yargılarlar. Hafif bir deyişle dini, tarihi, kısaca sosyal beşeri bilimler ağzı olan herkesin konuştuğu, kendinde bu hakkı gördüğü bir sahaya dönüşür. Ne yazık ki. Türklerin tavamet, diyanet ve siyaset alanlarında buluştan bilgili olduğu şaka yolu söylenir. Halk düzeyinde bu şakanın kaldırılabilir bir tarafı vardır. Çünkü halk bu davranışında en nihayetinde bir art niyet sahibi değildir. Ancak şöyle ya da böyle bir eğitim almış kendini aydın kabul eden çeşitli gazete ve dergi köşelerini hasbelkader tutan kişilerin hemen her konuda ahkam kesmesi, safsada yapması yani anlamsız konuşması sanırım Türkiye'de dini, tarihi, kısaca sosyal beşeri bilimlerin bir terim dağarcığına ve yönteme sahip olmamasıyla yakından ilgilidir. Düşünce terimsiz ve yöntemsiz yapıldığındaysa kaçınılmaz olarak ehil olmayanların Dostoyev'un değişiyle fikir fahişelerinin eline düşer. Nazarsız manzara yalnızca bir temenniyi i̇bn Haldun'un 600. Ölüm Yıldönümü nedeniyle Türkiye'de düzenlenen anma sempozyumlarında tartışmalı toplantılarda veya konuyla ilgili kaleme alınan yazılarda sıkça dile getirilen husus, Müslüman toplumların özellikle de Türklerin bir toplum teorisi ihtiyacı tespiti nasıl yorumlanmalıdır sorusuna ilişkindir. Tek başına böyle bir sorunun sorulması, hissedilen ihtiyacın şiddetini göstermesi bakımından elbette dikkate değerdir. Ancak bir yazımızda vurguladığımız gibi yargılarımızın sıhhati yanında istikameti de önemlidir. Bir sorunun istikameti yalnızca kendisini soran insanın açık veya gizli niyetleri, amaçları tarafından değil, aynı zamanda sorunun sorulduğu nazari bağlamın doğası tarafından da belirlenir. Hiçbir zaman bir toplum teorisi tek başına yeterli olamaz. Böyle bir teoriyi üreten düşünür, ister farkında olsun, ister olmasın, son derece sıkı veya gevşek bir Nazari örgünün içerisine sokulur. Bilinen ilk şehir, Uruk'un tapınak merkezli ideolojik örgütlenme biçiminden günümüzün karmaşık medeniyet yapılanmalarına değin, değişmeyen bir ilke var. Toplumsal düzenlerin var olmasında hangi tür değişkenler bulunursa bulunsun, sürdürülmesinde nazari bir meşhuriyet zorunludur. ''Farklı değişkenler inşa edilen toplumun yapısını belirlerken bu yapıyı bir arada tutan nazarıyı bağlam kaderini tayin eder. Öyleyse soralım İbni Haldun bir tarih ve toplum teorisi üretirken ne tür bir nazarıyı çerçeveden hareket etti?'' Bu sorunun yanıtırı temellendirmek için daha geniş bir daireden başlamakta yarar var. Aralık 2006'da Berlin'de Max Planck Enstitüsü'nde düzenlenen Before Copernius adlı atölyede değişik ülkelerden gelen bilim adamlarıyla, Coperniusus öncesi dünyada özellikle 15. yüzyılda Batı Avrupa ile Doğu İslam dünyasında bahusus Timur ve Osmanlı coğrafyasında felsefi, dini görüşler ile kozmoloji, Astronomi ve fizik çalışmaları ayrıntılı bir biçimde tartışıldı. Üzerinde durulan sorunlardan biri Mera Meta matematik astronomi okulu ile Semerkant matematik astronomi okulunda gerçekleştirilen çalışmaların kavramsal içeriği arasındaki farkların nereden kaynaklandığıydı. Mera okulunun kurucusu ismi Nasuhriddin Tusi ile Çerçeb çer çevresindekilerin İbn Sina ile Fahrettin Razi arasındaki nazari farkın yarattığı metafizik gerginliği dikkate almakla birlikte İbn-i Sina'ca bir çizgiyi takip ettikleri gözlenir. Ancak aynı dönemde Kelancılar Fahrettin Razi'nin bakış açısını hem derinleştirmeye hem de yaygınlaştırmaya başlarlar. Kadı Beydavi, Adudiddin İci, Şemsüddin Semerkanti, Şemseddin İsfahani, Taftazani, Seyyid Şerif ve Ali Kuşçu gibi pek çok ismin kelami mantığı, fiziği ve metafiziği gündemde tuttukları görülür. Bu nedenle artık eski açıklayıcı gücüne sahip olmayan i̇bn Sina Nasulittin Tusi, Meşşai çizgisi yerine temelinde Fahrettin Razi'nin bulunduğu kelami çizgi 1350'den itibaren İslam coğrafyasında kök salar. 14. yüzyılın, yüzyılın sonunda i̇bn Şatır'a yeni astronomi tabirini kullanma cesaretini veren, 15. yüzyılın hemen başında kurulan Semerkant Okulu'nun dikkate aldığı bu çizgidir. Gerçekten de Semerkant Okulu mensupları Mera Okulu'nun tersine kelami çizgiyi daha fazla önemsediler. Çalışmalarında kelamın nazari çerçevesini göz önünde bulundurdular. Bunun en güzel delili bu tarihlerde kozmoloji, astronomi ve fizikle uğraşan hemen hemen tüm isimlerin Fahrettin Razi çizgisinde bir kelamî yaklaşıma benimsemeleridir. Bu isimler pek çok konuda ayrıntılarda farklı düşünüyorlardı. Ancak ana çerçevede müşterik bir metafiziğe bağlılardı. İbn Haldun'un doğum ve ölüm tarihleri dikkate alındığında yaşadığı dönemin yukarıda özetlenen çizginin yaygınlaştığı döneme denk geldiği rahatlıkla müşahede edilir. Bu yalnızca eserlerinde, özellikle mukaddimede felsefe ve kelamla ilgili eleştirilerinde görülmez. İbn Haldun'un daha 19 yaşındayken, hocası Muhammed Abili'den Fahrettin Razi'nin ünlü eseri Muhasalı okuduğu üzerinde çalıştığı hatta bir özetini hazırladığı bilinmektedir. Ve bu özet Lubabul Muhasal fi Usulid Din bugün elimizdedir. Bu özette İbne Haldun yalnızca Fahrettin Razi'nin değil fikirlerini eleştiren Nasurettin Tusi'nin muhassal üzerindeki çalışmasını telhisül muhassalda kullanmıştır. İbne Haldun eser üzerindeki çalışmanın gerekçesini de şöyle verir. Tüm felsefe ve kelam okullarının yöntem, metafizik ve ilahiyat konularını içermesi. Sonuç ortadadır. Felasifenin öngördüğü teoloji, kozmoloji, fizik ve astronomi, sisteminin yarattığı kavramsal çerçeve, bir bütün olarak i̇bn Haldun'un yaptığı gibi bir toplum, devlet ve tarih felsefesine izin vermez. Öyle ki i̇bn Haldun, Fahrettin Razi'nin kelami yaklaşımındaki felsefi ağırlıktan bile rahatsızlık duyar. Tersine böyle bir felsefe ancak ve ancak Fahrettin Razi metafiziğinin tadil edilmesiyle elde edilir. İbni Haldun'un in çağında insan müdrikesinin yaptığı yapısı, nazar, delil, tanrı, varlık, imkan, kanun ve din gibi temel kavramlar hakkında nazari bakışı olmayan bir kişinin, tarih ve toplum gibi daha insani konularda teorik bir lisan oluşturması mümkün değildir. Yeri gelmişken söyleyelim ki zaman ve mekan gibi çetrefil, çetrefil iki sorunu düşünce tarihinde ölümünden bir yıl önce kaleme aldığı en son eseri Metalip'te en geniş incelemeye konu olan düşünürlerden biridir Fahrettin Razi. Elbette tüm bu söylediklerimiz tarihi bir araştırmanın sonuçlarını serin, serimlemek değil. İbne Haldun'un ortaya koyduğu toplum ve tarih teorisinin nasıl bir nazarı arka plana sahip olduğuna işaret etmektir. Kanınızca İbne Haldun'un tarih ve toplum teorisi Fahrettin Razi metafizisinin tadel edilmiş bir şekli üzerine kuruludur. Bu nedenle ilk dönem Osmanlı düşünce dünyasında karşılık bulunmamıştır. Çünkü her şeyden önce İbni Haldun yıkılmaya yüz tutmuş bir dünyanın mağrip İslam dünyasının mensubuydu ve büyük oranda yıkılışın toplumsal çözülmenin nedenlerini araştırdı. Bunu gerçekleştirmek için içerisinde yaşadığı dünyayı mensup olduğu daha üst bir kümenin İslam tarihinin tecrübesi ışığında inceledi kendine konu kıldığı içerisinde yaşadığı toplum kısmen tarım toplumuydu. Kısmen göçebe toplumdu. Bunun da ötesinde toplumsal örgütlenmeyi sağlayan merkezi otorite, at, ok ve kılıca kısaca bedeni tekniğe dayalı bir gücü kullanıyordu. Bu nedenledir ki İbni Haldun sistemi bir bütün olarak Osmanlı'yı açıklamaz. Çünkü Osmanlı at, Ok ve kılıçla başlamış olsa bile ateşli silahların özellikle topun yarattığı tekniğimsi bir gücü yönlendiriyordu. Coğrafi ve toplumsal yapısına bağlı olarak da farklı bir iktisadi zihniyete sahipti. Ancak ilginçtir ki Osmanlı'da Fahrettin Razi metafiziğinin kendi bilginleri tarafından tadil edilmiş farklı bir versiyonunu kullanıyordu. Kadim kültürümüzde nazar hakikati bilmek, hayır bu hakikate göre eylemektir. Hakikatsiz hayır, ilimsiz amele benzer. Hayır, hakikatin siyasetidir. Bir toplumun hakikati yoksa siyaseti, dolayısıyla bir nazarı yoksa manzarası olamaz. Olsun ya da olmalıdır. Bir temennidir. Kadim geleneğimizde temenni dua hükmündedir. Ancak ne yazık ki nazar dua ile yapılmaz. Küresizlik sorunu bir sınavda olduğumuzu varsayalım. Öğretmen önümüzdeki bilgisayarda bir gül resmi gösterir ve yorumlamamızı ister. Gül resmine ilişkin yorumumuzu bitirdiğimiz sırada öğretmen bir tuşa basar. Önümüzdeki gül resmi saksıda bir gül resmine dönüşür. Artık yeni bir durumla karşı karşıyayızdır. Gül resminin bağlamı değiştiğinden yorumlarımız da yeni duruma göre biçim kazanır. Öğretmen oyununun devam ettirir ve yeni resme ilişkin yorumumuz biter bitmez tuşa tekrar basar ve önümüzdeki resim bir kadının elinde tuttuğu saksıdaki bir gül resmine evrilir. Sürecin bu biçiminde devam ettiğini düşünelim. Ve yukarıdaki varsayımı sürdürelim. Duvara asılmış çerçevede bir kadının elinde tuttuğu saksıdaki gül resmi, bir çocuğun okuduğu kitapta bulunan resimdeki duvara asılmış çerçevede bir kadının elinde tuttuğu saksıdaki gül resmi, gazete okuyan bir adamın gazetesindeki fotoğrafta bir çocuğun okuduğu kitapta bulunan resimdeki duvara asılmış çerçevede bir kadının elinde tuttuğu saksıdaki Gül resmi. Bir gemide seyahat eden, gazete okuyan bir adamın gazetesindeki fotoğrafta bir çocuğun okuduğu kitapta bulunan resimdeki duvara asılmış çerçevede bir kadının elinde tuttuğu saksıdaki gül resmi. Başımıza gelen durum son derece açık. Yorumumuz her, her bittiğinde yorumumuza konu olan resmin aslında daha büyük bir resmin parçası olduğunu fark etmek. Bu fark ediş her defasında önümüzdeki resme ilişkin hem tasavvuratımızı yani kavramlar ve tanımları hem de tasdikatımızı yani yargılarımızı ve çıkarımlarımızı değiştirir. Ve resme ilişkin bilgimiz bilgi tasavvurat ve tasdikattan oluştuğundan sürekli baş başkalaşır tersini de düşünebiliriz. Yorumumuza konu olan resim aslında daha küçük resimlerden kuruludur. Dolayısıyla bütüne ilişkin yorum parçalara doğru indikçe yine farklılaşacaktır. Felsefe, bilim tarihinin gelişimi de felsefe, bilim, evrenin bir tür yorumu olduğundan yukarıdaki örneğe göre kurgulanabilir. Çıplak göze konu olan evren resminin yorumu, mikroskop ve benzeri aletler icat edildikten sonra resim değiştiği farklılaşmıştır derinlere inildikçe daha da farklılaşmaktadır benzer biçimde teleskop ve benzeri aletlerin icadı ile de büyük cisimlere ilişkin resim ve yorum başkalaşmıştır başkalaşmaya devam etmektedir bu nedenle denebilir ki yorum yorumlanan şeye ilişkin mutlak doğruyu tespit için değil yorumlanan şeyi yanlış anlamaktan korunmak için yapılır daha veciz bir değişte yorum doğruyu tespit için değil, yanlıştan kaçınmak için yapılan bir etkinliktir. Bu nedenle örnekte dile getirilen durum, yazılı bir metni, bir söylevi, hatta bir kültürü okurken de göz önünde bulundurulabilir. Çünkü bir cümleyi en azından yanlış anlamamak için üstünde ya da altında bulunan cümleye ilişkiye sokmak elzemdir. Türkiye'de özellikle kadim kültürümüzde üretilen değiş ve düşünceler hakkında yapılan tartışmalarda içine düşülen durum da buna benzerdir. Cümleyi ait olduğu bağlamdan kopartıp başka bir deyişle üst ve alt cümlelerden bağımsız bir biçimde kendi kaygı ve beklentilerine göre yorumlamak, eleştirmek, yapılan yorum ve eleştirilere karşı çıkanların durumu da pek farklı değildir. Çünkü onlar da karşı çıkışlarını bağlama geri giderek değil, Yeni, yine kendi kaygı ve beklentileri eşliğinde yürütmektedirler. Bir değişi düşünceyi tarihte üreten kişilerin kaygı ve beklentileri önemli değildir onlar için. Dikkat edilirse işaret edilen durum tarihte üretilen bir değiş ve düşüncenin kendi tarihi bağlamında nasıl anlaşılması gerektiği konusundaki yorum farklılıkları değildir. Tersine tarihi bağlamı atlayarak kişinin kendi zamanının ve psikolojik durumunun el verdiği ölçüde kafasına göre takılmak olarak tanımlanabilecek halidir. Bir örnek üzerinden gidelim. Kültürümüzde sıkça söylenen bir bir lokma bir, hık, bir hırka değişine karşı çıkmak eleştirmek akabinde de ne münasebet tersine bin lokma bin hırka demek daha da ileri giderek bu değişi fakirliğin tembelliğin geri kalmışlığın nedeni olarak görmek sıkça görülen bir durumdur. Bu yoruma karşı çıkanlarsa biraz Marksist felsefeye, biraz da güncel durumun edebi yorumuna sığınarak antikapitalist bir dil kullanırlar. Neredeyse Müslüman olmayı marjinal olmak, eşyadan uzak durma gibi takdim ederler. Kadim kültürümüzün bütününe ilişkin bir fikir sahibi olmadan içinde üretilmiş bir değişi yorulmamak trajikomik sonuçlar doğurabilir. Genel bir deyişle bir kültürün teo logosunu bilmeden teo logosunu bilmeden, yani ilk ilke, evren ve insan anlayışları ile üçü arasındaki ilişkileri tespit etmeden, o kültür içinde teneffüs eden bir kişinin eşya ile münasebetinin mantığını anlamak kolay olması gerektir. Şöyle düşünelim, Hz. İnsan, fakirlikte küfür arasında ince bir sınır vardır derken, onu takip eden bir kişinin fakirliği kutsaması mümkün müdür? Yine Hazreti İnsan Tanrı verdiği nimetin kullunun üzerinde görmek ister derken neyi kastetmiştir ya da hüccetül islam zenginken fakir gibi davranmak riyadır bir tür kibirdir yargısında neden bulunmuştur. Bu ve benzeri sorulara pek çok yanıt verilebilir. Ancak şuna işaret etmeliyiz ki bir lokma bir hırka değişi sanıldığının aksine fakirler için değil zenginler için üretilmiş bir değiştir. Başka bir söyleyişle zaten giyinmek için bir taneden fazla hırkası, yemek için bir taneden fazla lokması olmayan bir kişi için bu cümle bir anlam ifade etmez. Öyleyse düşünelim. Zenginlere bunu, bu söylenirken ne istenmiştir? Fazla hırkalarını sat, fazla loklamalarını dağıtma. Din en genel anlamıyla başlangıç ile dönüş arasında yürünülen yol demektir. Ve bu yolu kat eden her insan bu nedenle insana arada olan denmiştir. Bu anlamıyla bir dine yani yola sahiptir. Bu yolun müstakim, sırat-ı müstakim istikameti olan yol olması ya da olmaması kişinin ihtiyarına bağlıdır. Yolu kat eden bir inanan için biricik amaç yolun sahibinin rızasıdır. Bunun en temel zemini de beşeri olandan vazgeçmeden insan gibi yaşamaktır. Başka bir söyleyişle yaşamayı sürdürebilmek için zorunlu hayatı, hayatı sürdürebilmek için, gerekli ve medeniyeti sürdürebilmek için estetik ihtiyaçlar arasında doğru, iyi ve güzel bir orta yol bulmaktır. Bu da adalettir. Bilinmelidir ki hissiyatta hassasiyet, Haysiyeti olan kişiye özgüdür. Başka bir deyişle duyu ve duyguda duyarlı olmak ancak makulattan kaynaklanan bir duruşu, bir bakışı, bir yaklaşımı, bir görüşü ve bir yönü bulunan kişi için mümkündür. Türkiye'de okumuşlar nezdinde Tanrı inancı mitolojik ve psikolojik seviyede kaldığı teolojik bir mahiyet kazanmadığı sürece makulattan kaynaklanan bir haysiyet var olmayacak, din de ahlakın değil ahlaksızlığın kaynağı olmaya devam edecektir. Paradigma mı, perspektif mi? Her düşünce hareketi kurucularının kendilerini hayata karşı konumlandırmasıyla başlar. Konumlandırma en temelde hayata karşı hissedilen metafizik güvenlik kaygısıyla ilgilidir. Kaygı hem akli hem de hissi düzeyde tecelli ettiğinden yalnızca psikolojik ya da entelektüel bir durum olarak değerlendirilemez. Tersine insanın duygu, duygu ve düşünce yapılarını kuşatan bütüncül, canlı bir yapıdır. Bir metafizik terim olarak kaygının insan nezdindeki tezahürü dışarıdan ya da içeriden kaynaklanan bir tehdit algısı olabileceği gibi kişinin hayata karşı duyduğu korkudan da ortaya çıkabilir. Kullanılacak terim ne olursa olsun kişi... Oğlu söz konusu kaygıyı giderebilmek için de yaşayacağı dahili ve harici güvenlik alanını oluşturabilmek için bir arayışa girer. Arayışı yönlendiren merak olsa da merakın yalnızca insani arayışın şiddetini belirleyen bir enstrüman olduğu göz önünde tutulmalıdır. Arayışın maddi, manevi ve metafizik kuşatıcılığı ve derinliği, kullandığı araç ve gelişler ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın, sonuç olarak ulaşılan küre, kişi oğlunun kendini sarmalayan, soru ve yanıt yumağının oluşturduğu güvenlik alanıdır. Söz konusu güvenlik alanı insanın yalnızca metafizik arayışına değil aynı zamanda maddi ve manevi hayatını sürdürebileceği arayışa da denk düşer. Daha da basitleştirilirse soru bir süreci başlatır, sürecin sonunda da bir yanıta ulaşılır. Yanıt bir kere inşa edildi mi insanın içinde ikamet edeceği saikin olacağı, sükunete ereceği bir mesken yani bir çerçeve yani paradigma ve dizge ortaya çıkar. Bir prizma olarak dizge kişi oğlunun her türlü sorusunu kendisine göre yanıtlayacağı bir ölçüttür. Kendini Aramak İhsan Fazlıoğlu 6. Bölüm Bir düşünce hareketinde arayışın bitmesi, soru ile yanıt arasındaki aranın kapanması, aranın bulunması sonucunda dizgenin ortaya çıkması aslında hareketin sükünüte ermesi anlamına gelir. Kurucu kucağın inşa ettiği küre içinde devam ede gelen hareket artık büyük oranda bir derinleşmedir. Ve temeldeki sorulardan çok yanıtlar içinde cereyan eder. Başka bir de işte mevdu, mevcuda ilişkin sorular belirli bir süreden sonra sorulara verilen yanıtların yani malumata ilişkin hale gelir. Mevcut olan yanıt verilmesi gereken soruların kaynağı iken malum temellendirilmesi gerekçelendirilmesi gereken yanıtların ambarıdır. Kurucu kuşağın inşa ettiği dizge, çerçeve içinde hazır soru, soru ve yanıtların meydana getirdiği meskende sakin bir biçimde ikametini derinleştiren kişiyi bekleyen en büyük tehlike sıradanlaşma, rutinleşme ve normalleşmedir. Eğitim ve öğretimini, öğrenimini mevcut prizma içinde alan kişi hayata karşı konumlanışını da aramaz, tersine öğrenir, kendini bulduğu yerde nasıl konumlanacağına dair eğitilir. Süreç içinde dizgenin, çerçe çerçevenin anlamsal dünyasının kurumsal katılaşmasına paralel biçimde mensuplarının da kişilikleri, kimlikleri sertleşir. Kurumsal katılaşma ile kimlik sertleşmesi bir süre sonra sistem körlüğüne neden olur. Eldeki mevcut prizma belirli bir zaman ve mekandaki sorulara verilen yanıtların oluşturduğu bir yöntem almaktan çıkıp zaman ve mekandan arındırılmış anlamda mutlak bir değer halini alır. Bu durum içeriye dönük bir donmayı, donuklaşmayı, dışarıya doğru da bir kibri, mağruriyeti doğurur. Bir düşünce hareketinde şimdiye değin betimlenen duruma düşmemek için ne yapılabilir? Söz konusu durum tarihi örneklere bakılarak bir kader yani düşünmesi gereken zorunlu bir durum olarak kabul edilse de tedbir edilerek tedbir alınabilecek bir durumdur. Çünkü her şeye karşın insanidir. Sorunun en temelinde yatan insanın hareketsizlik yani sükunet arayışıdır. Hareketsizlik, sükunet en basit değişle değişmeden arınma ve ebediliği kısaca ölümsüzlüğü kazanma demektir. Hem dinlerde hem de ideolojilerde ulaşılacak en nihai sonuca ilişkin cennet tasvirlerinin mutlak sükunet tasvirleri olduğu ve ebediliği içerdiği hatırda bu tutulmalıdır. Kısaca insan tahayyülünde mekanı yani mesafeyi ortadan kaldırmaya ve zamanı tam anlamıyla elemeye dayalı bir beklenti içindedir. İnsan hem muhayyyesinde hem de aklında her türlü sıfatı eleyerek mutlaka düşünebilir. Ancak mekan ve zaman boyutunda kısaca duyunun, duygunun ve düşüncenin birlikte bulunduğu bir yerde böyle bir eleme, mutlaklaştırma, yukarıda değinilen durumu yaratır. <gülüyor> İster dizge sistem, ister çerçeve, paradigma, isterse prizma denilsin, sorun her türlü mutlaklaştırmaya karşı insani yatay ve dikey boyutların, koordinatların içindeki konumlaş, konumlanışın, bakış açısının yani perspektifin temel yöntem olarak alınmasıyla aşılabilir. Başka bir deyişle varlığa ilişkin yargılarla var olana ilişkin yargıları ve her ikisi de onlarla ilişkin bilgileri, kısaca mevcudiyetleri ve idraklerini birbirine indirgemeden yürünülecek yol, insanı mutlaklaştırmadan alıkoyabilir. Kudema bu, bu meyanda alim, malum, ilim ya da akı, akı akıl, makul, akıl. Denklemini kurarken vücut ve mevcudu değil insandan başlayan ve insanda biten bilgiyi kastetmiştir. Vücut ya da mevcuda ilişkin malum sürekli bir bakış açısından hareketle üretilir. Açı kavramının kadim Türkçede köşe ile karşılandığı dikkate alınırsa açının yatay kenarı, mekan ve dikey kenarı zaman boyutu olarak düşünülebilir. Ve her bakışın ne kadar geniş tutulursa tutulsun bu iki kenar arasında kaldığı başka bir deyişle sınırlandığı kabul edilebilir. Bu nedenle bakmak için bir köşede konumlanmak ve iki kenar arasında durmak gerekir. Nazar kavramının bakma eylemini içerdiği düşünülürse bakış açısı olarak anlaşılabilir. Ancak her nazar için bu noktaya gereksinim duyulduğu açıktır. Noktayı nazar değişinin kalim düşünce geleneğimizdeki kullanılışı bu duruma güzel bir örnektir. Bu nedenle her bakışın bir köşesi, iki kenarı, dolayısıyla bir açısı her nazarın bir de bir noktası vardır. Öyleyse bakan bir köşeden ve iki kenar arasından bir açıdan mevcuda bakar ve onu malum hale getirir. Köşe, nokta değiştikçe, iki kenarın açının açılımı farklılaştıkça, Mevcut değil ancak mevcudun malum hale gelme seviyesi değişecektir. Bu nedenle tüm ilkeler, sabiteler konumlanan noktaya göre bir anlama değer, değere sahiptir. İtibaridir ancak izafi değildir. Yine bu nedenle çerçevelere dizgeleri de var eden bakış açılarıdır. Çünkü bakış açısının iki kenarını birleştirmek bir çerçevede elde etmek paradigmadır. Ve bu anlamıyla paradigma kapalı bir dizgedir. Kişi oğlunun hiç değişmeyen sabit noktası insan olmalıktır, olmaktır. Bunun dışındaki her durum bir köşede konumlanmış bir noktada duruştur. Bu çerçevede vücuda ilişkin sabitelerimizle mevcuda ilişkin değişkenlerimizi dinamik bir ilişki içinde tutabildiğimiz Birini ötekinin yerine ikame etmediğimiz, kısaca açı ile ilk bakışı, nokta ile nazarı birbirine karıştırmadığımız sürece varlığa, var olanı ve insana ilişkin sahih, muhkem ve istikameti olan bir ilim üretebilir. Onları malumata dönüştürebiliriz. Metafizik güvenlik alanı mı? O, insanın bitmeyen bir arayışıdır. Geçici olarak giderilir ama tüketilemez. Çünkü arayış bizatihi arada olan insandır. İrfani geleneğimizde Hazreti insanın nispet edilen değişle bir peygamber olarak ben bile akıbetim hakkında emin değilim. Sistem körlüğü Tabiatın içerdiği türleri ve bu türler içerisinde var olan bireyleri korumasına karşın bir süreç halinde bulunmasına benzer biçimde hayat da temel yapalarını sürdürmesine karşın sürekli kendini ören bir örüntü halindedir. Bu nedenle hayat hem varlığı hem de idraki, insan türüne bağlı olmakla birlikte sanıldığının aksine canlı, oluş içerisinde bütüncül, her şeyi öteki her şeyle ilişkili olduğu bir küredir. Bu kürenin içinde yaşayan bireyler, bütüne bir şey kattıkları oranda kendilerine de bir şey katılır. Sayısız değişkenin belirlediği bir alan içerisinde kişiliklerini kazanırlar. İçerisinde yaşadıkları hayatın sahip olduğu hem eşyaya ilişkin davranışı hem de bilgiyi özümseyen kişilik sahibi bireyler en sonunda söz konusu sayısız değişkenin belirlediği iç içe geçmiş katmanlı düzenlerin ürünlerini haline alırlar. Ancak belirli bir mekan ve zamanda dondurulan ve ideal mutlak kabul edilen örüntünün ulaştığı bir sonuç yani herhangi kayıtlı bir örgü kişilerin hem tabiattaki hem de hayattaki eşyanın doğasına göre davranma ve bilme yetilerini köreltir. Kişi artık doğal olana gerçekliğe göre değil örgünün belirlediği ilkelere varsayılan gerçekliğe göre davranmaya ve bilmeye başlar. İster tabiate... İster hayata ilişkin olsun, hakikatin belirli bir mekan ve zamandaki tezahürü olan mukayyet gerçeklik, dondurulup ideal mutlak hale getirildiğinde hem süreci hem de örüntüyü ortadan kaldırır. Böyle bir donutluk içerisinde yaşayan bir kültür ve onun üyeleri hakikatten de dinamik gerçeklikten de uzak düşerler. Giderek tarihten kopar, zamanla salt geçmiş haline alırlar. Sistem körlüğü denilebilecek bu hal doğal olanın görmezden gelinip doğal olana ilişkin belirli bir mekan ve zamandaki mukayyet varsayımların kabullerin o kültür içerisinde hem davranışı hem de bilgiyi belirlemesiyle başlar. Mukayyet çözümleri kimlikleri haline getirmiş sistem mensupları ile bunu yanlış bulan ötekiler arasındaki çatışmalarla devam eder. En sonunda var olan kültürün başka kültürler karşısında ortadan kalkmasıyla sonuçlanır. Bu nazari çerçeve içerisinde iki demel tarihi örnek vererek konuyu daha da anlaşılır kılmaya çalışalım. Birinci örnek bir kültür içerisinde ilk bakışta son derece masum ve basit görünen bir kavramın bir eşyanın bile kültürün sayısız değişkenleri arasında hem nasıl belirlendiğine hem de nasıl belirlendiğine dolayısıyla her şeyin her şeyle nasıl ilişkide olduğuna işaret eder. Hemen herkes mekanik otomatik saatin... 17. yüzyılda yükselen yeni doğa felsefesinin daha sonra da doğa biliminin temel metaforlarından biri olduğu bilinir. Bu metafora göre 1. Evren tıpkı saat gibi mekanik, otomatik bir düzene, dolayısıyla kurallılığa, yasalılığa sahiptir. 2. Her saatin bir saatçisi olduğu gibi evrenin de bir saati vardır. 3. Saatte olduğu gibi mekanik, otomatik düzen için her parça kendine düşen görevi yerine getirmelidir. 4. Bu görevi yerine getirmek için de her bir parça sistemin bütününe yayılan otoriteyi boyun eğmelidir. İlginçtir, Kara Avrupası'nda yeni doğa felsefesinin icat ettiği ve kullanmaktan hoşlandığımı mekanik otomatik saat metaforundan başta Newton ve böyle olmak üzere ileri gelen İngiliz doğa filozofları uzak durmuş, Hatta hiç haz etmemişlerdir. Bunun nedeni mekanik otomatik saat metaforunun otoriter mutlak monarşi siyasi sistemini destekleyen bir özelliğe sahip olmasıdır. 1- Devlet de bir düzene, dolayısıyla kurallılığa, yasalılığa sahiptir. 2- Devletin sahibi kraldır. 3- Düzen ancak toplumdaki her bireyin görevini yerine getirmesiyle sağlanır. 4. Bunun için her birey devletin dolayısıyla kralın otoritesine boyun eğmelidir. İngiliz doğa filozofları ise mutlak monarşi yerine meşruti idareyi tercih ettiklerinden, mutlak disiplini ve akılsızlığı çağrıştıran mekanik otomatik totaliter düzen yerine bireylerin cüz'i iradesini içerdiğini düşündükleri liberal düzeni öne çıkarttılar. İngilizlerin mekanik, Otomatik saat metaforuna aldıkları tavır, doğa felsefesindeki yaklaşımlarını da etkiledi. Kara Avrupası'nın tersine doğadaki manyetizma ve simya, kimya gibi gidimli, çıkarımsal akılla, mekanik, otomatik olarak açıklanamayan güçleri incelemeyi önemsediler. Denebilir ki, Leibniz Lims ve Newton'un arasındaki tartışmaların da delalet ettiği gibi, çekim gibi, o kült yani batıni bir niteliği yalnızca İngiliz yeni doğa felsefesi üretebilirdi. Kara Avrupası'nın yeni doğa felsefesi değil, İngilizlerin bu tavrı saati Avrupa'daki meslektaşları gibi kozmolojiyi tasvir eden bir alet olarak almalarını engelledi. İşlevselliği öne çıkartan ve çeşitli saat türleri iman eden, sanayi devrimine kadar uzanacak yeni aletler icat etme zihniyetini besleyen bir rol oynadı. Basit bir mekanik otomatik saatin yeni doğa felsefesinden siyasete değin ne kadar belirleyici bir yer edindiği oldukça açık Ayrıca aynı metaforun kadının yeni doğa felsefesindeki yerini ortaya çıkartan bir işleve sahip olduğunu öğrenmek de o kadar ilgi çekecek. Mekanik otomatik saat metaforunu kullanan Avrupalı filozoflar için kadın hem düşünce hem de davranışlarında saat gibi dakiklik gösteremediğinden dolayısıyla mekanikliğin gerektirdiği soğukluğa sahip olmadığından duygusal ve karışık olduğundan kadının gidimli çıkarı, çıkarımsal akıl gerektiren yeni doğa felsefesiyle uğraşması da doğru değil. İngilizler içinse hem dini hem de siyasi sistemlerin başı olabilen kadının yani kraliçenin bu tür bir metafor uğruna gözden çıkartılması kabul edilemez. David Noob yeni doğa felsefesinin oluşumu sürecinde kadına yüklenen bu niteliklerin saat metaforu dışında Avrupa kültüründe daha derin kökleri olduğunu düşünüyor. Batırabilme tarzı orta çağda vahiy teolojiye, yeni çağda da doğal teoloji ile ilgili olduğundan dini bir meslek olan ruhbanlık kültürü içerisinde değerlendirilmiş ve kadınlar hep dışarıda tutulmaya çalışılmıştır. Örüntünün dondurulması ile ortaya çıkan sistem körlüğüne en güzel örneklerden biri ise Aztekl Azteklerin bazı önemli dini törenlerinde insan kurban etmeleriyle ilgilidir. Aztekler bu iş için kurban adaylarını ilk zamanlarda kendi mensuplarından seçerlerdi. Ortaya çıkan nüfus azalması sorununu aşmak için bir süre sonra bundan vazgeçtiler. Ve düşman kabilelerle yapılan savaşlarda canlı ve elden geldiğince yaralanmamış esir almaya çalıştılar. Kendilerinden daha az gelişmiş savaş aleti ve tekniği kullanan kabilelerden esir almak kolaydı. Ancak aynı ilkeyi bölgelerine gelen ateşli silah kullanan, zırh giyen ve gelişmiş savaş tekniklerine sahip İspanyollara karşı da kullanmaya kalkışmaları, sonlarını getirdi. Sahip oldukları ilkeyi eşyanın yeni durumuna karşı değiştirmeyi reddettiler. Eşya da onları reddetti. Kültürlerin eşyanın doğasına ilişkin belirli bir mekan ve zamanda geliştirdikleri bir davranış ve bilgi tarzı işe yararlılığını kaybettiğinde değiştirilmezse yeni durum o kültürü yok eder. Çözüm sürekli ile değişeni görmekten Özellikle eşyanın doğasına uygun davranma ve bilme yeteneğini her zaman canlı tutmaktan geçer. Aksi halde sistem körlüğü hayatı kötürümleştirir. Aksi halde sistem körlüğü hayatı kötürümleştirir. Hayatı öngörmek Yüz katlı bir gök telenden, sağ salim aşağıya atlayabileceğine inanan bir kişi, Zemine yaklaşma anına dek her şeyin çok güzel gittiğine inanır. Zemine yaklaşma ve yere çarpma anında o bir anlık sürede inancının yanlışlığını idrak eder. Ancak iş işten geçmiştir çünkü sürecin son noktası değiş yerindeyse inançla eylemin çakıştığı ve kapandığı biricik tersinemez tekrar edilemez bir noktadır. Kahramanımızın daha gelişmiş bir kişi olduğunu varsayalım ve uça uçağın icat edilmediği, dolayısıyla aerodinamik yasaların bilinmediği bir dönemde uçmayı denemek istediğini hayal edelim. Denemek bir şeyi yapmaya hazır olduğunu kabul etmek olduğuna göre söz konusu kişi yaptığı kanatlarla Galata Kulesi'nden Üsküdar'a doğru kendini boşluğa bırakır. Ancak aerodinamiği yani hareket halinde olan bir cisim üzerinde havanın yarattığı etkiyi inceleyen birim dalını bilmediğinden gelecek süreçlere ilişkin öngörüsü yoktur. Bu nedenle bir süre havada süzülürken şimdiye değin her şey çok güzel demeyi sürdürür. Şimdi tüm süreçleri süpürüp tersinemez bir biçimde sona yaklaşmaya başladığında ise yer çekiminin şefkatli kollarına kendisini bırakmak zorunda kalır. Daha doğru bir deyişle yer çekimi ona karşı kendisini çekip alır. Kahramanımız yere çakılır. Her iki örnekte de mesafeyi artırmak yalnızca yaşanılan tatmini uzatır, yoksa sonucu değiştirmez. Yine ilkece sonucun kaynaklandığı koşulları ve bu koşulları yaratan yasaları bilmeyen her iki kahraman da yüzleştikleri durumu açıklamak için değişik gerekçelere sığınır. Örnek olarak birinci kahraman istediği gibi atlayamamaktan, dikkatinin dağılmasından dem vurur. İkinci kahramansa kanatlarını biraz daha hızlı çırpması gerektiğini düşünür. Gerekçeler ister nitelik, ister nicelik açısından farklılaşsın, esasa ilişkin olmadıklarından yalnızca öncekilerin başarısızlığını hafifletir. Sonrakilerin de yine aynı koşullarda yeni girişimlere kalkışmasına neden olur. Tam bu noktada şunu söylemek gerekir. Yasayı ya da yasaları bilmemek, örneğin yerçekimi yasasından haberdar olmamak, Yerçekiminin etkisinden, etkisini ortadan kaldırmaz. Çünkü doğa yasası onu bilene ya da bilmeyene kayıtsızdır. Her daim işlevini icra eder. Şimdiye değin verdiğimiz her iki örnek de insanla insan iradesinden bağımsız doğa arasındaki ilişkiyle ilgilidir. Bu ilişkide ne tür bir tekne science kullanılırsa kullanılsın insan insan Tabiatın davranışını, yasalarını dikkate almak zorundadır. Tersi durumunda ister bilsin, ister bilmesin bedelini öder. Toplum yani hayat söz konusu olduğunda ortaya ne tür bir durum çıkar? Akıl sağlığı yerinde her insan doğa yasalarının, insan iradesinin oylamasına açık olmadığını kabul eder. Başka bir deyişle, hiçbir doğa yasası, üyelerinin bilgi seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun, hiçbir ülkenin parlamentosu tarafından değiştirilemez. Ne ilginçtir ki, tabiyetin hem içinde hem de ötesinde, içinde yaşadığımız hayatın kurallarının insanlar tarafından sürekli değiştirilebileceği düşünülür. Yazboz taslasına dönen yaşama kurallarının hiçbir nesnelliğinin bulunmadığı, oylamalarla değiştirilebileceği, hakim güçlerce ötekilere dikte edilebileceği vesaire kabul edilir. Bizim şu anki eğitim sistemimiz gibi. Günümüz dünyasında çok değişik bilim dallarında tabiattaki en küçük ile en büyüğün bilgisinde ulaşılan seviye ile karşılaştırıldığında hayata ilişkin insanları aşan yer çekimi gibi sabit, bilsek de bilmesek de işlevini icra eden hiçbir kurallığın, kurallığın tespit edilemediği görülür. Değişik beşeri bilim dallarında kullanılan yasa kavramı ehlitedir ve daha çok doğa bilimlerine bir öykünmedir. Acaba şimdiye değin tespit edilemedi diye hayatın, tarihin derin kuralları, yasaları yok mudur? Hayat, insan türünün tarih içinde ürettiği bir yapı olmakla birlikte harici bir varlığa sahiptir ve her harici var olan gibi nesnel bir kurallığı içerir. Biraz önce değindiğimiz gibi aerodinamik yasaları bilmeden uçmaya kalkışan kişinin bu yasadan haberdar olmaması aerodinamik yasaların varlığına ve etkisi icra etmesine engel olmaz. Benzer biçimde Newton formülü et, formüle etmeden önce yer çekimi yasası ondan habersiz insanlara özel muamelede bulunmadı. Bu tespiti temsil ile söylersek hayatın Tarihin yasaları biz tespit edememişsek dahi vardır ve bizden bağımsız işlevini icra etmektedir. Nasıl ki doğa yasalarından haberdar olmaksızın belirli bir inanç üzere yüzüncü kattan atlayan ya da uçmaya çalışan kişi bunun bedelini ödüyorsa benzer biçimde hayatın, tarihinin, tarihin yasalarını bilmeden, dikkate almadan, hatta hayata tarihi tarihe karşın kendine özgü belirli bir utanç ve kabul üzere iş gören kişi de tavrının bedelini öder. Hayat içinde belirli bir süre işlerin iyi gitmesi, şimdiye değin her şeyin yolunda olması sürecin doğru olduğunu göstermez. Bu Tıpkı uzun bir süre havada uçan kişinin yere düşünceye değin her şeyin yolunda olduğunu varsaymasına benzer. Ama aynı kişi önünde sonunda öngörüsüzlükten yere çakılır, çakılacaktır. Tıpta bir hasta ilaçla tedavisi mümkün değilse ameliyat edilir. Ancak her ameliyat bir nazariyata dayanır. Nitekim tarih boyunca da günümüzde de tıp biliminin eğitimine nazari olarak başlandığı, akabinde ameliyata yani tatbikata geçirdiği bilinir. Aynı biçimde yüksek bir gökte aşağıya sağ salim atlayacağına, ya da değişkenlere ilişkin hiçbir dikkate olmaksızın uçabileceğine inanan kişinin davranışındaki en büyük sorun yaptığı işe ilişkin bir nazariyata bakış açısına sahip olmaksızın ameliyata uygulamaya kalkışmasıdır. Ameliyat süresine her şey süresince her şey iyi gidebilir. Ancak sonuç nazariyata dayanmadığından ölümdür. Hayata ilişkin olgu ve olaylarda da durum benzer biçimde yürür. Bir süreliğine iyi devam eden süreç yasaların ihmaline dayandığında nihayetinde asli yüzünü gösterir. Yasanın işlevi en ağır biçimde son noktayı koyar. Nazari ilimlerdeki tefekkür ve fikir arasındaki ilişki ile ameli ilimlerdeki tedebbür ve tedbir arasındaki ilişki paraleldir. Her bir terimde tertip, Düzen anlamının içkin olması bir yana, tedbir kısaca eylemin sonucu düşünülerek üretilen fikir demektir. Tedbir, eylemin sonucu düşünülerek üretilen fikir demektir. Hayatta dikkat, tedbirin şiddeti ile doğru orantılıdır. Bilindiği üzere trafik kazası kişi için bir kere vuku bulur. Ancak kişinin tedbiri süreklidir. Benzer biçimde hayat ilişkilerinde toplumsal olgu ve olaylarda da tedbir süreklidir. Ancak her tedbir ve bir tefekküre, her tedbir de bir fikre dayanırsa öngörü mümkün olur. Hayatta toplumsal olgu ve olaylarda bir noktadan nazar edilirse manzara iyi, doğru ve güzel olur. Tersi durumda nazarsız sürecin belirli bir süre iyi gitmesi sonucun yasalar işlevlerini her halükarda icra edeceğinden manzarasız olmasını doğurur. Hayatta toplumsal olgu ve olaylarda nazarın meşruiyetini ne sağlar? Noktayı nazarın noktasının insan olması. Tersi her durumsa savaştır, felakettir. Türkiye'deki hayata ilişkin, zaten tabiata aldıran yok, toplumsal olgu ve olayların ele alınış tarzına gelince hem halkımız hem önderlerimiz sürecin keyfini çıkartıp şimdiye değin her şey yolunda demekle meşguller. Ya öngörü, öngörü yalnızca ilmin bir nokta olduğunu kabul edenler içindir. Hakikati söyle, işine geleni eyle. İnsanlar arası bildirişim ve iletişimi sağlayan dilin yalnızca biçimsel bir özellik kazanarak anlam ve değeri atlaması, o dili kullananlar arasında safsatanın artmasına, giderek bir bildirişim ve iletişim bunalımına sebep olur. Bunalım da bir iç çatışma doğurur. Özellikle bir dili konuşmakla, bir dilin taşıdığı duyguları paylaşmak, sağlıklı bir iletişim ve bildirişimin asgari koşuludur. Bu koşulun bulunmadığı yerde bildirişim değil buyurma, İletişim değil baskı ortaya çıkar. Buyurma ve baskının araçları ne kadar değişik olursa olsun gücün yukarıdan aşağıya belirlediği bireylerin yaşama kaygısını kullanan Tekliften çok tehdidin geçerli olduğu değil eleştiriyi, soru sormayı bile kaldıramayan her soruyu varlığına kasıt olarak değerlendirip çözüm yerine kaynağı tahrip eden, kısaca varlığını başkasının yokluğunda bulan, amacı için her türlü aracı kullanmayı meşru gören yok edici bir zihniyet hakim olur. Yukarıda özetlenen durum günlük yaşama koşullarında geçerli. Hayatın bir arada var olmanın değiş yerinde ise iki kişinin arkadaşlığından bir köyün kurulmasına hatta bir şehrin inşasına değin iş başında olan en temel ilkesidir. Denilebilir ki hayatı mümkün kılan dilin biçimsel yapısından çok ilkece ona dayansa da duygusal yapısıdır. Günlük yaşamın ötesinde düşünce hayatının inşasında dilin işlevi daha da, daha da karmaşıklaşır. Düşüncenin sağlıklı bir biçimde dile getirilmesi, bizatihi derin sağlıklı olmasını gerekli kılar. Sözcüklerin anlamı, kavramı ve medlulu, göz önünde bulundurulmaksızın yapılacak her konuşma denmek isteneni ortaya koymaktan çok ortalığı karıştırmaya yarar. Sözcüklerin anlamıyla oynamak, kavramları gelişigüzel kullanmak, referanslarını sıkça değiştirmek, anlaşmayı, anlaşılmayı engeller. Çünkü her bir durumda anlam elden kaçar. Öyle ki düşünce hayatındaki anlaşmazlık günlük hayattaki iletişimsizliği besler. Bunalımı derinleştirir. Hem günlük hem de sıradan düşünce hayatının üstünde dilin daha derin kullanımına ilişkin özel bir durum söz konusudur. Özellikle günümüzdeki her türlü tartışmada karşımıza çıkan siyasi, iktisadi ve ilmi gücü elinde tutanların anlamını kendi amaçları doğrultusunda belirledikleri yargıların değişik özelliklerinden yararlandıkları, isteneni dilin tüm imkanlarını kullanarak elde ettikleri bir durumdur bu. Bu durum kısaca şudur. Tartışma esnasında karşı tarafı susturmak için kavramların mahiyetine ilişkin yargıda bulunurken uygulamada kavramın referansını kendi amaçlarına göre belirlemek. Örnek olarak insan hakları konusunda konuşulurken hem insan hem de hak kavramını, mahiyetini merkeze alıp yargıda bulunduğunuzda insan olan hiç kimse size karşı çıkmaz, çıkamaz ancak bu kavramın dış dünyadaki referansını güçlü olan belirler, itiraz edildiğinde de ilk duruma geri dönülerek karşıdaki kolayca susturulur. Konuyu daha iyi temellendirmek için bu tür yargılarla ilgili daha fazla teknik bilgiyi hafifleterek vermeye çalışalım. Bir kavramın mahiyetine dikkate alarak verdiğimiz yargılar hakiki yargılar, Dış dünyadaki bireylerini göz önünde bulundurarak verdiğimiz yargılarsa harici yargılar adını alır. Bu nedenle hakiki yargılar kavramın tümel doğasına ilişkindir ve mekan zaman boyutuna bağlı değildirler. Kısaca, kısaca insan derken şu mekanda ve şu zamanda bulunan herhangi bir insanı kastetmeyiz. Bizatihi insan olmaklığı anlarız. Yargılarımızı da bu insan olmaklık üzerine veririz. Hakiki önermeler hiçbir biçimde sınırlandırılamaz. Çünkü kavramın doğası düş dünyadaki var olanlardan çıkartılsa bile onlara hasredilemez. Hakiki olan mekan zamandan olduğu kadar hem hali hazırdaki durumlardan hem de takdir edilecek var olma durumlarından bağımsızdır. Bir kavramın dışarıda bulunan belirli sayıdaki bireyleri için yargıda bulunmaksa harici önerme adını alır. Başka bir deyişle harici yargı aynı özelliği paylaşan belirli sayıdaki bir öbeğe ilişkindir. Mekan, zaman bağımlıdır ve özellikle hali hazırda bir fiil var olmayı gerektirir. Günümüzde bilimsel önermelerin pek çoğu ilk bakışta, ilk bakışta hakiki önermeler gibi algılanır. Su 100 derecede kaynar dediğimizde bu özelliğin suyun doğasına ilişkin olduğu söylenebilir. Ancak belirli koşullarda kaydını eklediğimizde bu özelliğin suyun bizatihi doğasının özelliği değil, belirli koşulların yarattığı bir özellik olduğu fark edilir. Isınan demir genleşir dendiğinde, Genleşmenin demirin tümel doğasından kaynaklandığı söylenebilir. Ancak genleşme mekan zaman üstü olmadığı gibi yalnızca bir fiil var olan demirler için geçerlidir. Dini önermelerde de benzer özellik söz konusudur. Domuz eti haramdır dendiğinde kastedilen domuz adlı hayvanın mahiyeti doğası değil. Çünkü mahiyet değer kısaca sıfat taşımaz. Mekan zamandaki bireyleridir. Dolayısıyla dini önermeler de hakiki olmadıklarından yargılarını şeylerin tümel doğalarına değil dış dünyadaki gerçekliklerine var olmalarına yüklerler. Bu nedenle de haricidirler. Bu kısa ve basit teknik açıklamadan sonra insan hakları tamamısına dönersek tartışmaların tanımlamaların insanın mahiyetine göre yapıldığını ancak uygulamaların dış dünyadaki bireylerine göre değiştiğini söyleyebiliriz. İşte bu nedenledir ki insan bireylerini sevemeyenler insanlık kavramına sığınırlar. Benzer durum yakın zamanda Türkiye'de tarih bilinci tamlaması etrafında devam eden tartışmalarda da ortaya çıktı. Hem tarih hem de bilinç kavramının hem de ikisinden kurulu tamlamanın mahiyeti hele bizim gibi bir konuda oldukça zayıf bir millet için... İtiraz edilemeyecek derecede açıktır. Tarih bilinci tamlaması üzerinden yürütülen tartışmalar, kavramların tümel doğalarına ilişkin olduklarından hakiki önermelerdir. Tarih bilinci dır, dur gibi verilecek her yargı yine hakiki olduğundan karşı tarafı bağlayacak hem tümel hem de mekan zaman üstü yapısı her türlü itirazı daha baştan bertaraf edecektir. Uygulamaya gelindiğinde ise tarih kavramının sıfatı, dolayısıyla harici bireylere ortaya çıkacak, hangi tarih, kimin tarihi soruları önem kazanacaktır. Öyle ki Selçuklu Osmanlı dönemine ilişkin yüzlerce cami, köprü ve benzeri tarihi eser, Yerle bir edildiğinde ortada görünmeyen kişiler bir yıkık Doğu Roma-Bizans sarayı üzerinde yeni bir bina yapılacağı zaman tarih birinci kavramına sığınıp kıyameti koparacaktır. Bu tür kişiler aslında terörizm konusunda da şahit olduğumuz gibi herhangi bir kavramın mahiyeti üzerinde konuşurken gizli bir gündeme sahiptir. Bunun böyle olmadığı düşünce aşamasında değil ancak ve ancak uygulama aşamasında tespit edilebilir Tartışma yap Yaşam sıfatı olmayan mahiyetten üzerinde inşa edilen yargılara indirgenemez Çünkü yaşam mekan içindeki var olanlara bağlıdır İşaret edemediğimiz mahiyetleri akli seviyede tartışırız ama Yaşamın içerisinde eyleme bakarız Davranışı esas alırız Işk kavramının mahiyeti üzerine düşünene aşık denmez. Filozof denir. Bize tarih bilincinden, insan haklarından, kardeşlikten, bir arada yaşamaktan, özgürlükten vesaire bahsedenler bunları göstermeliler. Aksi takdirde yalnızca konuşmuş olurlar. Hayata ilişkin düşündüklerini eylemeyenleri ise ciddiye almak zorunda değiliz. Bırakalım konuşsunlar, kendilerini tüketsinler. Çünkü mum yanar ama tükenir. Ölenler öldü, kalan sağlar haindir. Daha önceki yazılarımıza değişik vesilelerle dile getirdiğimiz gibi gözün dışarıyla teması duyularla olsa da duyuları eşlik eden ihsası idrake dönüştüren duygu ve düşünce yüklü değildir. özdür. Tüm değişik türleriyle dil yalnızca basit ve sabit bir bildirişim ve iletişim aracı değil, aynı zamanda insanın içinde yaşadığı, hayatına anlamlı kıldığı, karmaşık ve dinamik sabitelerinin yanı sıra sürekli kendini yenileyen bir örüntüdür. Bu nedenledir ki varlığa çentik atma yetisi olarak dilin hayatta yol, yolumuza istikamet veren bir sağınıklıkta olması gerekir. Tabandaki bir olgu ve olayı idrak için nasıl hem niceliksel hem de kavramsal yapısı güçlü teorik bir dil geliştiriyorsak, hayata ilişkin olgu ve olayları idrak içinde benzer biçimdeki dizilimi, anlamsallığı ve göstergesi başta olmak üzere kavramsal örgüsü yüksek bir dil geliştirmek zorundayız. Biraz önce işaret edildiği üzere, Tüm sabit değerlerine karşın söz konusu örgünün varlıktaki yeni olgu ve olayları çentiklemek için dinamik olması gerekir. İnsanın en önemli yetilerinden birinin ad vermek, ad koymak olduğu, Fahrettin Razi, Adem'e isimleri öğretti ayetine ad vermek, koymak gücü olarak tefs tefsir eder. Gerçeğini göz önünde bulundurursak, Özgürlüğümüzün sınırının ad verebilmemizin sınırıyla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Denilenleri günümüzün ulusal ya da uluslararası alanlardaki siyasi ve sosyal olaylarına uyguladığımızda, kural koyanın, belirleyenin, yönlendirenin sürekli ad vermek, koymak gücünü elinde bulunduran olduğu rahatlıkla söylenebilir. Teolojide Tanrı'nın hikmeti aranır. Ontolojide illet, fizikte ise sebep. Çünkü bu üç alanın var olması insanın icadına, gücüne ve seçimine, kısaca insanın eylemine bağlı değildir. Ancak idraki insana bağlıdır. Tabiyetin tersine hayatın hem icadı hem de idraki insanın gücüne ve seçimine, kısaca insanın eylemine tabidir. Eylemler ise niyetlere göredir. Bu nedenle hayata ilişkin bir eylemin tayin ve tespiti arkasında duran niyetin tayin ve tespitine bağlıdır. Bu noktada niyet okuma tavrının ve kıyasüz, şahit, alel, gaip kuralının tuzağına düşmemek için kastedilen niyetin bil fiil hale gelmiş, varlık kazanmış, duyu, duygu, düşünce birlikteliğini tecessüm ettirmiş, kısaca eyleme dökülmüş niyet olduğu vurgulanmalıdır. Böyle bir niyet tüm insani eylemlerde içkindir. İster menfaat ister maslahat ile olsun insani yapıp etmelerin, icatların, eylemlerin bir niyetin ya da niyetlerin cisimleşmesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Niyet hayata çentik atmanın, at koymanın hem doğasını hem de istikametini bilirler. Çünkü niyet içeriği ne olursa olsun insani eyleme bir amaç giydirir. Bu nedenle niyeti belirlemek yalnızca mevcut hayati olgu ve olayın maddesini değil, suretini, manasını, amacını tayin etmeyi de sağlar. Dili delalet teorisi bağlamında sözlü ve sözsüz bunların alt türleriyle birlikte dikkate alırsak, hayatın da aslında bir tür dil olduğu rahatlıkla düşünülebilir. Siyasi İktisadi, dini, mimari, kısaca kişisel ya da toplumsal her olgu ve olayın, aslında bir niyetin, bir gayenin, duyu, duygu ve düşüncenin somut bir göstergesi olarak bir eylemin hayata çentik atma tavrı ve tarzının, kısaca insan tarafından bir denmek istenenin cisimleşmesi, var olması olduğu söylenebilir. Nasıl ki bir bireyin tüm eğlediklerini göz önünde bulundurarak hayata ilişkin niyet ve amacını belirleme imkanımız varsa, bir toplumun ve ürettiği kültürün tarihi boyunca tüm eğlediklerini dikkate alarak niyet ve amacını belirleme imkanımız da vardır. Hayatta kişi ve toplumların yargılanması denmek istenen eğlenene bağlıdır. Eğlenmesi düşünülene değil çünkü Ali Kuşçu'nun da dediği gibi biz insanlar ancak ve ancak idrakimize konu olan bil fiil, olgu ve olayları bilebiliriz. Bil kuvve olanları değil. Zira bil kuvve olan henüz icat edilmemiş, var olmamıştır. Eyleme dökülmemiş bir niyet üzerine yargı ise Tanrı'ya mahsustur. Yukarıda çizilen çerçevede hali hazırda dünyada olup bitenleri anlamak, anlamlandırmak, tefekkür ve tedebbür edebilmek, fikir ve tedbir yetiştirebilmek için bu hayati olgu ve olayları eğleyen kişi ve kültürlerin dilini, dolayısıyla niyetlerini ve amaçlarını tayin ve tespit etmeliyiz. Nitekim tefekkür, tahkik ve tedkikte Aklın kanıt üzerinde nazar yoluyla tasarruf etmesi iken tedebbür insani amelin dolayısıyla niyet ve amacın hayattaki sonuçları üzerinde yine nazar yoluyla tasarruf etmek demektir. Bu nedenledir ki tefekkürün sonucu fikir, tedebbürün sonucu tedbirdir. Kendini aramak. İhsan Fazloğlu. 7. bölüm. Tersi durumda Hayata ilişkin her olgu ve olayda ya ağlar ya güleriz ya da bağıra bağıra yürürüz ama bir türlü, türlü tedbir edemeyiz. Çünkü fikir yoksa tedbir de yoktur. Anlatılanlara en güzel örnek Mustafa Özel'den dinlediğim şu tarihi anlatıdır. Barbaros Hayrettin Paşa 1537'deki Preveze Deniz Savaşı'ndan hemen önce takip edilecek savaş taktiği için etrafındakilerle istişare ederken sorar acaba Andre Doria'nın yarın ne tür bir taktik uygulayacağını uygulayacağımızı düşünüyor nihayetinde Doria'nın Osmanlı donanmasının takip edebileceğini düşündüğü savaş taktiği tespit edilip ona göre tedbir alınıyor ve savaş bu taktik üzere kazanılıyor dikkat edilirse soru yarın nasıl bir taktik uygulayalım değildir öte yandan Barbaros André Dorya'nın savaş taktiğini de merak etmiyor. Tersine Dorya'nın takti, taktiğini kendisinin muhtemel savaş taktiğine göre kurgulayacağını düşünüyor. Ve onu aşan yeni bir taktik geliştirerek savaşı tedbir ediyor. Çünkü tedbir tekrar pahasına niyet ve amacın en ucunu düşünerek tefekkür etmektir. Niyetin işaret ettiği gaye dikkate alınarak gerçekleştirilecek çözüm sorunun özüne iner. Tersi durumda kabukla uğraşmak kaçınılmaz. Bağırıp çağırmak kaderimiz olur. Unutmayalım ki zavallılara, zayıflara Tanrı acıyabilir ama niyeti, gayesi, kısacası dili kötü inan, inan, insan, insan sınımlar asla inan acımazlar. Kısacası dili kötü insanımsalar, asla acımazlar. Dili kötü insanımsalar. Öte yandan el duası bitmeden yapılacak dil duası yalnızca bir gürültüdür. Çünkü yine ancak elce ve dilce hazır olanlar huzur bulurlar. Yönetme ile idare etme. Daha önceki bir yazımızda özetle şöyle demiştik. Kişi oğlu ancak ve ancak maddi ve manevi açıdan hayatı öngördüğü yerde yaşar. Öngörülebilir bir hayatsa tutarlı bir hukuk ile bu hukukun güçlü icrasının bulunduğu yerde ortaya çıkar. Elbette söz konusu edilen yalnızca toplumsal düzeydeki ya da toplumlar arasındaki hukuk ile icrası değildir. İki kişinin ilişkisinde bile bir ilişki hukukunun bulunması, ilişkinin öngörülebilirliğinin güvencesidir. Basit bir iş ilişkisinden karmaşık eş ilişkisine değin, insana tüm ilişkilerin üzerinde önceden uzlaşılmış bir hukuka göre yürütülmesi, hayattaki öngörülebilirlik arayışının bir ifadesidir. Hayat söz konusu olduğunda tüm ilişkilerin biçimsel, zahiri bir hukuka göre yürütülmesi gerektiyse de yeterli değildir elbette. Çünkü tüm biçimsel hukuk dizgeleri doğaları gereği karşılıklı erdem, uygunluk anlayışına göre iş görürken tüm insani ilişkilerin içinde celyan ettiği, etmesi gerektiği tabii, tabii, ihtiyari ahlak, karşılıksız erdem, hayrı ilke olarak benimser yine de fıkhın, hukukun bulunmadığı bir yerde ahlakın kişilerin insafına bağlı kalacağı izahtan varisedir. Nitekim biçimsel hukuk dizgeleri, adaleti ancak ve ancak maddi verilere göre tayin ederken, ihtiyari ahlak adaleti kişinin kendi aleyhinde bile olsa hayra göre belirleyen, makuliyetten kaynaklanan manevi bir zeminde inşa eder. Bu nedenle kaynağını makuliyette bulan, ihtiyari ahlaktan neşret eden adalet, ancak ve ancak karşılıksız erdem, hayır anlayışını benimseyen kişilerin sahip olacağı bir değerdir. Bu tür bir anlayışı benimsemeyen, böyle bir değeri edinmeyen kişiler, dini bir inanca sahip olsalar bile adalet anlayışlarında zahiri bir çerçeveyle getirir. Cezalandırılma ya da ayıplama söz konusu konu korkusuyla, Ayıplanma korkusuyla, biçimsen hukuk ve toplumsal geleneklerin sınırları içinde kalmak kaydıyla, adil olmaya çalışırlar. Bu tür kişiler için meşruiyeti, makuliyeti değil, mecburiyet belirler. Mecburiyetlere göre yön verilen eylemlerse, hayır değil, olsa olsa kişiyi has menfaati, topluluğa özel maslahatı önceler. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi en tehlikeli inanç biçimi, makuliyeti bulunmayan, yalnızca vicdanı dayanan inanç biçimidir. Bu tür bir inanç biçimi karşılıksız erdemi dışladığı için ahlaksızlığın da kaynağıdır. Şimdiye değin söylenenler, öngörülebilirliğin hayatı, maddi ve manevi boyutlarına ilişkin olduğunu, bu durumunda hukuk ve icrası ile ihtiyari, ahlakı, Sorun, zorunlu kıldığını gösteriyor yine de tekrar pahasına vurgulayalım. ilişkilerde fıkhın hukukun bulunmadığı bir yerde ahlak kişilerin insafına kalacağından İslam düşünce geleneğinde tabii, ihtiyari ahlak ancak ve ancak hukukun üzerinde yükselebilmiştir ki fıkıh ve hukukla zahiri ve toplumsal olan emniyete alınırken ihtiyari ahlakta da, da bireyin köklerini makuliyette bulan manevi terbiyesi düşünülmüştür. Ancak böyle bir süreçten geçen Aliye İzzet Begoviç gibi bilge insanlar, bırakınız dostumuzu, düşmanınıza bile yalnızca adalet borcumuz var diyebilirler ve diyebildiler. İster tarihi, İster günümüzdeki örneklere bakılsın, bireysel ve toplumsal hayatın öngörülebilirlik kavramına ne kadar bağlı olduğu müşahede edilebilir. Tarihin süreçte doğal afetler, siyasi örgütler arasındaki savaşlar, iç çatışmalar, siyasi baskılar ve zulümler, yarınını öngörmeyen kişilerin bulundukları mekanı terk etmesi nedeni olmuştur. Yalnızca büyük toplumsal hareketlenmelerin değil, bireysel terk edişlerin bile arkasında en temel etken olarak hayatını öngörememe kavramının bulunduğu tespit edilebilir. Ebri Sina'nın yaşadığı coğrafyayı terk etmesinde, Ulu Bey'in oğlu tarafından öldürülmesinden sonra Semerkant Matematik Astronomi Okulu'nun üyelerinin İslam coğrafyasının dört bir tarafına dağılmasından ya da Nazi Almanyası'ndan kaçan bilim adamlarının ve filozoflarının çeşitli ülkelere sığınmalarının arkasında hep bu kaygı vardır. İnsanın öngörme kaygısı yalnızca hayatta ortaya çıkmaz. Tarih boyunca insanlar tarafından üretilen tüm felsefe bilim hareketleri de tabiat öngörme kaygısından türemiştir. Çünkü öngörme sınırlamayı gerektirdiği için denetlemeyi de mümkün kılar. Denetlenebilen bir süreç belirsizlikten sıyrıldığından korku kaynağı olmaktan çıkar ve güvenlik duyuşu verir. Zira nedenleri bilinen bir sürecin sonuçları kestirilebileceğinden tedbir alınmasına imkan sağlar. Bundan dolayı en önemli özelliği sınırlamak olan çıkarımsal akıl nedenselleştirilerek iş görür. Neden sorusunun en önemli özelliği nereyeyi işaret etmesinden, başka bir deyişle sürecin yönünü vermesinden kaynaklanır. Nitekim Türkçe'de, rel, ra, eki, taş, rada, iç, rede olduğu gibi yön bildirir. Fikrin, aklın belirli bir tertibinin sonucu ortaya çıkan hasılaya ad olması da bu yüzdendir. İnsanoğlu tarafından tabiatı öngörmek için geliştirilen dile felsefe bilim denirken, hayatı öngörmek için geliştirilen dile de siyaset adı verilmiştir. Tabiatı öngörmek için geliştirilen dile felsefe-bilim denirken, hayatı öngörmek için geliştirilen dile de siyaset adı verilir. Çünkü siyaset, hayatı öngörme, önünü görme sanatıdır. Bu, bu sanatın amacı da hayat içindeki süreçleri sınırlayarak belirsizliği gidermek ve denetleyerek insani kaygıyı yatıştırmaktır. İşte bu nedenledir ki siyaset bir yönlendirme ve yönetme yöntemidir. Yönünün ucunu dikkate alarak geliştirilen fikre siyasette tedbir denmesi bundan dolayıdır. Yukarıda söylenenler göz önünde bulundurulduğunda siyasetin insanlar için öngörülebilir bir hayat inşa etmesi ancak ve ancak bir hukuka ve ahlaka dayanmasıyla mümkündür. En küçük bir kurumdan karmaşık bir devlet örgütüne kadar siyaset bir hukuka karşılıklı erdeme ve ahlaka, Karşılıksız erdeme yaslanırsa, insanları bir yöne taşıyan, yönlendiren, insanlara yön veren bir yönetme yöntemidir. Tersi durumda sonucu zorbalık ve ahlaksızlık olan, insanları canavarlığa ve erdemsizliğe götüren bir idare etme, daireleştirme, dönüp dolaştırma biçimi haline alır. Kadim değiştir, daireleştirme ve boş boşuna dönüp dolaştırma cehalet demekti. Daha önceki bölümlerimizde okumuştuk. Kadim değiştir. Kendiyle barışık olmayan başkalarıyla savaşır. Kendiyle barışık olmayan başkalarıyla savaşır. Terbiye, talim, edep. Bir beşer olarak doğan yanında hayata doğan insanın kişi haline gelmesi, içerisinde var olduğu toplumun anlam-değer dünyasını ve eşya ile kurduğu ilişki tarzını kavramasıyla mümkündür. Bu nedenle bir beşer olarak insan için önce gelen toplumsallıktır. Bireyliliğini, is, bireyliliğini ise süreç içerisinde kazanır. Beşerin insanlaşma sürecinde kişi olma, kişilik kazanma macerası, türüne özgü fizyolojik, anatomik gelişimini tamamlama ile nutkiyetini kullanma aşamasına geçme, kısaca akıl bali olma biçiminde özetlenebilir. İnsanın doğası gereği, Hayat içerisinde kişi olması, kişileşmesi üç sürecin sonucudur. Terbiye, talim ve tedip. Terbiye, eğitim içerisinde var olunan toplumun örf ve adetlerini, eşya ile ilişki kurma tarzlarını nedensiz dolayısıyla uygulamalı belletme işidir. Toplum için iyi olanın ve kötü olanın verilmesini amaçlayan terbiye böylece toplumdaki davranış sürekliliğini sağlar ve insanı toplum için iyi olana sevk eder, yöneltir. Bu nedenle terbiye insanın isteklerini, dolayısıyla davranışlarını toplumun anlam-değer dünyasına göre yenilendirme, teship etme işidir. Terbiye en önemli nokta. Öngörülen davranışın nedensiz verilmesidir. Başka bir deyişle terbiye eden için sorusu terbiye edilen çocuğa temellendirilerek anlatılmaz. Örnek olarak ağzındaki şekeri yere düşürdükten sonra tekrar ağzına almak isteyen bir çocuğa bu eylemi yapmaması nedensel bir açıklama sonucunda buyurulmaz. Muhtelif eşyanın şu ya da bu şekilde kullanılması, şu veya bu şekilde yürünülmesi, oturulması, yenilip içilmesi ve benzeri pek çok davranış belirtilirken belirli hesabı verilmiş bir nedenin ya da nedenlerin gösterilmesi gerekmez. Ancak terbiyede esas olan terbiye veren kişinin terbiye ettiği kişiye bizzat örnek olması, gözle takip eden kişiye nasıl davranılacağı hususunda misal teşkil etmesidir. Talim yani öğretim ise esas itibariyle toplumda esas eşya hakkındaki mevcut bilgi birikimini nesiller arası aktarma, aktarıma sokma ama sokmayı amaçlar. Ancak talim eşya hakkında doğru olanın hesabını vererek, tanımlayarak, kanıtlayarak, kısaca nedenlerini göstererek öğretme işidir. Böylece talimde doğru olanın ve yanlış olanın nedenlerini göstermek esastır. Bundan dolayı talim aklı esas alır ve niçine işaret ederek, kısaca gerekçelendirerek aklı doğru olana sevk eder, yanlıştan sakındırır aklı temel alması nedeniyle talimde terbiyedeki bütünü yekpare bir biçimde vermenin aksine bilgi, talil, analiz, tahlil, analiz, terkip, sentez. Kıyas gibi aklın çeşitli işlemleri içinde sunulur. Bu işlemlerin kişide meleki haline alması hedeflenir. Tekrar okuyorum. Önemine binaen tekrar okuyorum. Akıl Aklı temel, temel alması nedeniyle talimde terbiyedeki bütünü yekpare bir biçimde vermenin aksine bilgi, tahnil yani analiz, terkip yani sentez, kıyas gibi aklın çeşitli işlemleri içinde sunulur ve bu işlemlerin kişide meleki halini alması hedeflenir. Aklın bilinenlerden bilinmeyenlere harekete olan nazar yani teori, fikirlerin tertibi olan tefekkür yani düşünme, tahkik ve tetkik sürecinde kişiye kazandırılır. Kısaca dendikte de, talimin nihai maksadı kişinin niçini elde etmek için aklını nasıl kullanması gerektiğini öğrenmesidir. Bu nedenle talimdeki diğer tüm hedefler ara hedeflerdir. Terbiyenin toplum için iyi olanı nedensiz belletmesi ile talimin eşya için doğru olanı öğretmesi, beşerin kişi olması için gerekli ancak yeterli değildir. Çünkü iyi olan ile doğru olanın güzel olanda birleşmesi bir araya, bir araya gelmesi gerekir. İşte bu süreci tamamlayan, terbiye ile talimi bir araya getiren tedip yani edeptir. Edep. Tarihi süreç içerisinde çok çeşitli biçimlerde tanımlanmış, terbiye ve talimi de içerecek şekillerde tarif edilmiştir. Bu durum edebin her iki eylemi terbiye ve talimi beraberce içermesinden kaynaklanmaktadır. Farklı içeriklerini göz önünde bulundurmak kaydı ve şartıyla edebin tanımlarına yakından bir göz atıldığında dikkati çeken husus, en önemli anlamının davet, yani çağrı olduğudur. Bu nedenle edep kişiyi iyi ve doğru olana kısaca güle, güzel olana bir davettir. Edep kişiyi hem toplumun iyi bildiği şekilde davranmaya hem de eşyayı doğru bilmeye bir çağrıdır. Dolayısıyla bu çağrı kötü davranmaktan kaçınmayı ve yanlış bilmekten sakınmayı da içerir. Nitekim bazı eserlerde edep ister ilimde ister amelde olsun yanlı iş... Yapmaktan sakınmayı mümkün kılan her şeyi bilmektir. Şeklinde tanımlanmıştır. Edep hem davranışta hem de bilgide adaleti gerçekleştirmek, zulme ise def etmek, hatta her ikisine yönelimi mümkün kılan unsurlardan kaçınmak olarak görülebilir. Tarih boyunca çok çeşitli sahalarda kaleme alınan edep kitapları bu durumu açıkça gösterir. Dini edep, dünyevi edep, içtimai edep. Ahlaki edep, ilmi edep, mesleki edep, tasavvufi edep, kısaca hayat bilgisi. Bu da insanın hayata doğmasının, hayat içerisinde bizantihi kişi olmasının bir sonucudur. Edep kelimesinin yaygın kullanımı kadim kültürümüzdeki yerini açıkça gösterdiği gibi iyi davranış ile doğru bilgiyi beraberce içermesini de vurgular. Nitekim dilin edebinden dil ve edebiyat bilimleri yanında muktezayi hale uygun konuşma, nefsin edebinden ahlak, aklın edebinden doğru bilgi ve düşünme kastedilmiştir. Aklın edebinden doğru bilgi ve düşünme kastedilmiştir. Bu nedenle edepten hem iyi ve doğru yol üzere olmak, hem de her şeyin sınırına riayet etmek anlaşılmıştır. Kısaca dendikte de, edep, İyi davranış ile doğru bilginin terkibi olan güzeli eylemek işidir. Ancak her üç eylem de Türkçenin dile getirdiği üzere ne tür olursa olsun bilgiye dayanır. İyi davranabilmek, doğru bilebilmek, güzeli eyleyebilmek kadim kültürümüzde bilgililim ve aklın ibadeti bilgi ilim aklın ibadeti olarak kabul edilir. Nasıl ki ibadetin salih olabilmesi için temizlik, tehalet söz zorunlu ise bilginin de sahih olabilmesi için aklın temiz olması gerekir. Aklın tehaleti ise ahlaktır. Dolayısıyla temiz, tahir olmayan bir aklın ürettiği bilgi hem tür olarak insana hem de çevreye zarar vermeye mahkumdur. Bu nedenle hem iyiyi hem de doğruyu beraberce kuşatan güzeli ancak ve ancak insanı selim yani edepli haddini bilen insan üretebilir. Çünkü kalim kültürümüzde terbiyenin en üst amacı kalbi selim, talimin en üst amacı aklı selim, edebin en üst amacı ise zevki selimdir. Bu üç selime sahip kişi zarif kişidir. Zarif Zerafet sahibi kişi ise alim olduğu kadar ariftir, bildiği kadar tanır, tanıdığı kadar da güzeli eyler. Sihir ve Şuur Günlük dille sıkça karşıdaki kişinin doğru veya yanlış davrandığını ya da doğru ve yanlış yorumda bulunduğunu belirtmek için çoğunlukla da bilmeden derin bir nedene işaret edilir. Şuur, şuursuz adam, şuursuz davrandı. Çok şuursuz bir kişidir. İnsan olmanın şuuruyla hareket etti. Çok şuursuz bir toplumuz. Eylemlerimize şuur eşlik etmeli. Hatta ideolojik mensubiyeti vurgulamak için bile bu kelimeye sığınılır. Çok şuurlu bir insandır. Şuurlu kardeşim benim. Daha da ileri gidip şuur kelimesiyle şiir ve şair kelimelerinin aynı köke sahip olduğu ileri sürülerek Şairin en üst şuur durumuna sahip kişi, şiirin de bu en üst şuur durumunu dile getiren beşeri ürün olduğu vurgulanır. Kelimenin günümüz Türkçesine bilinç sözcüğüyle çevrilmesi, bilgiye bir altıp yapıldığını gösterdiği gibi bu bilincin insanda bulunan bir yeti olduğu da söylenmiş olur. Özellikle bilinçaltı kavramsallaştırmasında bu durum daha da açığa çıkar. Şuur kelimesinin tarih içerisinde kendisine yüklenen pek çok anlamanın içinden en derinini yakalamak, günümüz sorunlarını tespit için elzemdir. Özellikle insan denilen canlının neliğini çevrelemek için kaçınılmazdır. Çünkü insanın en önemli özelliği hem maddi hem de manevi dik durmanın şuurla ilgili şuurdaki zafiyetin insanın omurgasızlaştırılmasında en önemli etken ve insanın başının eğilmesinin önüne düşürülmesinin şuurundaki seviye kaybına bağlı olduğu izahdan varistedir. Bu noktayı tespit eden günümüz sömürgeci vahşi kapitalizminin kendi çıkarları lehine tavzif ettiği bir durum, şuursuzluğu sürdürülebilir kılmak için tüm imkanların kullanılmasıyla pekiştirilmektedir. Günümüzde şuursuzluğun idamesi için devreye sokulan tüm eylemleri bir deyişle özetleyebiliriz. Hayatı çoğaltmak Hayatı çoğaltmak içinse yapılması gereken şey insanın isteğinin artırılması, beslenmesi. İnsanın isteğinin sürekliliği için ihtiyaçlarını sürekli kılmak yeterlidir. Tuli emel deniliyor galiba bunu Arapçada. Sürekli ihtiyaç hisseden insan sürekli isteyecek. Sürekli isteyen insansa sürekli ihtiyaç duyacaktır. Sürekli ihtiyaç Sürekli istek denkleme hayatı çoğaltacak, insan tatminsiz bir isteme küpü haline gelecektir. Böyle bir insan şimdiyi mutlaklaştırır, dünü ve yarını şimdisini tehdit eden birer unsur olarak görür. Geçmişten kaçar, gelecekten ise korkar, şimdisini boşluk bırakıp bir an kendiyle yalnız, kendi başına kalmamak için alabildiğine doldurur. Zaman doldurma, geçirme ve öldürme bunun için elden geldiğince değişik meşguliyetler yaratır. Tıkandığı yerde boşluğu gürültüyle kapatır. Çağdaş yaşamın insanın kendi bireyselliğini unutmasına neden alan bir günlük diliminde yer alan gürültülere şöyle bir bakmak yeterlidir. Aladdin ve sihirli lambası hemen herkesin bildiği bir masaldır. Bu masalın işaret ettiği bir hakikat var. İnsanın istekleri sonsuzdur. Bu nedenle insan isteklerini tatmin için sürekli bir sihirli lamba arar. İsteklere sahip olanlar daima bir lamba ararlar ve bulurlar. Hiç şüphesiz burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Her sihirli lambadan cin çıkmaz. Ancak sömürgeci kapitalizmin buradaki çözümü de dahiyanedir. Kişiye sihirli lambadan her an bir cin çıkabilir hissini kazandırmak. Sihirli lambanı bul bebekle her an cin çıkabilir, size de çıkabilir. Çağdaş yaşam her yaşamın sihirli lambayla doldurulduğu ve başında onları ovuşturan insanların bulunduğu bir gürültü meydana. Dikkat edilirse yazıda sihirli kelimesi sıkça tekrar edildi. Çünkü gerekli olan herhangi bir lamba değil, sihirli lambadır. Sihir tanımı gereği belirsiz olandır. Çağdaş yaşamda bu zamanı belirsiz kılarak gerçekleştirilir. Dünü ve yarına olmayan şimdi bir belirsizlikler yumağıdır. Her an her şey olabilir. Örnek olarak Amerika'nın bir imkanlar ülkesi olduğu sıkça vurgulanır ama eklenir. İşini bilenler için. Burada kullanılan işbilirlik ancak belirsiz bir ortamda işe yarar. Belirsizlikte göz boyama, Ali Cengizvari... El çabukluğu, iş görür, benim memurun işini bilir deyişindeki işini bilmek de hiç şüphesiz böylesi belirsiz durumlar için geçerlidir. Sihirli lambadan çıkan cine, isteklerini sıralarken beni istemeyen, isteği olmayan bir varlık kıl diyen bir insan tasavvur edebiliyor muyuz? İstemekten kurtulmak, çünkü hayatı istekler çoğaltıyor, hiç olmayı isteyen büyük mistiklerin ne kastettikleri konusuna girmiyor. Kısaca Alaaddin ve sihirli lambası istek bittiğinde biter. Masalı devam ettiren insanın doymak bilmez, sınırsız istekleridir. Zaten sihirli lamba ve cin de bu istekler için var kılınmadılar mı? İnsan isteklerini gerçekleştirmek için kendi sihirli lambasını, kendi cinini kendinin bulduğunun, yarattığının farkında değil midir? Sihir de, cinde cin de, hatta hayat denen masal da hepsi insanın isteğinin tecessüm etmiş halleri. Bu kadar isteği olan bir varlığa bu kainatın bile az olduğunu söylemek zayittir. Şuur, belirlilik, sihrin, belirsizlikin çelişiğidir. Sihirde Ali cengizvari, el çabukluğu, göz boyama tarzı iken, şuurda yöntemli olma den A'ya gitme, kısaca yöntem esastır. Öyleyse şuur nedir? Kudema, şuuru üç yetinin toplamı olarak tanımlar. His, vicdan ve idrak. Öyleyse başka bir deyişle şuur, his yani duyu, zihin yani duygu ve aklın yani düşüncenin toplamına verilen attır. Öyle bir toplam ki bir kere toplandı mı artık kurucu unsurlarından herhangi birine tek başına indirgenemeyecek bir biçimde meclis olmuştur. Buna bağlı olarak istek de üçe ayrılır. Hissi istek, vicdani, zihni istek, akli istek. Bu nedenle yalnızca hissi olan veya yalnızca vicdani olan ya da ikisi beraber şuuru vermez, veremez. İşte bu nedenle çağdaş dünyada yalnızca duyusal veya zihinsel isteklerine yer açıp akli olanı dışarıda bırakan insan cinine teslim olmuş demektir. İnsanın faslı, ayrımı, iradeyi akliye olduğu için akli istek önce gelir ve ferdiyetimizi de belirler. Böyle denmekle yalnızca tek başına akılla yaşanması isteniyor değil elbette. Aklın müşahede ve mütalası altında duysal ve zihinsel isteklerin karşılanması, şuurlu bir varlık olarak yaşamamızı mümkün kılar. Çünkü hayatı bir birey olarak ve estetik yaşamak kadim medeniyetimizin şiarıdır. Bu nedenle hakkıyla yaşamak bir cesaret işidir. Nehrin yarmak, ikiye bölmek, kökünden köprü anlamındaki cisrin de cesaretle aynı kökten geldiği dikkate alındığında bir nehri köprü üstünden geçmenin bir cesaret işi olduğu gibi doğumla ölümün ikiye ayırdığı hayatı yaşamanın da o kadar cesaret işi olduğu görülür. Her bir kişi köprüden tek başına geçer. Ancak bu geçiş alelade değil insan olmakla yakışır bir biçimde estetik olmadıdır. Şuurlu hayat. Medeni geleneğimizde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli iki sıfatının ferdiyet yani bireysellik ve cemal, yani estetik olduğuna yalnızca işaret ediyorum. Ölçü almadan elbise dikmek. Hikaye bu ya, bir gün içerisinde matematikçi, fizikçi, kimyacı gibi bilginlerin bulunduğu bir grup, kışın şiddetli olduğu bir hafta Anadolu'ya gezmeye giderler. Hava şartlarının gittikçe kötüleşmesiyle en yakın köye doğru yola koyulurlar. Köyün hemen girişinde bulunan küçük bir evin kapısını çalarlar. Kapıyı yaşlı bir zat açar. Yolcuların durumunu görünce hemen içeri buyur eder. Sobanın bulunduğu odaya yerleştirir. Üşüyen misafirlerinin içini ısıtacak sıcak çorba getirmek üzere mutfağa geçer. Sıcağın etkisiyle kendilerine gelen bilginlerden matematikçi. Dikdörtgen odada sobanın bir köşede bulunmasını işaret ederek odanın iyi ısınması için aslında hendesi açıdan sobanın dikdörtgenin köşegenlerinin kesişme noktasında bulunması gerektiğini söyler. Fizikçi ise sorunun yalnızca hendesi bir sorun olmadığını, odanın coğrafi yönünün, hava akışının ve benzeri başka unsurların da dikkate alınması gerektiğini, dolayısıyla sobanın iyi bir ısınma için odanın kuzeye yakın bir noktası üzerinde bulunmasının elzem olduğunu vurgular. Bilginler arasında tartışma uzayınca biyolog, bu kadar tartışmaya ne hacet? olmadığını, evin sahibi geldiğinde kendisine sorulup niçin sobayı odanın bir köşesine yerleştirdiğinin öğrenilebileceğini söyler. Bilginler biyoloğun bu teklifini kabul eder ve ev sahibinin odaya dönmesini beklerler. Ev sahibi içeriye girince her bir bilgin sobanın herhangi bir köşede değil de odanın neresinde bulunması gerektiğine ilişkin kendi teorilerini ayrıntılı bir biçimde anlatır. Açıklamaları dikkatle dinleyen ev sahibi konuşmalar bitince şöyle der. "Dediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Sobanın durumuna gelince borum yoktu. Ben de mecburen sobayı eldeki boruların elverdiği imkanlar çerçevesinde odanın bir köşesine kurdum. İnsan türünün ister nutkiyet faslından kaynaklanan doğal, isterse yaşadığı toplumsal şartlardan kaynaklanan kültürel olsun çeşitli nedenlerle bir sorunu ele alırken müdrekesinde taşıdığı daha önce bilgi birikimine bağlı modellerin kullan kullanması neden neredeyse kaçınılmaz kaderi gibi görünür. Sorun merkezli düşünülmesi gerekirken model merkezli düşünmek yine bir benzetme ile Ölçüleri alınmadan bir kişiye elbise dikmeye benzer. Genelde yapılan elbiseye ait olacağı kişiye göre dikmektir. Kişiyi dikilen elbiseye göre biçimlendirmek en azından bugüne kadar tarihte görülmemiştir. Öte yandan fertleri ne kadar değişik olursa olsun bir insana elbise dikmenin genel bir formu, modeli vardır. Bu model genel olarak niteliklerden arındırılmış Sabit hendesi bir formdur. Bu forma nitelik kazandıran her bir bireyin kendi şahsi ölçüleri, bireysel özellikleridir. Örnekte genel hendesi form insan türünün biçimi iken niteliksel form insan türüne mensup her bir bireyin özel var olma durumudur. Benzer biçimde bir odada soba kurmanın ve belirli bir yere koymanın genel bir formu vardır. Ancak imkanlar bu genel formun gerçeklikte alacağı biçimi belirleyeceklerdir. Şimdiye değin verilen örneklerden anlaşıldığı üzere insanın düşünmesi genel form ile özel form arasındaki diyalektik yani cedeli ilişkiye dayanır. Nitekim bir kişiye terzilik sanatı belletilirken ilk önce genel form yani model öğretilir. Ancak bu da özel bir form üzerinde tatbik edilerek gösterilir. Hiçbir tercih sabit bir hendesi form sürekli değişmeksizin üretmez ve sizin üretmez. Benzer biçimde yine hiçbir terzi genel formu bilmeden bireysel olana bağlı kalarak elbise dikmez. Soba ve elbise örneklendirmelerinden hareketle işaret etmeye çalıştığımız gelen genel form ile özel form ayrımı ve iş görmenin bu ikisi arasındaki dialektik ilişkiye bağlılığı acaba topluma ilişkin sorunların çözümünde ne tür bir yere sahiptir? Bir kişinin bir grubun veya bir sınıfın kendi inşa ettiği genel formu topluma dayatması aslında topluma ölçüsünü almadan elbise dikmeye benzer. Dikilen elbisenin giyilme mecburiyeti ölçüler tutmadığında sıkıntı, giderek zorlama yaratacak, itiraz eden kişi veya kişiler forma yasaya, ilkeye artık adı ne olursa olsun genel forma uymadığından ya dönüştürülecek ya da yok edilecektir. Örneğimiz üzerinde, üzerinden devam edersek, bireysel ölçüleri alınmadan kendisi için dikilen elbiseyi giymesi dayatılan kişiden, zayıfsa kilo alması istenecek, şişmansa zayıflaması talep edilecektir. Uzunsa ayakları veya kafası kopartılacak, kısaysa artık ne tür bir çare bulunursa bulunulacak, bulunamaz ise belki de ideal forma uygun olmadığından ortadan kaldırılacaktır. Genel formun dini, ideolojik, siyasi, iktisadi gerekçesi ne olursa olsun olmazsa olmaz form haline getirilip dayatılması, doğru form olarak bilimsel, iyi form olarak etik, güzel form olarak da estetik değer kazanması, meşruiyet sorunu çerçevesinde bu ideal forma direnen insanları suçlu duruma düşürecek, oradan kaldırılmalarını da kolaylaştırılacaktır. Yukarıda verilen örneklerle ihsas ettirmeye çalıştığımız genel form ile özel form ayrımı en güzel tıbbi ilaç yapımında müşahede edilebilir. Kadim tıbbi gelenekte bir hastalık için genel forma dayalı bir ilaç yapma tekniği olmasına karşın ilaç her bir birey için bu genel form özel hale getirilerek üretilirdi. Kişinin cinsiyeti, yaşı, kilosu hatta beslenme alışkanlıkları dikkate alınırdı. Bugünse Amerika'daki bir fabrikada genel forma uygun üretilen bir ilaç dünyanın her yerinde veren doktorun mahareti dışında hiçbir ayrım gözetilmeksizin kullanılmaktadır. Mekanik, maddeci, matematik zihniyetin doğal sonucu otomatik olmaktır. Form, model her şeydir. Bu yaklaşım yalnızca doğaya değil ki artık doğanın da bir makine değil bir süreç, bir form değil bir örüntü olduğu tespit edilmiştir. Kültürlere de tatbik edilmektedir. Maddi, manevi ve fikri tüm insani üretimler de üretildikleri bir yerde genel form olarak kabul edilip dünyanın dört bir tarafında başka kültürler üzerinde uygulanmaktadır. İster maddi, ister manevi ister fikri içerikte olsun, genel form ile özel form diyalektiği, cedeli, dikkate alınmazsa ortaya zulüm çıkar. Adalet ise ikisinin de yerini bilmektir. Bu kavram çiftinden birine ağırlık vermek çözüm değil, sorun hayat, hayat değil, ölüm üretir. Güneşi odasına giren ışık hüzmesiyle tanımak ne kadar eksikse, yalnızca güneşe yönelmek de o kadar fazladır. Eksik olan da, fazla olan da zulümdür. Adalet orta olandır. Hem güneşe hem de muayyen bir zaman ve mekandaki ışık hüzmesine beraberce dikkat etmek, başka bir deyişle hem genel formu bilmek hem de özel formu tanımak çözüm için şarttır. Çünkü genel formu bilmek, çözümesi hadd, Özel formu tanımaksa istikamet verir. Böyle bir anlayışa ulaşmak, hayatın en genel formunu dikkate almakla mümkündür. Hayatın hatta varlıkın en genel formu Hazreti İnsandır. İnsan hakikatül hakaiktir. Bu ilkeyi tek ilke, bu genel formu tek genel form, bu yasayı tek yasa kabul eden bir zihniyet hem ölçüyü hem ölçüleni, hem geneli, hem özeli, hem sureti, hem maddeyi birlikte dikkate alma becerisini gösterebilir. Gerisi savaştır. Milleti millet kılan hüznüdür. İnsanoğlunun kullandığı hemen hemen her nesne, örnek olarak bir araba, tarihi bir geçmişe sahiptir. Bir arabayı oluşturan tekerlek, Cam ve diğer unsurlar hem maddi hem de kavramsal olarak insanlık tarihinin bütünlüğüne işaret ederler. Öyle ki arabayı mümkün kılan her bir unsurun tarihi tespit edilip dışarıda bırakılsa ne maddi ne de kavramsal olarak araba varlığa gelebilir. Çünkü her nesne şimdi bulunduğu haliyle anlık değil bir süreç içerisinde varlığa gelmiştir. Bu süreçte tarihtir. Yalnızca kullanılan alet ve edevat değil, insanlığın sahip olduğu tüm ilmi birikim de bir tarihi sürecin sonucudur. Nitekim işaret edilen durumu i̇bn Rüşd, Faslül Mekan adlı eserinde şöyle dile getirmektedir. Açıktır ki amacımız ancak var olanları teker teker birbiri ardı sıra araştırmakla ve şimdiki nesillerin önceliklerden yardım almasıyla gerçekleşebilir. Örnek olarak günümüzde geometri ve astronominin yok olduğunu varsayarsak ve tek başına bir kişi de kendi kendine gök cisimlerinin büyüklüklerini, şekillerini, birbirlerine uzaklıklarını ve benzeri kavramaya koyulsa buna güç yetiremez. İsterse bu kişi insanların en zekisi olsun. İbn-i Rüşdün ifadeleri insanlığın ürettiği her şeyin ve bunları mümkün kılan bilginin saklı tutulduğu külli hafızanın yani tarihin varlığına bir vurgudur. Bu çerçevede kadim felsefenin aklı faali külli hafıza yani tarih olarak yorumlanabilir. Yalnızca insanlığın değil evrenin de bir geçmişi olduğunu biliyoruz. Başka bir deyişle evren de kendine has külli bir hafızaya sahiptir. İçinde yaşadığımız evrenle birlikte kullandığımız en basit bir nesneyi bile mümkün kılan şey tarihi süretse bir millet tarihi dikkate alınmadan bir millet tarihi dikkate alınmadan millet olabilir mi sorusu rahatlıkla sorulabilir. Bu soru modern zamanların en önemli sorusudur çünkü bu soruya verilen yanıt sömürgeciliğin insanlık için öngördüğü yapının merkezinde yer alır. Nasıl ki bir nesneyi oluşturan maddi yapılan yapılar üzerinde gerçekleştirilen oynama o nesneyi dönüştürüyorsa milletin millet kılan tarihi yapı üzerindeki oynama da o milleti dönüştürür. Bu nedenledir ki Durkheim sosyoloji bilimini Lavoisier kimyasından esinlenerek inşa etmiş Kimyevi kavram ve yöntemleri kullanarak toplumu dönüştürmenin ilkelerini, kurallarını ortaya koymaya çalışmıştır. Sömürgeciliğin teorisyenleri bir ülkeyle o ülke üzerinde yaşayan milleti ele geçirmenin anlamı üzerinde düşünmüş ve yukarıda dile getirilen ilkeleri de dikkate alarak aşağıdaki çerçeveyi oluşturmuşlardır. Bir ülkeye sahip olmak için onu yıkmak gerekir. Yıkmak demek o ülke halkını yok etmek demektir. Yok etmekse ya bedeni olarak insanları katletmek ya da o halkı, o halk kılan örf ve adetleri, kısaca halkın bağımsızlık ve özgürlük taleplerini yasladığı tarihi öldürmektir. Bağımsızlık maddi vatanın kurtulması ise özgürlük, özün gürleşebileceği manevi vatanın yani tarihin kurtulmasıdır. Bir ülke maddi olarak elde tutulmak isteniyorsa maneviyatı yani özgürlüğü yani tarihi zayıf atılmalıdır. Bunun için itaat etmeyenler marjinalleştirilmeli, itaat edenler işbirlikçiler zevke düşkün kılınarak ülkenin başına getirtilmelidir. Ülke halkı kendisinden olduğu için işbirlikçilere karşı çıkmada ülkek davranacak, işbirlikçiler halklarına güvenmedikleri için onları efendilerine bağımlı kılacak her türlü işbirliğine yalışacaklardır. Kendini Aramak İhsan Fazlıoğlu 7. Bölüm İşte bu nedenlerle geçmişte ve günümüzde sömürgeci kapitalist güçlerin en çok düşman oldukları ve en çok dikkat ettikleri şey tarih bilincidir. Yine bu gerekçelerle sömürgecilerin işgal ettikleri topraklarda yaptıkları ilk iş, o topraklarda yaşayan halkların tarih tasavvurunu ve bilincini değiştirmektir. Çünkü tarih, insanın yaşadığı toprakla kurduğu ilişkinin, girdiği dostluğun, yaptığı kavganın adıdır. İnsan, toprağının şuurunda olduğu müddetçe, o topraklar üzerinde yabancı birisinin olmasını, o toprakları yabancı birisinin çiğnemesini kabul etmez. Bu nedenlerle sömürgeciler, teorisyenlerini dinleyerek işgal ettikleri yerlerin sakinlerini kimliksizleştirmişlerdir. İnsan, toprağının şuurunda olduğu müddetçe, o topraklar üzerinde yabancı birisinin olmasını, o toprakları yabancı birisinin çiğnemesini kabul etmez. Bu nedenle, Sömürgeciler teorisyenlerini dinleyerek işgal ettikleri yerlerin sakinlerini kimliksizleştirmişlerdir. Onları kendilerine hatırlatacak anılardan, maddi ve manevi işaret ve sembollerden arındırmışlar. Sömürgecilere itiraz hakkı tanıyacak bir tarihi bilinçle muhatap olmaktan alıkoyacak her türlü tedbiri almışlar. Kısaca insanların kendilerini hatırlamalarına neden olacak tüm aynaları kırmışlardır. Bu eylemi güçlü tarihe sahip ülkelerde bizzat kendileri değil işbirlikçileri eliyle gerçekleştirmişlerdir. Aristoteles'in dediği gibi tanım özdür, özü verir. Bir millet tanımında tarihi yoksa özü de yoktur. Çünkü tarih özdür. Arazlarla yapılan tasvirler ise eğretidir ve her daim değişir. Sömürgecilerin benimsettiği eğriti tarihi kabul eden milletler, kendilerini tanımlayanların maskarası olur. Şamar oğlanı haline gelirler. Bu tür milletlerin bütün, bütün bir maddi ve manevi birikimi de yok edilir, yok edilmiştir de. Şimdiye kadar söyleyenler göz önünde bulundurulduğunda, Sömürgeci kapitalizmi aşmanın yolunun tarih bilincini edinmekten geçtiği görülür. Çünkü kişiye neyi, niçin ve nasıl yapacağını tarihi gösterir. İnsanı kendine ve toplumuna yabancılaşmaktan alıkoyacak, içerisinde gömülü bulunduğu halden çıkartacak olan tarih bilincidir. Tarihsizliğin en önemli belirtisi en geniş anlamıyla aldırmazlıktır. Sömürgeciliğin istediği de budur. Bugün maddi ve manevi birikimimize yönelik sömürgeci kapitalist saldırıların verdiği yıkım karşısında bir takım bir şey yapmayı hüzünlenmeyen kişi aldırmaz kişidir. Hiçbir şey yapmayan en azından hüzünlenmelidir. Çünkü hüzün insanı diri tutar, kişiye güç verir, niçin yaşadığını, yaşaması gerektiğini hatırlatır. Böylece kişi yalnızca bağımsızlık değil, özgürlük de talep eder. Özgürlük ise kişinin özü ile ilişkili maddi manevi sembollerinde cisimleşir ve kişinin özünü gürleştirir. Hepsinden önemlisi hüzünlenen, acı çeken kişi ilk elde kendine hoş gelen ancak neticede sömürgeci kapitalist güçleri besleyecek tarih tasavvurlarından uzak durur. Acı hüzün erginlik sebebidir. Acı çeken, hüzünlenen erginleşir. Acılar zekayı biler. Hüzün duyguları derinleştirir. Bundan dolayıdır ki bir milletin millet yapan sevinçler değil acılardır, zaferler değil malumiyetlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle yakın dönem tarihimiz üzerinde düşünürken aklıma ister istemez İbni Fazlullah Umeri'nin ''Mesalikul Ebsar fi Memalikil Emsar'' adlı muhallet eserinin Türk hükümdarları hakkında kısmında dedikleri geldi. Bu milletle ilgili haberler bize ulaşmadı. Çünkü aralarında bilginler yoktur ve bilgiyle atalar mirasını muhafazaya ihtimam ilgi göstermezler. Bu cümlelerdeki Türk kelimesi hangi anlama gelirse gelsin üzerinde durulması gereken bazı kavramlar var. Bir millet söz konusu olduğunda bilgi, bilgin ve atalar mirası ne demektir? Düşünmek, evet düşünmek tarihtir. Varlık duyuşu Türkiye'deki düşünce hayatının en önemli sorunu nedir? Bu soruyu bana geçen günlerde bir öğle yemeği sırasında yaz aylarında yazma eser kütüphanelerinde çalışmak üzere Türkiye'ye gelen yabancı bir Türkolog yöneltti. İster yurt içinde ister yurt dışında bir tür sorularla muhatap olduğumda servis yapar bir konuma düşmemek için ayrıntılara atlayan akademik bir dille yanıt vermek adetimdir. Nitekim meslektaşıma da bu çerçevede bir yanıt verdim. Ancak sorunun bizatihi kendi olancak ağırlığı ile üzerime çöktü. Elbette bu soruyla pek çok çevrede muhatap olmuş, üzerinde tartışmış, konuşmuş hatta farklı dönemlerde değişik tespitler ışığında yanıt vermiştik soruna aletler değil, en azından kendime ikna edecek asıllar yönünden yanıt bulabilmek için okumalarımı gözden geçirdim. Şimdiye değin verilmiş sorunu farklı yönlerden aydınlatan yanıtları taradım. Açıkçası tatmin edici bir sonuç elde edemedim. Söz konusu sorunu demlemek üzere demlenmek üzere bir kenara bıraktığım sırada doğa felsefesi ve metafizik alanlarında medreselerde ders kitabı olarak okutulan Necmeddin Kazvini'nin Hikmetül Ayn adlı eserini mütala ediyordum eser yaygın olan doğa felsefesi metafizik sıralaması yerine bazı eserlerde görülen metafizik felsefesi sıralamasını tercih etmiş genel ilkeleri ver vermesi bakımından metafiziği öncelenmişti varlığın tanımıyla başlayan eserde şöyle deniyordu varlığımın tasavvuru apaçıktır varlık varlığımdan bir cüzdür tasavvuru apaçık olanın cüzü de apaçıktır o halde varlık apaçıktır. Dolayısıyla tanıma gereksinim yoktur. Bu çıkarımın teknik felsefi açıklaması bir yana yukarıdaki sorunla hem hal zihnimde çalıştırdıkları önemliydi benim için. Kadim geleneğimize bu gözle baktığımızda ister İblis Sina çizgisinde, isterse büyük oranda belirlediği kelami çizgiyle irfani çizgilerde olsun varlık duyuşunun merkezi bir yer edindiğini görürüz. Bu nedenle gerek bilginlerin, gerek kendilerinin, gerekse inşa ettikleri kültür hayatının varlık duyuşu, düşünce hayatının en önemli merkez noktası olmalıydı. Bu yakalamalar sonucunda Türkiye'deki düşünce hayatının en önemli sorununun varlık duyuşu eksikliği, hatta yokluğu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Varlık duyuşu bütünü idrak için zorunludur. Çünkü bütünü idrak edemeyen başta tanrı olmak üzere pek çok kavram için derin ve kuşatıcı bir bakış elde edemez. Nitekim eşyaya bakışta insanın bakışına bütüncül bir özellik kazandıran bu varlık duyuşudur. Bu nedenledir ki eski Yunanca'da holon hem bütün, en, hem, bütün hem organik hem de evren anlamına geliyordu. Bu durum varlık duyuşu ile eşya ile temas arasında sıkı bir ilişkinin olduğunu gösteriyor. İnsan eşya ile derin temas kurması sonucunda şey ile kendi arasında kopmaz bir süreklilik olduğunu hisseder. Bu his sonucunda varlığın evrenin bir devamı olduğunu kavrar. Öyle ki bir halden sonra tüm ayrımların ortadan kalktığını, bütüne katıldığını fark eder. Varlık duyuşunun insanda doğal bir zemini var mı? Zor bir soru ancak ilginçtir Kazvini varlığımla varlıkla başladığı eserini insanla bitiriyor. İster olsun ister olmasın varlık duyuşunun idraki sonuçta her bir kişinin özellikle bilgiyle uğraşan kişilerin yaşaması gereken şahsi bir iç tecrübe tecrübenin kökeninde insanın varoluş tedirginliği yatar. Tedirgenlik insanın sarkaç misali ümitle korku arasındaki salınımı, sabit ile değişken arasındaki endişesi, eşya önündeki ürpertisi, hayat karşısındaki gerginliği, yoldaki telaşı, hatta anlama ilişkin bulalımı. Çünkü varlıkların bir devamı olmak hissi insana hem güvenlik hem de kaygı verir. Yalnızca insanın mı? Evrendeki kabartanın maddedeki hareketin kaynağı bile tedirginliktir. Her şey, her şeye karşı tedirgindir. Tedirginlik bizi var kılar, bütünlükten tekilliğe geçişi mümkün kılar. Şimdiye değin söylenenler bu tecrübeyi yaşamayan, yaşamayanları için sözcük olmalarının ötesinde bir değer taşımaz. Sözlemek S ekinin gösterdiği gibi özün dışarıya taşınmasıdır. Benin sen olması bu yüzdendir. Birlik yani vahdet, bütünlük sözcüklerinde görüldüğü üzere B içeri çeken, birleyen, özü kilitleyen, ben kılan, çerçeveleyen bir işleve sahiptir. Özdeşlik bu nedenle kapalılık, yalıtılmışlık, yalınlık ve hatta yalnızlık anlamına gelir. Nokta durumu mutlak bir sükûnet halidir. Sakin olma, sessizlik durumu. Özün Kilitli olduğu durumda söze gereksinim duyulmaz. Sözlemek sözün, özün, benim sana uzanma arzusudur. Çünkü öz zaten kendi içinde de kaynaşma, salınım, kıpırtı halinde bulunduğundan yalnız olmadığını fark edince tedirginlik duyar. Ötekine yönelmeye dışarı çıkmaya çalışır. Akıl ben hareket edince söz dile gelir. Dışarı çıkar ve ben sana uzanır. Nitekim tedirgin sözcüğünün eski Türkçe'de demek, söylemek anlamındaki demekten geldiği dikkate alınır. Tedirginin kök anlamında tedirtici olduğu, göz önünde bulundurulursa denmek istenen daha iyi anlaşılır. Değil midir ki tüm organlarımız aklımızın, benimizin dışarıya uzantılarıdır? Kısaca dendik de sözlemek iki kişi olunca birlikten çokluğa geçince başlar. Çokluk yani hayat, benim sürekli içeride durmasını engelleyen en önemli etkendir. Ancak ben dışarıda hayatı, bir işaretler, simgeler toplamına dönüştürünce güvenlik hisseder. Bu nedenle kişinin kendini araması hiç bitmez, sürekli devam eder. İnsanın içeri sarmasını hayat, dışarıda kalmasını da varlık duyuşu engeller. Bu gerilimin nefsiyle, zihniyle değil, aklıyla yöneten insan bütünüyle ilişkisini sürekli kılar. Ayık kalır. Yalnızca kişilerin değil kültürlerin de varlık duyuşu vardır ve bu o kültürü üreten kişilerin varlık duyuşlarıyla sıkı bir ilişki içindedir. Kanımca hem kişi hem de kültür olarak ancak ve ancak varlık duyuşu bulunan teklif sahibi olabilir. İşte bu nedenledir ki rahatlıkla şu soruyu sorabiliriz. Günümüz Türk kültürünün bir varlık duyuşu var mıdır? Bu kültürü üretenlerin, Türk bilginlerinin varlık duyuşları mevcut mudur? Bu sorunun yanıtını kolaylıkla tespit edebiliriz. Türk kültürünün teklifi nedir? Ortada insanlara sözlenecek bir özümüz olduğunu zannetmiyorum. Bu nedenle teklifimiz de yok. Bugün yapılan başkalarının sözüne özüne katılmaktır, katılmaya çalışmaktır. Bir temsille yapılan başkalarının özlerinin tezahürü olan sofrada yer kapmaktır. O sofrada bizi temsil eden hiçbir tezahür olmadığı için kabul görmek adına kendimize o tezahürlere benzetmeye çalışmaktır. Öz dışarıda tecessüm ettiğinde hakikat adını alır. Dolayısıyla özü olmayanın dışarıda tezahür eden bir hakikati de bulunmaz. Bu nedenledir ki birçok yazımızda hakikati olmayanın siyaseti de bulunmaz demiştik. Çünkü siyaset özün dışarıdaki hakikatinin idaresidir. Seyri seferidir. Özün ben'in sana sözlenmesidir. Özümüz yoksa, hakikatimiz, hakikatimiz yoksa dışarıya, ötekine söyleyecek bir sözümüz, siyasetimiz de bulunamaz. Nitekim bu gerçeği tespit eden atalarımız şöyle demiştir. Söz, özdür. Kısaca özü olmayanın sözü, sözü olmayanın hakikati, hakikati olmayanın siyaseti olmaz. Çünkü siyaset bir milletin varlık duyuşudur. Akıl kayıp, vicdan metruk, gönül mahzun. Konya, Oğuzların ilk hakiki sükunete kavuştuğu şehir. Bursa'ya varan menzil, İstanbul'a akan ırmak. Davut Kayseri'nin su içtiği pınar, Molla Fenari'nin feyz aldığı kaynak, Şeyh Galip'in miri malı, Dede Efendi'nin namelerini devşirdiği hayali. Ulu Heykubat'ın karargahı, akıl ve adaletin nizamı aleme dönüştüğü, bilgi ve eylemin buluştuğu ilk yerdi. ''Oğuzlar bağdaş kurup Konya'yı kurdular. Çünkü şehir kurmak bağdaş kurmaktı. Bir meskende sakin olup sükuna varmaktı. İskan olunup sükunete ermekti. Şehrin beşeriyetine ruh üt üflediler. İnsaniyet kazandı. Madde surete bölündü ve hamuru üç kişi yoğurdu. Siracettin Urmevi ki 25 yıl Konya'nın kadısı oldu. Urmevi nispesi Konya ırmağının menşeine, neresinin devamı olduğuna işaret etti.'' Anadolu'ya yayılan İslam ümranı, Urmevi İslam'ın aklıydı. Tarihimizin en önemli mantık kitabını kaleme aldı çünkü Metailül Envar, Şeyhül Reisimizin muhallet eseri el işaret ve tembihatını şerh etti. Nazari hikmeti genişletti. Hem İmam Fahru Razi'nin izinden kelamı nazari sahasında at koşturdu, hem usulünü çalıştı. Dilde, hadiste, fıkıhta derinleşti. Mantık ve hikmette beyanül hakkı telif etti. Metailül Envar kendisinden sonra Şeyhül Mantıkiy'in Kutbuddin Razi tarafından şerh, Seyyidu Senet tarafından tahri, tah, si, tahsis edildi. Ve bütün bir İran, Turan ve Osmanlı coğrafyasında istiksa rütbesinde ders kitabı oldu. Akılları besledi. Saadettin Konevi, İslam'ın vicdanı, nazari irfanın piri, Şeyhül Ekber'imizin manevi evladı. Konevi nispisi, nispesi Oğuzların Konya'da yeni, neyi başardıklarını da gösteriyor. i̇rfan Nazarı ile hikmet Nazarı'yı ikisinde ortak olan Nazar çanağında tertipi terkip etmeye baş, başlamak. O Nazar ki Urmevi'nin mantık çalışmalarının izlerini taşır. Bu yol Davut Kayseri'ye oradan da Molla Fenari'ye varacak. Hem Osmanlı'da hem de İran ve Turan'da hikmeti müteaaliyeyi doğuracaktır. Konevi, felsefe bilim tarihinin dahi isimlerinden biri olan Nasrüddin Tusi ile eşyanın hakikati ile hakikatin bilgisi konularında mektuplaşacak, tartışacak. Tusi'nin öğrencisi, tarihin gördüğü büyük matematikçi astronomlardan işraki filozof Kudbuddin Şirazi'ye, İrfan'ın nazari tedris ettirecek, icazet verecektir. Tasavvuf, hadis ve tefsir sahalarında kalem oynatacak, Füsus Şerhi kendisinden sonra nazari irfanın bu en çetin eserinin anlaşılmasında rehber haline gelecek, Miftahül Gayb Molla Fenari'nin Misbahül Üns adlı şerhiyle birlikte, bugün bile İrfan'ın nazariyinin en üst metni olarak okutulacaktır. Celaleddin Rumi, İslam'ın gönlü, yığınlara mal olmuş duygu, ebedi irfanın büyük ustası, Anadolu'nun bunalım döneminde sükûnet terkin eden sabır taşı, şiiri varlıkla konuşulan bir dil haline getirmiş, her şart alanında mahbub, mahbubuna vusulü gaye edinmiş, mesnevisi kaynaşan bir pınar, öyle ki Sanskritçe. Sanskritçe bir bile akmış. Hindu rahipler tarafından terennüm edilmiş. Türkçe elbisesini giymiş. Üzerine pek çok şerh yazılmış. Eserlerinde vücut verdiği duyguları dili aşmış. Musiki namelerine dökülmüş. Itriler, Nâi Osman dedeler, İl İsmail dede efendilerle günümüze ulaşmış. Bu duygu ve düşüncelerle Konya'ya vardığımda önce sihiracı aradım. Yani ışıkı yani aklı. Dediler ki siğraç kayıp. Siğraç olmadan akıl olmadan, nazar olmadan kişi yolunu nasıl bulabilir? Karanlığı nasıl yarabilirdi? Kader deyip zifiri karanlıkta sadra yöneldim. Yani direğe, yani reise. Tusi'nin fikir alışverişinde bulunduğu Kutbuddin Şirazi'nin dizi Dizi dibine oturup icazet aldığı bu büyük usta, kendi adını taşıyan bir mescidin avlusunda üstü açık türbemsi bir mezarda metruktu. Yani vicdan terk edilmişti. İrfanı nazari kendi haline bırakılmıştı. Sadrımı yani göğsümü sıkıştıran bu manzara gözlerimin önünde Celal'i ziyaret ettim. Gördüm ki Celal yani ulu, yapay bir mekanda müzelik hale getirtilmişti. Üstelik Celal'i cemale dönüşmeden bundan daha doğal ne olabilir sirac yani ışık yani akıl yok sadır yani direk yoksa celal olabilir mi her üçünün temsil ettiği eddin ise hiç olmaz akıl yok Vicdan yoksa gönül basit bir teselli aracına dönüşmez mi? Akıl kayıp, vicdan metruksa gönül bir gürültü ve tantana içerisine gömülmez mi? Nazariyatı temsil eden kişi kaybedilmiş, vicdaniyatın mümessili terk edilmişse, edebi irfanın ile cisimleştiği sanat insana çoğaltılabilir mi? Ruhu mahbubuna ulaştırabilir mi? Yoksa yalnızca eğlencelik bir meze haline mi gelir? Turistik bir meta, folklorik bir nesne mi olur? Akıl yoksa, vicdan yoksa, gönül sahte bir hüzün, yapay bir duygudur. Ne olursan ol, yine gel cümlesi, ancak geldikten sonra gidecek bir yere olanlar için anlamlıdır. Celal, sadra ve siraca yani vicdana ve akla bir davetti. Bu ses ki Anadolu'yu, Balkanları vicdana davet etti, akla çağırdı. Anadolu'nun ve Balkanların nasıl bizim olduğu sanılır. Şimdi gelenler turistik bir ziyaret yapıp dönüyorlar. Çünkü gelenleri tutacak bir direk ve akıl yok. Unutulmamalı ki akıl bir direğe bağlandıktan sonra sükunet bulur. Konya Oğuzlar'ın Sükûnete kavuştuğu şehirdi demiştik. Gelenleri Sükûnete kavuşturacak bir vicdan ve akıl kalmadığından gönül kuru gürültüyle avunmada. Konya'da toz duman içerisinde kalmada. Öyle olmasaydı 65 bin öğrencisiyle Selçuk Üniversitesi gelenleri tutardı. Konya'nın verimsizliği, ilim ve ilfandaki ürkekliğinin ve kısırlığının nedeni bu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler yalnızca ziyaret edip gidiyorlar. Akıl olmadan, vicdan olmadan gönül ne kadar tutabilir gelenleri. Yalnızca Konya'nın değil, bütün bir Türkiye'nin içler acısı halidir bu manzara. Aklın ve vicdanın olmadığı bir gönül eğlendirme yarışı. Siracettin Urmevi bulunmadan, Sadreddin Konevi olmadan, Celaleddin Rumi yalnızca bir müzedir. Çoğalmaz, üremez, artmaz ve taşmaz. Yalnızca görül eğlendirir. Nazari hikmet bulunmadan, nazari irfan olmadan, edebi irfan yalnızca varlık, varlığa ilişmez bir şiir olarak kalır. Varlığın dili haline gelmez, gelemez. Akıl ve vicdan olmadan, gönül, Tömürgecit, Zalim güçlerin dümen suyu haline gelir. Amerika'nın büyük Orta Doğu projesini idrak etmek, Rusya'nın Avrasya projesini anlamak ancak ve ancak nazarla mümkündür. Gönül bir nazar üzerinde ise insana ayıklık verir, feraset kazandırır. Bir vicdan içinde ise direnci biler, duyguları derinleştirir. Şiir, aklın ve vicdanın üzerinden yükselirse musikiye dönüşür. Varlığın dili haline gelir. Aksi takdirde şiir, kumları harfler ve kelimeler olan bir çöldür. Ne Konya, ne Bursa, ne İstanbul Hiçbir şey bol değil artık. Kaht, yani kı, kıtlık var her yerde. kahtı rical derdi eskiler. Şimdi artık kahtı nazar da var. Sihiracın ve sadrın olmadığı yerde de celal, cemale dönüşmüyor. Konya'nın ne celali ne cemali kalmış. Çünkü akıl kayıp, vicdan metruk. Türkler aklını ve vicdanını yeniden bulmalıdır. İlkbahar değişleri. Büyük siyaset, doğası gereği farklı çalgılar çalan bir orkestrayı uyum üzere yönetme işidir. Şefin ahengi sürdürmek için salladığı sopa bilgi sopasıdır. Vurmalı, yaylı ve üflemeli çal çalgılarla kompozisyon hakkında kuşatıcı bilgisi olmayan şef, orkestrayı sadeleştirir. Örnek olarak davul çalan kişilerin oluşturduğu bir öbeğe, orkestra denmez, davulcular denir. Sadeleştirme, tek biçimleştirme anlamına geliyorsa orkestra, farklı seslerin yarattığı bir ahenk, birlik değil, bir tür enstrüman çalan, tek düze, basit bir müz müziktir. Bu benzetme, Türkiye'nin yakın dönem tarihinin temsil değeri yüksek bir ifadesidir. İttihat 1908'den bu yana bir birlik yaratma değil, basitleştirmenin adıdır. Önce Balkanlar, sonra Araplar, sonra Birinci Dünya Savaşı, sonra, sonra. Gir gittikçe bölen, ayrıştılan. Tek biçimleştiren, bilgi seviyesi düştükçe kim sallarsa sallasın bilgi sopanın, sopasının işlevi azalmış, orkestranın yerini ya davulcular ya zurnacılar almıştır. Bu durumun en güzel örneği ister siyasi, ister iktisadi, ister dini herhangi bir konuda ile sürülen düşüncelerde akademisyenle siyasetçi, askerle aydın arasında bir seviye farkının kalmamasıdır. Tek biçimli düşünmek, çaresizliğin bir ifadesidir, yani bilgisizliğin. Çok değişkenli düşünmek, farkları öne çıkartmak, şefin salladığı bilgi sopasının işaret ettiği kültürün aşkın amacına uygun bir birliğin ifadesidir. Terakkiye gelince zihniyet derinliği bakımından geçmişinden geri kalan bir kültürün avuntusundan başka bir şey değildir. Yıkıcı, bölücü, yatsıyıcı, tarihe ve insana saygısız. Yalnızca siyasi, iktisadi ve dini örgütlenmelerini ahenkli haline getirebilmiş toplumlar uzun soluklu yaşayabilirler. Bu ahengi tesis etmeye başaramayan toplumlar kendi içlerinde önce kutuplaşır, sonra da çatışırlar. Bir kuşağın içinde yaşadığı sorunlar için geliştirilen çözümler bir sonraki kuşak için ilkeler halini alır. Sonraki kuşak yeni karşılaşılan sorunları çözmek için yalnızca yeni çözümler üretmekle de değil bir önceki kuşağın ilkeler haline almış çözümleriyle de uğraşmak zorunda kalır. Çünkü bir önceki çözümler o çözümler üzerinden toplumun ürettiği artı değeri kontrol eden sınıflar yaratır. Her sınıf işlevsiz kalsa da Hakimiyetini meşrula, meşrulaştıran ilkeleri Çözüm olduklarından değil Kimlik haline geldiklerinden ısrarla savunmaya devam eder Hem birey hem de tür olarak insanı merkeze almayan siyasi, iktidadi ya da dini hiçbir sistem adaleti sağlayamaz. Adalet sağlanamayan yere de barış uğramaz. Günümüzde adalet ve barış kavramları çerçevesinde dile getirilen tüm söylemler ya bir devletin ya bir sınıfın ya da ideolojik bir öbeğin çıkarları etrafında şekillenmektedir. Bu nedenle varlıkları başkalarının yokluğu üzerinde kurgulanmıştır. Kendi varlığını başkasının yokluğu üzerinde de kurgulayan her türlü sistem yıkıcı olmak zorundadır. Benlik sahibi de her düşünür şunu kabul etmek zorundadır. Yazıyla kayıtlı insanlık tarihinde insani durum iyiye değil kötüye gitmektedir. 21. yüzyıl bazı insanlar için daha iyidir. insanlık için değil. Bu gerçeği görmek sizin farklı kültürlere mensup aydınların insanlık üzerine edebiyatı bazı insanların sahip olduğu nimetlerden en azından psikolojik açıdan yararlanmaları ile ilgilidir. Söz üzerinden kurulan aidiyet kişileri rahatlatmakta, daha yüksek kabul edilen bir kültüre mensubiyet duymak vicdanları tatmin etmektedir. Çünkü hiç kimse en nihayetinde beyazlar karşısında... Kızılderilileri tutmaz. Zayıflara layık görülen yalnızca acımadır. Türk aydınının batı taraftarlığı sorunu idrak ettiği için değil hem sorudan kaçmak hem de kendine acıyan batılı aydının tavrını kendi halkına yansıtarak yukarıya doğru ezilen vicdanını aşağıya doğru tatmin etmek içindir. Fransızlar Kuzey Afrika'da sömürge yönetimlerine karşı takınılan 3 tavra karşı 3 ayrı yöntem geliştirmişlerdir. Kendilerine karşı şiddet gösteren öbekleri gizlice desteklemişlerdir. Böylece yapmak istedikleri operasyonları meşrulaştıracak araçları el altında tutmuşlardır. Öte yandan şiddet, sert tavır, hakim gücün toplum üzerindeki işlevlerini yürütecek, gergin ortamı canlı tutacağından korkutucu bir öge olarak sürekli işe yarar. Kendilerine karşı kapalı tavır sergileyen, kilitleyen, çeşitli sıfatlarla reddedici bir duruş sergileyen öbekleri de yine korumaya almışlardır. Çünkü bu tür öbekleri toplumdaki köktenci kişilerin toplandığı bir göl, hatta bataklık gibi düşünmüşlerdir. Göllerin en azından iki işlevi vardır. Birincisi toplanan insanların daha rahat kontrolü sağlarlar. İkincisi de işgalci, işgalci güce karşı biriken şiddet duygularını tatmin, hatta rehabilite ederler. Her halükarda göl akıcı olmadığından, tazelenmediğinden zamanla kendi kendine kurur. Üçüncü öbek ise Fransızların tahammül edemediği, bu nedenle de yok etmeye çalıştığı öbektir. Bu öbeğin temel yaklaşımı karşıdakini bilmek, tanımak, sahip oldukları araçlarla donanmak, mensuplarının toplumsal durumlarını yükseltmek, direniş zamana yaymak, direnişi zamana yaymak ve benzeri biçiminde özetlenebilir. Hakim güç kendini reddeden ya da kendine karşı duran kişiden korkmaz. Kendini tanıyandan, kendiyle aynı donanıma sahip olmaya çalışandan korkar. Bir toplumda kişilerin konumlarına da değişikliğe yol açacak bilgilenme, ve donanım süreçleri her zaman ürkütücü olmuştur. Yoksa kendilerini toplumdan soyutlayan düşünce ve davranışlara sahip öbekler, toplumsal gücü kontrol eden ve yönlendiren hakim odaklarca her zaman el altından desteklenir. Oturup kalkmayı, konuşmayı ve davranmayı bilen kişiler muhatap alınmak isterler. Bilinmeyenlere emretmek, olmazsa bağırmak yeterlidir. Ne sarık nefes ne şapka. Eşeklik baki kaldığı sürece semerin bir anlamı yok. Akıl özürlü toplumlar semerlerine ne olursa olsun akıllı toplumların eşeği olmaya mahkumdurlar. Ne bilim, ne din, ne felsefe, ne de sanat. Hiçbiri onları üreten ya da idrak eden düşünceye takaddüm edemez. Etmez. Düşüncenin yerine konulan herhangi bir ürün ötekiler, aleyhine yatsıyıcı, hatta yıkıcı olur. Bilimin de, dinin de, felsefenin de, sanatın da ölçüsü ve sırrı insandır. İnsanın tekilliğine ve türüne zarar veren bir ürün, ötekiler aracılığıyla sınırlandırılmalı, kontrol altına tutulmalıdır. İnsanı hem birey hem de tür olarak yok eden, sakatlayan herhangi bir şey ne olursa olsun insan adına ve insan için savunulamaz. Modern bilim, sahih bir itikat arayışı. Türkiye'de lise eğitimi almış hemen her kişi Kopernik ifadesini, devrimi ifadesini duymuştur. Özelde astronomi genelde bilim için bir dönüm noktası olduğu kabul edilen böyle sade bir tamlamanın bile insanların hayatlarını kurduğu kavram örgüleri ile ne kadar ilişkili olduğu, ifadenin okumuşlar nezdinde çağrıştırdığı muhtevayı tasavvur ederek tespit edilebilir. Denebilir ki her Türk okumuşu bu ifadenin modern dünyayı ima ettiğini, her şeyin bununla başladığını ama asla bitmediğini düşünür. Öyleyse bu ifadeye biraz daha yakından bakmayı deneyelim. Eğer devrim mevcut olandan tamamen farklı bir tasavvur getiren, eskiyi tavrımal ödüp değiştiren, sonra da inşa ettiği, önce de bulunmayan bir şeyse, ilk sorumuz şu olmalıdır. Kopernik, astronomide ne tür bir devrim yapmıştır? 1957'den bu yana sürdürülen araştırmalar göstermiştir ki, Kopernik astronomisi teknik anlamda yeni hiçbir şey getirmemiştir. Kopernik astronomis astronomisinin içerdiği tüm modeller Müeyyeddin Urdi, Nasurettin Tusi, Kutbuddin Şirazi ve İbni Şatır olmak üzere Mera Matematik Astronomi Okulu'nun geliştirdiği modellerdir. Nitekim Kopernik etrafında örülen efsaneyi ilmi çalışmalarında resmeden Otto ile ömrünü bu konuya hasreden arkadaşı Noel, Kopernik'i Mera Okulu'nun en büyük takipçisi olarak adlandırmışlardır. Öte yandan Kopernik astronomisinin teknik matematiği içeriği, matematik içeriği, bırakınız İslam dünyasındaki astronomiyi Batlamyus astronomisine oranla bile geridir. Alexander, Kopernik astronomisinin ihtişamı, Ekant sorununun ortadan kaldırılmasıdır iddiasına gelince. Bu sorun daha önce Bittuci Tusi ve İbni Şatır tarafından zaten ortadan kaldırılmıştır. Bu çalışmalardan sonra yukarıdaki çıkarımlara şöyle bir yanıt verilmiştir. Kopernik astronomide değil kozmolojide devrim yapmıştır. Bu devrimden kasıt da güneşi merkeze almasıdır. Astronomi tarihine ilişkin basit bir donanımı olan her kişi şunları bilebilir. Yer merkezli matematiksel bir modelde güneşe ilişkin bir vektörü yere çevirmek basitçe söylenirse güneş merkezli modeli verir. İkincisi tarihteki tüm birinci sınıf astronomlar küresel bir evren sisteminde matematiksel açıdan herhangi bir noktanın merkez olarak alınabileceğini kabul ederler. Üçüncüsü Aristakhost'tan önce 3. yüzyılda yaşamıştır. Bundan itibaren pek çok astronom güneşi merkez olarak almıştır. Biruni'nin verdiği bilgilere göre bazı Müslüman astronomlar yalnızca benimsemekle kalmamış, bu kabule uygun başta usturlap ustur olmak üzere pek çok astronomi aleti de yapmıştır. Tüm bunlardan daha önemli olarak Güneş'in merkeze alınması, evrensel çekim yasası bilinmiyorsa bilimsel değil, felsefi hatta itikadi bir kabuldür. Şimdiye kadar ortaya konulan çıkarım doğruysa şu soruyu sormak hakkımızdır. Öyleyse Kopernik devrimi hala var mıdır? Kanımca vardır ve zaten tarihte Kopernik'in eylemine devrim denmesi birazdan açıklayacağımız özelliğe dayan, dayanırdı. Nedir öyleyse bu eylemi devrin yapan özellik? Bu soruya yanıt vermeden önce bir kavramı kilise kavramını açıklamak zorundayız. Bilindiği üzere Avrupa felsefe bilim tarihinde kilise yalnızca bir kurumun adı değildir. Kilise kısaca denirse Tanrı'ya, evrene, doğaya, insana, kısaca her şeye arkasından bakılan bir prizmanın, bir sistemin adıdır. Bu sistem binlerce yıl boyunca oluşturulmuş kolektif bir akıl, bu aklın kullanımından ortaya çıkan kolektif bir yöntem ve bu yöntemin ürettiği bilgiyi denetleyen kolektif bir ölçüttür. Her kişi neye ait olursa olsun, ne tür olursa olsun ve ne amaçla olursa olsun her türlü bilgiyi bu kolektif aklı kullanarak, bu kolektif yöntem içerisinde ve bu kolektif ölçütle değerlendirerek, kısaca bu kolektif sistemin süzgecinden geçirerek elde etmek zorundadır. İşte kendi de sistemin bir görevlisi Kopernik'in eylemini devrim yapan, 1543'te yayınlanan, bir eserle sistemin aklı, yöntemi ve ölçüdüz dışında bir kişi olarak evreni bilme çabasıdır. Dolayısıyla hemen söyleyelim ki Kopernik devrimi astronomik ve kozmolojik değil esas itibariyle teolojiktir. İşte bu nedenle Kopernik'in devriminde her konuda sistemden daha doğru bilinebileceği iddiası gizli olarak vardır. Nitekim Galileo bu iddiayı kendisine esas olarak alarak sistemin aklı, yöntemi ve ölçüsü olmaksızın her şey hakkında daha doğru bilgi üretebilir üretilebileceğini söylemiş ve bu görevi de doğa bilimleri adını verdiği yeni sisteme yüklemiştir. Bu ifadelerden hareketle modern batı felsefesinin niye bilgi merkezli olduğu, çağdaş düşüncede bilimi eleştiren feyer gibi düşünürlerin niçin bilime kilise dedikleri gibi pek çok noktaya gidilebilir. Ama özellikle Kant'ın kritik felsefesine Kopernik devrimi demesi yukarıda dile getirilen düşünceler açısından yeniden yorumlanmayı hak ediyor. Öte yandan modern düşünce, doğal kelimesinin daima kullanılması, doğal hukuk, doğal ahlak ve benzeri yine bu tespitle son derece yakından alakalıdır. Yazımıza Kopernik devrimi ifadesinin bugün nasıl anlaşıldığı sorusuyla başladık. Ama aslında nasıl anlaşılması gerektiği, daha doğru bir de işte gerçekte nasıl olduğu yanıtına ulaştık. Söylenmek istenen şudur. Yazılan tarihin bize empoze ettiği kavram, kavram örgülerinin çok zararsız görünen ifadelerde bile hakikati, gerçeklik ve doğruluğu nasıl çarpıttığı açıktır. Bilim, Kopernik ve Ardılları için kiliseye yani sisteme karşı bir duruş hatta sahih bir itikat arayışıydı. Newton'cu kiliseler ve bu kiliselerde görev yapan Newton'cu din adamları derinden derine sistemle savaştılar. Sonuç, bin yıllık sistemin bu devrimi dönüştürmesi oldu. Direnenler sahih itikatlarını korumak için ya ateist ya da deist olmak zorunda kaldılar. Gerçekten de bu sistemin cenderesi içinde yaşayan bir kişi için sahih itikat arayışının başlangıç noktası reddediş en azından kritiktir. Bu tespit bugün için de geçerlidir. İnancı bilgenin önüne koyan ve her şeye yaya, yayan bir zihniyet en nihayetinde reddedilme eylemine maruz kalacaktır. Bu sonuç bilimsel bilgi için de geçerlidir. İnsanı yalnız başına safi inanç ya da safi bilgi veya safi aşk kabul etmek, insanı tek boyuta indirgemek demektir. Halbuki insan abid, natık ve aşıktır. Sahih itikat budur çünkü. Şimdiye kadar bir noktayı açıklamayı hep erteledik. Kopernik ve hatta Galileo'nun doğanın bilgisi söz konusu olduğunda sisteme karşı dururken dayandıkları bilme tarzı, yani sahih itikat arayışındaki yöntemleri neydi? Gözlemle uyumlu hesap, bu ilke nereden geliyordu? Evrenin idrak için yeni bir bilme tarzını geliştirmeye çalışan Mera Okulu ve takipçilerinin çalışmalarından, öyle ki Ali Kuşçu, İbni Nakib ve Şemseddin Hafri, evreni ilmi idrak için yeni bir metafizik ve yeni bir fizik kurmaktan bile bahsediyorlardı. Çünkü bizde kilise yoktu, sistem yoktu. Şimdi mi? Şimdi ise biz yok. Gökyüzünü bilmeliyiz pencereden bakmadan. Günümüzde Türkiye'de pek çok okumuşun elinde bulunan İslam medeniyetinde felsefe bilim hayatının kökenleri konusunu inceleyen ister yabancı ister yerli hemen hemen her, her eserde özetle şu cümlelerle karşılaşılır. Abbasi hilafetinde özellikle Halife memnun döneminde Sankrist San Farsça, Süryanice, Bağsus Yunanca eserlerde yapılan çevirilerle, felsefe-bilim hayatı başlamış, ile akli-rasyonel yönelimi nedeniyle bu hareketi desteklemiş, katkılarda bulunmuş, akabinde ehli hadis siyasi hakimiyeti elde edince, muteziyle tasfiye edilmiş, uygun ortam ortadan kalktığı için de tercüme hareketi bitmiştir. Bu durumda doğal olarak İslam medeniyetindeki felsefe bilim hareketini menfi bir biçimde etkilemiştir. Tarihi bir iddianın denetlenmesi için vesikaların yeterli olduğu, dolayısıyla geçmişe ilişkin herhangi bir iddianın doğrulanabilirliği ile yanlışlanabilirliğinin yine geçmiş kaynaklara, yine geçmiş kaynaklara geri gidilerek başarılabileceği düşünülür. Hem geçmişte hem bugüne hem de geleceğe ait iddiaların ancak ve ancak muayyen bir kavramı örgüsü içerisinde anlam kazandığı ise çoğu zaman unutulur. Her kavram örgüsünün başka bir deyişle sistemin ilkeleri, kelime-i şehadetleri mevcuttur. Bir kişi sistem içerisindeki unsurlarla ne kadar sorunlu olursa olsun, sistemin dayandığı ilkeler hep geçerliliğini korur. Çünkü bütüne ilişkin bir kanaat ki küllidir, sisteme ait her parçaya anlamını, değerini verir. Bu nedenle bütüne tavır alınmadan parçaya alınan tavır yalnızca psikolojik bir rahatlama sağlar. Bütünü alınacak bir tavırsa tehlikelidir. Çünkü kişinin bütün bir anlam değer dünyasını baştan aşağı derinleştirmesine, yeniden kurmasına sebep olabilir. Öyleyse bir tarih medeniyet perspektifinin bütününe ilişkin karşı duruş yoksa, o parçalara ilişkin eleştiriler ne kadar çok olursa olsun hep aynı ilkeler kelimeyi i şehadetler içerisinde sürüp gider. Bu kabuller çerçevesinde yukarıda tırnak içinde verilen İslam medeniyetindeki felsefe bilim hayatının başlamasına ve devam etmesine ilişkin iddianın ilkece incelenmesi gerekir. Bu cümlede üç temel kabul mevcuttur. Birincisi felsefe bilim tercümelerle başlamıştır. İkincisi bu hareket akli rasyonel tavırlı Mutizili'nin siyasi iradeyi yönlendirdiği dönemde özellikle Memun döneminde iş görmüştür. Üçüncüsü ise ehli hadisin siyasi hakimiyeti etkisi altında almasıyla bitmiştir. Bu üç madde doğal olarak İslam medeniyetindeki felsefe bilim hareketinin din ile bilim çalışması diyalektiği içinde alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bir medeniyetten başka bir medeniyeti felsefe bilim sahasına ilişkin bir eserin tercüme edilmesi ne demektir? Sorusuna günlük tecrübelerimiz ışığında verilebilecek muhtemel yanıtları aklımızda tutarak şunu söyleyebiliriz: kendini aramak. İhsan Fazlaoğlu 9. Bölüm Hiçbir medeniyette tercümel çeviri bir felsefe-bilim hareketi başlatmaz. Ancak yolda olan yürüyen bir fikri hareketi felsefe-bilim üretimini besler, zenginleştirir, geliştirir. Tersi olsaydı tüm milletler çeviri yoluyla yerli felsefe-bilim hareketlerini, geleneklerini rahatlıkla kurabilirlerdi. Öte yandan ilmi çeviri, daha baştan çevrilen eserlerin hem dil hem de muhteva itibariyle anlaşılmasını şart koşar. Başka bir deyişle eserin ana dili, çevrildiği ikinci dil ve çevrilen konunun teknik içeriği bilinmeli. Özellikle çeviren dildeki ilmi terimler hazır olmalıdır. Baslamyus, Almacestinin teknik içeriğini bilenler, Yukarıdaki şartlar çerçevesinde bu tercümenin kolayca yapılamayacağını da bilirler. İslam medeniyetinde yapılan çevirilerde ise gelişmiş teknik bir dil mevcuttur ve yabancı kelimeler oldukça azdır. Açıkdır ki bu seviyede bir dil çeviri esnasında yaratılamaz. Çevirilerle birlikte oluşamaz. Öte yandan çeviri hareketini yürüten isimlerin hemen hemen hepsi aynı zamanda matematik, astronomi, tıp ve benzeri konularda özgün eserler yazmışlardır. Mevcut birikimi haz hazmetmeden üzerine yeni bir şey koymanın o kadar kolay olmadığı erbabının malumudur. Çünkü İslam medeniyetinde çeviri ile yaratıcı katkı, düşünce eş zamanlıdır. Bunun da ötesinde çeviriler yapıldığı esnada çevrilen mirasa tahsis edilmesi yanında hem eleştiri hem de reddiye yazılması oldukça ilginçtir. Bu nedenlerle sanıldığının aksine İslam medeniyetinde aktarma, özümseme, yaratma, çöküş biçiminde bir sıralanış yoktur. Çünkü tercüme asrı, Aynı zamanda üretim yaratım asrıdır. Mu'tezile ile Basra'da ve Memun'dan hatta Bağdat'ın kurulmasından çok önce yaklaşık yarım asır önce ortaya çıkmış bir hareketti. Ve tamamen İslam medeniyetinin maddi manevi metafizik, metafizik ortamından kaynaklanmıştı. Öte yandan ile sanıldığının aksine çevirilerin İslam toplumuna entelektüel hayatına soktuğu yeni düşüncelerle savaşmak için kendini yeniden düzenlemiş, Yunan Helenistik kültür başta olmak üzere tüm yabancı akımlarla Ehlül Adl ve Tevhid adıyla mücadele etmiştir. Bu nedenle mutezileyi Yunan Helenistik kültürün yandaşı, akli, rasyonel bir akım gibi göstermek yalnızca aşağıda üzerinde durulacak çalışmanın bir ayağını muhayyilede yaratmaktan başka bir şey değildir. Ayrıca mutezilenin temsil ettiği dini eleştiri özellikle Yunan, Yunan Helen mirasının eleştirilmesi, bu mirasa ilişkin görüşleri zenginleştirmiş, yeni bilim dalları yanında yeni bir ilim zihniyetinin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Nihayet İslam medeniyetindeki büyük tercüme hareketi Memundan ve Mutezile'nin tasfiyesinden sonra başka bir deyişle Ehl-i Hadis'in hakim olduğu dönemde gerçekleştirmiş, gerçekleşmiştir. Ekledes Batlamyus Arkimedes, Apollonius gibi isimlere ait bilim eserleri bu dönemde tercüme edilmiştir. Başka bir de işte büyük eserleri tercüme edenler Huneyn bin İshak oğlu İshak bin Huneyn, Kusta bin Luka, Oho. Sabit bin Kurre, ve diğer pek çok isim hem Memun'dan hem de Mutezile'nin sahneden çekilmesinden sonra yaşamış ve Ehli Hadis okulunun mütevekkil döneminde Ahmet bin Hanbel eliyle hakimiyet kurduğu bir dönemden sonra faaliyet göstermiştir. Öyleyse tercüme hareketinin başlangıç ve bitişini ne itizal ne de tasa, taassup tek başına izah eder. İlginçtir ki İslam astronomlarının kullandıkları Yunan Helenistik mirasa ait matematik, astronomi eserlerinin çoğu 9. yüzyılın sonuna çevrilmiştir. Tarihi vaka buysa niçin ilke farklıdır? Bu sorunun yanıtı açıktır. Bu ilkeyi koyan Batı Avrupa ülkültürüne mensup insanların kafa yapıları, zihniyetleri, din-bilim çatışmasıyla kayıtlandığından, kendi tarihi çerçeveleri medeniyet perspektifleri böyle olduğundan her yerde bu çatışmayı aramışlardır. Böyle bir çatışma yoksa da uydurmuşlar, muhayyilerindeki, muhayyilelerindeki modele göre tarihi vakıayı tahrip ve tahrif etmişlerdir. Felsefe bilim tarihinin en önemli sorunu zaten hep şu olmuştur, hesap, model, çerçeve, bilmek mi, gözlem, vakıa, bakmak mı? Açıktır ki bu sorunun yanıtı her medeniyetin kavram örgüsüne göre değişecektir. Özellikle hesabı olanlar gözlerine o hesaba göre ayarlarlar. Sahih bir gelecek için sahih bir geçmiş tasavvuru şart mıdır? Ünlü Osmanlı düşünürü Müneccimbaşı Ahmet Dede, Mersüb olduğu İslam Osmanlı felsefe bilim geleneğini mahluk, takip ederek insanın doğduğunda insan olma durumundan kaynaklanan yetileri dışında hiçbir bilgiye sahip olmadığını, başka bir deyişle insanın ilk fıtrat halinde boş olduğunu söyler. Devamında da duyular aracılığıyla dış dünya ile kurulan ilişkiler sonucunda harekete geçen yetilerin duyu verilerini muhtelif yöntemlerle işlemeleriyle ortaya tümel bilginin çıktığını belirtir. Dedenin ifadelerinin bilgi nazariyesi açısından muhtevi olduğu düşünceler bir yana insanın sahip olduğu tasavvurların hatta anlamların değerlerin üretiminin tarihi bağlamla işgal edilen mekanla süpürülen zaman koordinatlarıyla son derece yakından alakalı olduğuna hükmedilebilir. Öyleyse insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin, tasavvur ve değerlerin hemen hemen tümü verilmiş değil, tersine kazanılmış tahsil edilmiştir. Bu nedenledir ki bir insanın hatta bir milletin geleceğinin başta eğitim ve öğretim olmak üzere çeşitli yollarla inşa edilebileceği açıktır. Tıpkı içerisinde yaşanılan şimdiki zaman nasıl inşa edilmişse bir kişiye veya bir millete yön vermek, Belki de yol vermek için geleceği de inşa edilebilir. Öyle ki bir insanın veya milletin hem şimdisini hem de yarınını belirlemek yönlendirmek için geçmişi bile yeniden üretilebilir. Nitekim sömürgeci dönemin baskın özelliği milletlerin geleceğini yönlendirmek için geçmişlerini belirlemek, her bir millete yapay bir geçmiş yaratmaktır. Geçmişi tahrif edilen bir milletin, kültürün ve medeniyetin geleceği de kolaylıkla tahrif, hatta tahrip edilebilir. Öyleyse sahih bir gelecek için sahih bir geçmiş tasavvuru olmazsa olmaz bir şarttır. O kadar ki kişilerin, milletlerin fikriyatı ve hissiyatının sıhhati bile geçmiş ve gelecekte ilişkin, geleceğ geleceğe ilişkin tasavvurlarının sıhhatiyle yakından alakalıdır. Geleceğin belirlenmesi yani sefirot, Modern çağda dünyaya hükmetmeye çalışan güçlerin öncelediği temel bir fikirdi. Süreç içerisinde geleceği belirlemek istenen milletlerin bu sürece engel oluşturan geçmişleri de hedeflenen gelecek tasavvuruna uygun olarak dönüştürülmeye başlandı. Özellikle tarihi milletlerin tarih yapan kültür ve medeniyetlerin geleceğini belirlemek için öncelikle tarihlere önünde küçük düşürülmeleri gerekiyordu. Bu aynı zamanda o kültür ve medeniyetin tarihten tasfiyesi anlamına da geliyordu. Bu fikrin uygulanması büyük oranda sistemin kelime-i şehadetleri esas alınarak yürütülüyor, gayeyi gerçekleştirmek içinse elverişli, kullanışlı kavram örgüleri devreye sokuluyordu. Böylece bir milletin yalnızca geçmişi sim, şimdisi ve geleceğiyle oynanmıyor, üç tasavvuru da sorunlu o milletin aynı zamanda hisleri ve fikirleri tahrif ve tahrip ediliyordu. Nazari çerçevesini çizmeye çalıştığımız yukarıdaki fikirleri şimdi de mevcut duruma tatbik etmeye çalışalım. İslam, felsefe bilim tarihinden bahseden hemen hemen tüm felsefe bilim kitapları, 12. yüzyıldan özellikle İmam Gazali'den sonra İslam dünyasında felsefe bilim hayatının bittiğini, en azından yaratıcılığını kaybettiğini söylerler. Bu kabul de sistemin bir kelime-i şahadeti olarak benimsenir ve ayrıntılarda getirilen tüm eleştirilere karşın sürekli olarak korunur. Tam da bu noktada şöyle denilebilir. Söz konusu olan tarihi bir vaka ise yargılarımız bu vakaya geri gidilerek denetlenebilir. Çünkü bir önermenin yargı olma cihetinden vakaya mutabakatı sıtkıyetse vakanın nefsi emir olma cihetinden yargıya mutabakatı da hakikattir. Bu sorunun cevabı ancak ve ancak yargının sıtkıyetini yani doğruluğunu vakıanın da hakikatini önceleyen insan için anlamlıdır. Hesabı olan hasip için hem sıtkıyet hem de hakikat zaten daha baştan mahsustur. Şimdi bu duruma yalnızca İslam astronomi tarihinden bir örnek verelim. 1957'den beri başta Edward Said Kennedy, David King, George Saliba, Jamil Ragib gibi pek çok bilim adamının gösterdiği gibi 1240'lara kadar İslam astronomisi daha çok Batlamyus matematik sistemiyle Aristoteles kozmolojisi içerisinde işleyen, mevcut durumu ayrıntılarıyla yeniden üreten, yeni parametreler koyan, ancak bir bütün olarak mevcut sistemi nazari olarak aşamayan bir yapıya sahiptir. İbni Heysem'in sorunlu noktalara dikkat çekmesine hem Doğu hem de Batı İslam dünyasındaki nisbi teşebbüslere karşın İslam dünyasında mevcut sistemi aşmaya çalışan ilk başarılı teşebbüs, 1240'larda Müeyyeddin Urdi ile başlamış, Nasurettin Tusi, İbni Ebi, Şükür Maribi, Kutbuddin Şirazi, Sadr-ı Şeria, İbni Şatır, Ali Kuşçu, Şemseddin Hafri, Mirim Çelebi, Gıyasettin Deşteki, Garsuddin Halebi gibi isimlerle devam etmiştir. Kısaca hem ilkelere hem de yönteme ilişkin yeni ve özgün nazari bir çerçeve getiren 1240-1600 yılları Yılları İslam astronomisinin altın çağıdır. Bu yıllar Mera, Semerkant ve İstanbul okullarının en aktif üretim yaptıkları Batlamyus astronomisi yanında Aristoteles metafiziğini ve fiziğini aşmaya çalıştıkları hem hesabı hem de gözlerini beraberce dikkate alan yeni bir bilme yöntemi geliştirdikleri dönemdir. Vaka böyleyse niçin bu vakaya ilişkin yargı farklıdır? Tarihi vesikalara rağmen yargılar nasıl sistemin kelime-i olarak hala ayakta durmaktadırlar? Bu soruların cevabı kısaca geleceği mahsup olan bir medeniyetin geçmişini de mahsup kılmak istemekle alakalıdır. Bir de bu yargıya 12. yüzyıldan sonra din ve din adamları felsefe bilim hayatına hakim olduğu için İslam dünyasında her şey geriledi. İddiasını ekleyelim. Ne ilginçtir ki tüm bu özgün astronomiyi üreten isimlerin hepsi ama hepsi din alimidir. Nasuriddin Tusi Kelamcı, Kutbuddin Şirazi İşraki Sufi, Sadr-ı Şeria Fakih, İbni Şatır Müezzin Muvakkıt, Ali Kuşçu Kelamcı Fakihtir. Sahih bir gelecek tasavvuru ancak ancak sahih bir geçmiş tasavvuruna sahip olmakla mümkündür demiştik. Bu yargıya şunu eklemeliyiz. Bugün milletçe içerisinde yaşadığımız tarih ve medeniyet perspektifi tamamen yapaydır. Bu perspektif içinde üretilen düşünceler, resimler ve hatta hisler bile bir o kadar sıhhatten yoksundur. Açıktır ki Roma'ya çıkan yola giren bir milletin yolu Mekke'den geçmemelidir. Yeni bir medeniyet, yeni bir teo-ontoloji. Tüm köken soruları gibi medeniyetin hem tarihi bir olay olarak nasıl oluştuğunun hem de felsefi bir kavram olarak nasıl doğduğunun vakaya ve tarihe mutabık bir biçimde tespit edilmesi imkansız derecede zordur. Dolayısıyla bu konulardaki tüm yanıtlar, tamamlamalar min veç yorum düzeyinde kalmaya mahkumdur. Bu kapu karşın yaklaşık değer cinsinden min veç yanıt vermeler mümkündür. Hatta olup biteni anlamak için zorunludur. Sanayi devreme öncesi batı Avrupa zihniyetinde medeniyet ulaşılmak istenen, gelecekte olması gereken kısaca amaç açısından tanımlanan ahlaki ve fikri değer, hatta seviye biçiminde anlaşılmıştır. Aydınlanma filozoflarının derinlemesine işlediği bu anlayış, sanayi devrimi sonrasında ekonomi, politiğin gelişimine koşut olarak, iktisadi içeriği zenginleşerek hakim olmakla bu hakimiyeti sürdürülebilir kılmak ideolojisine dönüşmüştür. Özündeki amacı tahakküm etmek olan bu ideoloji, sömürgeci kapitalizm dönüşümü hem fikirlen, hem fikirle entelektüel açıdan hem fikriyle açıdan hem de hayat yaşama açısından talep eder. Bu nedenle kendi dışındakileri en ileri sömürgeci kapitalist ülke örneğine uygun olarak dönüştürmeye amaçlar. Çağdaşlaşma. Çağdaşlaşma başka bir değişle sisteme uygun dönüştürülme. Bütün bir maddi, manevi ve fikri sahaları kapsar ve eğitim, öğretim ve üretim tüketim yoluyla sağlanır. Her beşeri eylem gibi medeniyet de maddi, coğrafya, iklim, su ve benzeri, manevi, ferdi, ahlaki, istimai, dini, siyasi, ikrizali ve benzeri ve fikri, varlık, nizam, düzen, illiyet, ölçme ve benzeri şartların beraberce tahakkuk ettiği mekandaki şehir-hayat ilişkilerinde varlığa gelir. Bu nedenle medeniyetin tarihi vaka olarak inşası çizgisel değil, çapraz, karmaşık ilişkilerin sonucudur. Bu temel yapıya karşın hayat ilişkilerinin oluşturduğu küreye bütünlüğünü veren bu küre içinde yaşayan insanın tüm maddi, manevi ve fikri yapıp etmelerini anlamlı kılan nedir? Başka bir deyişle medeniyetin metafizik tanımı mümkün müdür? Metafizik çerçevede medeniyet... İlk, ilke, evren ve insan ile aralarındaki ilişkiler hakkında sorulan sorulara verilen yanıtların cisimleşmiş halidir. Örnek olarak bir tapınak, ilke ile insan arasındaki bir soru yanıt ilişkisinin cisimleşmesidir. Bu soru yanıt sürecinin farklılığı tapınağı, cami, kilise veya budist mab mabedi kılar. İnsanın içerisinde yaşadığı hayat küresine bütünlüğünü veren, Küreyi anlamlı kılan bu soru yanıt sürecinin içeriğidir. Hiç şüphesiz soru soran yanıt veren hem sorulan soruları hem de verilen yanıtları düşünleştiren insanın kendisidir. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta söz konusu insanın bizatihi kendinin de bu soru yanıt sürecinin ürünü olduğudur. Başka bir deyişle insan kendini soru yarın yanıt sürecinde dönüştürür. Cisimlenen ilişkilerin doğasına uygun bir içerik kazandırır. Öyleyse tam da bu noktada şu soru sorulabilir. İnsanı dahi dönüştüren bu soru yanıt sürecinde hem medeniyetler hem de aynı medeniyet içerisindeki alt kültür öbekleri arasındaki ayrımı veren en temel belirleyici nedir? Bu sorunun yanıtı teoontolojidir. Başka bir deyişle ilke kabulü ile bu kabule uygun bir evren tasavurunun inşasıdır. Theo -ontoloj, jo, theo ontoloj terkibinde Theo ilkeye onta var olanlar anlamında evrene, Logos ise insana delalet eder. Bu terkipte ilke kabulü evren tasavurunu her ikisi beraberce insan anlayışını belirler. Köken üretici veya yaratıcı biçiminde tanımlanması, ilkenin yalnızca zatını, efsafını ve efalini tayin etmekle kalmaz, evren ve insanla ilişkisini de belirler. Tüm soru yanıt süreci insan için olduğundan, Vallahi ilk yani. de esas itibarıyla insan içindir. Bu nedenle ilkenin tanımı ve evrenle ilişkisi hem insanın, Mebde ve mead tasavvurlarının hem de bu iki sınır arasında niçin ve nasıl yaşayacağının içeriğini verir. Başka bir de işte insanın bulunduğu aranın onun yeri haline gelmesi, evi olması bu soru yanıt süreciyle mümkündür. Hemen işaret edelim ki ilkenin olumsuzlanması denklemdeki yerine halel getirmez. Yalnızca fonksiyonunun muhtevasını değiştirir. Başka türlü bir dile getirilişle teoontoloji, teolojik, kozmolojik ve antropolojik tamlığı ve tutarlılığı olan asıl, asıldan unsura anlamlı yekpare bir bakışın inşa edilmesidir. İnsan bu bakışın içerisinde hayatı anlamlı bir bütün olarak yaşar. Bakışını maddi, manevi ve fikri yapılarıyla katıp karıştırır. Ortaya çıkan terkip, insanın içerisinde ihsasını, vicdanını ve idrakini barındırdığı evidir. Bu nedenle teoloji, kozmoloji, antropoloji ve benzeri tüm yapılar insanın anlamına ve yerine ilişkin soruları yanıtlamak için üretilmişlerdir. Öyle ki ahlaki ve içtimai hayat bile bu anlama ve yere ilişkin üretilen yanıtların bütünlüğüne ve birliğine bağlıdır. Kısaca özetlenen bu tespit açısından tarihe bakıldığında yalnızca medeniyetlerin değil kültürlerin bile sahip oldukları teoontolojiler açısından farklılaştıkları görülür. Değişik yapılara ilişkin farklılıkların kaynağı da köklerini teoontolojik ayrımda bulur. Çünkü medeniyetleri hem dünya görüşü yani anlam-değer dünyası hem de dünya tasavvuru yani resim dünyası açısından ayrıştıran bu iki yapılın zemininde bulunan teo-ontolojik farklılaşmadır. Şimdiye değin yapılan kavramsal analizin, tahlilin, fizibilitesi için tarihe gidildiğinde söylenenleri doğrulayacak bir manzarayla karşılaşılır. Mezopotamya, Eski Mısır Yahudi çağı, Ege, Hristiyan, İslam, Yeni Çağ, Batı Avrupa hatta Hint ve Çin ve benzeri kültür medeniyetlerini birbirinden ayıran bu yapıların doğayla insanla ilişki kurma tarz ve tavırları değil, bu tarz ve tavırların da zemine, zeminde bulunan ve onlara içeriklerini veren sahip oldukları teo Gazali'nin Meşai felsefe eleştirisindeki en önemli 3 maddeye bakıldığında bile teoontolojik tasavvurun medeniyetler arasındaki ayrımda ne kadar hayati bir yer edindiği görülecektir. Teoontolojik çerçeveler yalnızca büyük medeniyet ve kültür öbeklerini birbirinden ayırmakla kalmaz, aynı medeniyet havzasındaki alt medeniyet ve kültürler arasındaki farklılaşmalara dahi neden olabilir. Bunun en güzel örneği İslam medeniyetinin bir alt üyesi olan Osmanlı ve Safevi kültürleridir. Özellikle 13. yüzyılın ikinci yarısında İbn Arabi ve Sadreddin Konevi ile Konya'da başlayan, Davut Kayseri ve Mehmet Fenari ile Bursa'da biçimlenen Vahdedi Vücut adlı yeni teoontoloji Osmanlı kültürüne farklı bir medeni perspektif kazandırabilmiştir. Benzer şekilde bu yeni teoontolojinin içerisine Zafeviler ilahi seçilmiş kozmik aile olarak Hz. Ali ve evladını yerleştirerek dönüşüme uğratmış, ayrıntılarda daha farklı bir medeniyet perspektif inşa etmişlerdir. Benzer özellik Batı Avrupa'da da ortaya çıkan yeni medeniyette de gözlemlenebilir. Her şeyden önce protestan, teoontoloji, katolik teoontolojiyi özellikle Thomas, Akünas'ın inşa ettiği çerçeveyi tasfiye etti. Bu da farklı bir süreci başlattı. Bundan daha önemlisi çerçevesini Newton'un çizdiği İngiliz teoontolojisi ile çerçevesini Leibniz'in çizdiği Alman teoontolojisi arasında temel farklar aynı medeniyet havzası içerisinde iki önemli alt medeniyet perspektif yarattı. Kant'ın tüm ara bulucu terkibine karşın Goethe, Fisch, Schelling, Schopenhauer, Hegel, Nietzsche, Heidegger gibi filozofların elinde gelişen bu yeni teoontoloji ile Anglo-Amerikan teoontolojisi iki dünya savaşına neden oldu. Bu iki farklı teoontolojinin ürettiği evren doğa ile insan anlayışları bile son derece farklıdır. Alman aklının matematiksel karakteri, tarihi bir bilim olarak inşa etmesi, görevlilik ve kuantum gibi teorileri kurması, yıkıcı siyasi anlayışlar geliştirmesi, fenomenal yanımda numenal olanı önemsemesi ve bu teoontoloji ile ilgilidir. Benzer biçimde Anglo-Amerikalıların geliştirdiği mekanik karakterli pozitif doğa bilimi, fenomenal olana bağlılığı, ürettikleri evrim teorisi, Farklı sömürücü siyasi yaklaşımları ile yıkıcı teknoshay sen yine zeminde yer alan teoontoloji ile bağlantılıdır. Batı Avrupa'nın ilk merkezi devleti olmasına karşın Fransa'nın sanayi devriminden sonra eğreti ara millet haline gelmesinin en önemli nedeni de İngilizlerle Almanların temsil ettiği iki farklı teontolojiden birini nihai olarak tercih etmemesi edememesidir. Bu durum Fransa'yı mütereddit bir oraya, bir buraya yalpalayan, bir edebi eğlence kültürü haline getirmiştir. Layıklık bu anlamda teoontolojik tereddüttür. Bir kültürün teoontolojik tereddütü zaman içerisinde medeni hasletlerini yok eder. Onu iki arada bir derede bırakır, bir kültür kırar. Yukarıda yapılan kavramsal tahlil ile bunu tarihi fizibilitesi, teoontolojinin medeniyetlerin inşasında ne kadar merkezi bir yarı sahip olduğunu göstermektedir. Başka bir deyişle medeniyetlerin tüm çapraz, karmaşık ilişki yumağına karşın bu yumağa bütünlüğünü ve anlamını veren farklı teoontolojilerdir. Elbette böylesine çapraz karmaşık bir ağın içerisinde ilişki oklarının, yönlerinin kesin bir biçimde tespit edilmesi her zaman mümkün değildir. Denmek istenen bütünlüğü sağlayan ve anlamı veren yapanın teo-ontolojiler olduğudur. Teoontolojik bakışla bu bakışa göre inşa edilmiş diğer tüm yapılar, insanın mekte ve mead arasındaki maddi korkusu ile manevi ürpertisini, maddi beklentisi ile manevi ümidini, kısaca insan olmanın anlamını yukarıda dile getirilen soru-yanıt süreci içerisinde temsil ederler. Medeniyet bu nedenle belirli bir teoontoloji etrafında kenetlenen bir insan topluluğunun, bu teoontoloji içerisinde anlam kazanan kendi gayesini gerçekleştirmek için yola çıkması ve bunu gerçekleştirmesidir. İşte yine bu nedenle her medeniyetin bir niyeti vardır. Bu niyet o medeniyetin özü, ilkesi olan teoontolojisi tarafından tayin edilir. Diğer tüm yapılar bu özün, ilkenin etrafında cisimleşir, şekillenir. Öyleyse her yeni medeniyet yeni bir teoontolojidir. Her yeni teo-ontoloji de yeni bir medeniyettir. Bu çıkarımın sonucu ise şudur. Teo-ontolojisi olmayan bir kültür medeniyet seviyesine eremez, erişemez. Sallama din tasavvuruna karşı değiniler. 5 yıl kadar önce bir kuruma seminer vermek üzere davet edilmiştim. Seminerden sonra çay eşliğinde sohbete devam ederken kurumda çalışan iki görevli, güvenlik görevlisine ve kantin işlerini yürüten bir kişi yanıma yaklaştılar ve, ve bir konuyu danışmak istediklerini söylediler buyur etti oturur oturmaz işlerinden az çok kültürlü olduğu anlaşılan biri elindeki Kur'an-ı Kerim mealini açtı ve aramızda şu ayetin anlamında anlaşamadık diyerek sözlerine başladı sırayla da önce kendisinin sonra da öteki arkadaşlarının yorumlarını özetledi ben dikkatle ve bir o kadar da hayretle dinlerken birden durdu ve acaba hangimizin yorumu doğru diye sordu. Kısa bir sessizlikten sonra kendilerine peki sorunuza yanıt vermeden önce temel gibi hem de bir soru sorayım. Ben de bir soru sorayım. Soruma yanıt verirseniz sorunuza yanıt alırsınız. Veremezseniz kusura bakmayın dedim. Önce birbirlerine baktılar. Sonra da başka çarelerinin olmadığını anladıklarından evet anlamında başlarına önlerine eğdiler. Sorum şu diye devam ettim. Üçüncü dereceden bir denklemin köklerinin pozitif ya da negatif olma olasılığı ne kadardır? Sorun biter bitmez sesli bir biçimde gülerek ve aman efendim biz matematikçi değiliz ki diye ses tonlarını yükselterek haklı ve güçlü bir eda ile karşılık verdiler. Herhangi bir aranın, aranın söyleyeceğim cümlenin değerini düşürmesini engellemek için anında sordum. Peki siz müfessir misiniz de yalnızca mealden hareket ederek kendi aranızda bir ayetin anlamını tartışıyorsunuz? Bilgi herkese açık ancak ait olduğu alanda belirli bir eğitim sürecini başarmış insanların elde edebileceği bir şeydir. Bu nedenle Fuzuli'nin dile getirdiği gibi insanlar arasındaki eşitsizliğin gerçek nedeni bilgidir. Kişiler, matematik gibi formal bir bilim dalına ait herhangi bir soruyu çözmek için uzmanlık isterken, hayatlarının anlamını devşirdikleri kutsal metinler için aynı duyarlılığı göstermemektedir. Nasıl ki bakkal hesabı bilmek, matematik bilmek demek değilse, ilmihal bilgisi de dinin kendisi değildir. Hasta olunca hastalığının uzmanı hekime giden, hekimin muayene sonucunda karar verdiği tedavi yöntemine güvenerek ilaç alan, istirahat eden ya da ameliyat olan bir kişi nasılsa aynı davranışı dünyevi ve uhrevi anlamlılığını belirleyen dini konularda göstermez. Uzman aramaz, bulsa da güvenmez. İlginçtir ki dini konularda herkesin bir fikri vardır. Elbette ki bu bir tespit ve her tespit gibi günlük hayatta karşılaştığımız onlarca olgu ve olayın deneyimine dayanıyor. Ancak tam bu noktada şu sorunun sorulması gerek. Neden insanlar pek çok konuda sağlamcı dini konularda ve dahi değişik beşeri alanlarda sallama yöntemini benimsiyorlar? Bu soruya pek çok acıdan yanıt verilebilir. Bu yanıtların büyük bir bölümü de doğru olabilir. Ancak bu yazıda farklı bir yanıt denemesinde bulunulacak ve sorunun önce Tanrı dolayısıyla din tasavvurundan kaynaklandığını gösterilmeye çalışılacaktır. Halkın büyük çoğunluğu mitolojik bir Tanrı ve din tasavvuruna sahiptir. Bu tasavvurda başka Tanrı'nın kendi olmak üzere dini terimler büyük oranda simgesel anlamları dikkate alınmaksızın hakiki ve somut halleriyle kabul edilirler. Tanrı idealleştirilmiş bir insan gibi düşünülürken cezalar ve mükafatlarla bunlara ilişkin öteki tüm betimlemeler maddi referansları ile tahayyül edilir. Mitolojik tanrı ve din tasavvuru aşağıda verilecek öteki tasavvurların temsilcileri tarafından yönlendirildiği sürece tehlike arz etmez. Bilakis toplumsal düzen için hayati bir ro rol oynar halkın hukuk bilincinin canlılığını ve sürekliliğini sağlar psikolojik Tanrı ve din tasavvuru ise başta Tanrı olmak üzere tüm dini kavramları yalnızca ama yalnızca vicdani gönüle has ruhi manevi ve benzeri başka değişik adlar da verilebilir bir üretim kabul eder hem hissi hem bireysel seviyeye indirger psikolojik tasavvurda hem Tanrı hem de öteki dini kavramlar harici hakikate olmayan, içleri psikolojik süreçlerle doldurulan, kişinin keyfine bırakılmış, belirsiz, bulanık yapılardır. Bu yapılar başka biri tarafından paylaşılamadığı gibi yalnızca kişinin bireysel tatminine yararlar. Açıktır ki biraz sonra üzerinde duracağımız kelami, teolojik, kelam ile teolojik her ne kadar uygun bir kavram değilse de, Diğer ikisiyle kafiye oluşturduğu için tanrı ve din tasavvuru tarafından kontrol edilmeyen psikolojik tanrı ve din tasavvuru, kendi başına en tehlikeli tasavvurdur. Psikolojik tatmine yaradığı için de ahlaksızlığın kaynağıdır. Psikolojik tanrı ve din tasavvuru kolayca ideolojik tanrı ve din tasavvuruna dönüşebilir ve bir yıkım makinesi haline alabilir. Kanımızca sallama yönteminin en çok kullanıldığı tanrı ve din tasavvuru psikolojik olandır. Çünkü vicdanın belirsizliğinden, muhayilenin bulanıklığından beslenir. İşte bu nedenledir ki tanrı yokmuşçasına düşünülebilir ve fakat tanrı yokmuşçasına davranılamaz. Kelami teolojik Tanrı ve din tasavvuru ise hem Tanrı'yı harici hakikate olan kişi olarak kabul eder, hem de bir bütün olarak dini kişi Tanrı'nın malzumesi. Bu nedenle Kelami Tanrı ve din tasavvuru nazari, akli bir zemine dayanır, tahkiki olduğundan yakinidir. Belirsizlik ve bulanıklık reddeder, Tanrı ve dini his seviyesine indirgeyen, Psikolojik tasavvurun aksine Tanrı'yı aynı zamanda makul kabul eder. Ve bu haliyle Tanrı'yı aklın sınırı din ve aklın terbiyesi olarak görür. Akıl enderin derin tarafıyla mutlak galip olan Tanrı ve alemi gayb ile alemi şuhud arasında bir köprü durumunu alır. Kelamı Tanrı ve din tasavvurunda kişi... Tanrı emreder, nehyeder, cezalandırır ve ödüllendirir. Bu nedenle tahkiki seviyede kelami Tanrı ve din tasavvuruna sahip bir kişi ötenin hakikati karşısında dikkatlidir. Ölüme onun takdiri olduğundan hazırdır. Bu nedenle de sürekli huzurdadırlar. Yine de bu nedenle her daim huzurludur. Ancak hazır olanlar huzur bulurlar. Ancak hazır olanlar huzur bulurlar. Geleneğimiz her üç tasavvurun birlikte var olmasını, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim adına sağlıklı kabul etmiş. Kelami ilmin, irfani marifet ve sufi zevk, ışk ile birlikte hem hal olmasını, insanı kamil olmak için vazgeçilmez görmüştür. Bu nedenledir ki Kelami ilmin temsilcisi Siracettin Urmevi, İrfani Marifetin temsilcisi Sadreddin Konevi ve Sufi Zevkin aşkın temsilcisi Celaleddin Rumi Konya'da aynı yıllarda yaşamış ve hepsi adlarına muzaffun, muzaffun ileyh olan el dinin anlamını muzafflarında içkin duruma getirebilmişlerdir. Unutulmamalıdır ki makul Tanrı ve din inancı, daha doğru bir deyişle Tanrı'nın ve dinin nazarı idraki, inananlar üzerinde farzdır, olmazsa olmazdır. Ve yine bilinmelidir ki, suret ile fiil, form ile fonksiyon, biçimle işlev birbirini var eder, gerektirir ve sürekli birliktedirler. Biri olmadan ötekinin varlığı yalnızca bir vehimdir. Kurban sınıra yakın durmak Emniyet sözcüğü ile iman sözcüğünün aynı kökten gelmesinin işaret ettiği üzere din, her şeyden önce insan aklının metafizik güvenliğini sağlar. Bu nedenle tanrı, inancı, aklın en üst sınırı, bir malzume olarak din de aklın terbiyesidir. Güvenlik sözcüğü ilk elde ya dışarıdan gelen ya da içeriden kaynaklanan tehlikelere karşı tedbiri çalıştırır. Tersine din öncelikle aklı terbiye ederek insanı kendinden nefsinden korumayı amaçlar. Çünkü bir birey olarak kendiyle barışık olmayan bir kişinin dışarıdan ya da içeriden korunmasının mantıklı bir anlamı yoktur. Bu nedenlidir ki iman kişiseldir, bireyseldir. Herkes tek ve yalnız başına iman eder. Başka bir deyişle iman ederken kişi yapayalnızdır bir birey olarak insan aklının terbiyesi bir tür olarak insanın hatta canlı cansız tüm evrenin insandan korunmasını sağlar çünkü iman eden emindir emin olan temin eden, eder etmelidir terbiye Türkçe karşılığı eğitim sözcüğünün de imlediği üzere aklın belirli sınırlar dahilinde iş görmesini davranmasını sağlamaktır Haram sözcüğünün sınırlamak, sınır koymak, helal sözcüğünün de sınırdan içeri girmek anlamına geldiği dikkate alındığında denilenler daha iyi anlaşılacaktır. Diğeri gelmişken ayraç içinde belirtilmelidir ki, dinde bazı özel sınırlamalar bu genel sınırlama için hazırlık mahiyetindedir. En küçük ve en büyük maddi yapıların dolayısıyla tüm evrenin bir din üzere olduğunun söylenmesi, bu anlamda her şeyin kendi sınırında durması ve o sınır içerisinde iş görmesi demektir. Nitekim kulluk ve en temelde her şeyin sınırını bilmesi, yaratılışı üzere iş görmesi ve davranması davranmasıdır. İnsan hariç evrende şimdiye değin bildiğimize göre her şey doğal yeri ve işleyişindedir. İnsansa aklı ile doğal yer ve işleyişini aşar. Başka bir deyişle yalnızca insan doğal yer ve işleyişinin sınırlarını aklıyla çiğneyebilir. İnsan aklını sınırında yaratılışı üzere tutmak, hayır üzere ihtiyar eylemesini sağlamak, insandan bizatihi kendinden öncelikle yine kendini sonra öteki insanları ve tüm evreni korumak için elzemdir. Dinde biçimsel özellik gösteren ibadetler yani kulluklar, insan aklının terbiyesi, büyük kulluğun, insan olmaklığın doğru yol yani sıratı müstakim üzere yani sınırında seyretmesi için son derece önemlidir. Bir örnek vermek gerekirse, Ulefa namazı genel anlamıyla insan nefsinin terbiye edilmesi olarak görür. Kıyam, insanın en önemli özelliği ufka bakmasını mümkün kılan dik durmayı, dolayısıyla tüm evrenin bir hülasası olarak maddi, bitkisel, hayvani ve akli özellikleri birlikte içeren bir yapıyı temsil eder. Rükû yani eğilmek, Tanrı karşısında hayvani olanı, hayvani nefsin özelliklerini secde yani toprağa düşmek, Sürünmekse bitkisel olanı, bitkisel nefsin özelliklerini terbiye etmek, yok etmek değil, terbiye etmek sınırında tutmak anlamına gelir. İki secdeden sonra kazanılan hal terbiye edilmiş nefistir. Yani kelime-i şehadet getirerek teslim olmuş, barışa, emniyete ermiş, dolayısıyla sükunet bulmuş, ihtiyar yeteneği kazanmış, aklı selimdir. Allahu Ekber. Çok güzeldi. Bu nedenledir ki insana dik durana en zor gelen şey başkasının karşısında eğilmek, hatta yerde sürünmektir. Tüm biçimsel kullukların hem bireysel hem de türsel anlamda insan nefsini terbiye etmeye yönelik olduğunun en güzel örneklerinden biri hac ve kurbandır. Hac'ın hayatı ve ahireti kıyameti birlikte içeren ilahi bir senaryo olduğu söylenebilir. Bu senaryoda başrolledi bir erkek yani Hz. İbrahim bir kadın... Hz. Hacer ve bir çocuk Hz. İsmail. Kısaca bir çekirdek aile üstlenir. Kadının kendini ama daha çok çocuğuna ilişkin, daha genel anlamıyla yaşamaya ilişkin telaşı, kaygısı ve korkusu, Safa ile Merve arasındaki koşuşturması, yardım edecek ötekini araması, hayata tutunma arayışını temsil eder. İnsan türünün çoğalma ve sürekliliğini temsil eden çocuğun suyu bulması, yaşamın kaynağı olarak suyun merkezi yerine yalnızca bir işarettir. Kısaca denirse çöl, hayat, bir telaş, bir kaygı, bir korku, bir koşuştur, koşuşturmadır. Yaşamak için bir arayıştır. Türü Çocuğu devam ettirebilmek için verilen bir uğraştır ve ancak ötekisiyle mümkündür. Erkeğin babanın bu sahnedeki rolünün kısıtlı olması hayatın yaşamanın iç yapısının kadın tarafından yürütüldüğünün bir göstergesi olarak okunabilir. Kram hacında hayatı temsil eden bu sahnenin ihram ile yapıldığı, ihramın da haram sözcüğüyle aynı kökten geldiği dikkate alınırsa sınır koymanın, sınırlı olmanın hayatın her anında geçerli olduğu rahatlıkla anlaşılır. O kadar ki zilhiccenin 9. günü kıyamet sahnesine giderken bile tekrar ihram giyilmesi sınır kavramının ne kadar belirleyici olduğunu gösterir. İnsan kıyamette bile sınırını insanlığını bilmelidir. Zaten insana kıyamette sınırı insanlığı hatırlatılacak, sahip olduğu iradeyi ihtiyarı değil, kullanarak, sahip olduğu iradeyi kullanarak. Sınırından insanlığından ne kadar uzaklaştığı önüne konulacaktır. Hacda şeytan taşlama olarak bilinen ritüel nefis terbiyesinde zirve noktayı temsil eder. Küçük, orta ve büyük cemrenin anlamlarına dikkat edildiğinde ilk göze çarpan cemrenin kor halindeki ateş olmasıdır ki nefse ateşin temsili bir hatırlatılmasıdır. Küçük Cemre nefsin bitkisel orta Cemre hayvani, büyük Cemre ise insani tarafını temsil eder. Bu nedenle aslında herkes kendi şeytanını, şeytanlarını taşlar. Öte yandan kurbanın birinci gününde yalnızca büyüğün taşlanması, ikinci ve üçüncü ve dördüncü günlerde her üçünün de taşlanması, insani nefisteki iradenin akli ihtiyata dönüştürülmesi sürecenin öteki nefsi güçlerin terbiyesinden daha zor olduğunu gösterir. Daha da ilginç olanı ulemanın taşlama esnasındaki uyarısıdır. İnsan taşları yani közleri öfke ile atmamalıdır. Çünkü öfke iladenin bir dışa vurumudur. İhtiyarın değil. Tüm bu süreci kurban keserek yakınlaşarak bitirmek, Hayata ilişkin hareketin ilahi olana teslim olması ve sükunete kavuşmasıdır. Bir çocuk olarak türün bekasını, süreklilik arzusunu, hakimiyet duygusunu, kısaca çokluğun kendini temsil eden Hazreti İsmail'in yerine alan kurban aslında insanın nefsidir ve mecazi anlamda kesilerek yaşamına son verilerek akli olanın maddi, bitkisel ve hayvani olana galebe çalmasını imler. Ulemaya göre hacda ev sahibi tanrı olduğu için ona takdim edilecek en değerli şey bizatihi insanın kendi yani nefsidir. İnsan da bu takdimi nefsini temsil eden bir kurbanla gerçekleştirir. Bu nedenle kurban mecazi anlamıyla nefsin ilahi terbiyesi yani sınırının bilmesinin bir itirafıdır. Kendini aramak İhsan Fazlıoğlu 10. ve son bölüm Unutulmamalıdır ki nasıl ki bilinenin tersine asıl oruç iftar saatiyle asıl Ramazan da bayramdan sonra başlarsa ki Ramazan oruç nefsin terbiyesine ilişkin bir eğitimdir, asıl hacda bizatihi hacdan sonra başlar. Kişi nefsini şeytanı hafife almamalı, sınırında durmalıdır. Çünkü maddi ihram eğitimi insanın nefsine manevi bir ihram giydirmek yani sınır koymak insanı sağlığı içinde tutmak içindir. Heidegger'in dediği gibi sınır insanlık bir kere çiğnendi mi çiğnenecek başka bir sınır kalmaz. Adem yeryüzüne sürülünce yaşaması için toprağı nasıl sürüp ekeceği Cebrail tarafından kendisine öğretilir. Öğrendiklerini uygulamaya koyan Adem toprağı sürmeye ve ekmeye başlar. Bir türlü durmak bilmez, devamlı sürer ve eker. Neredeyse tüm yeryüzüne yekbali bir tarlaya dönüştürür. Bunun üzerine Allah Cebrail aleyhisselama yeryüzüne inip Adem'in önüne bir sınır çekmesini buyurur. Cebrail insan kalığında yeryüzüne inerek tam da Adem'in geldiği yönde büyük bir çit inşa eder. Adem çite yaklaşınca çizilen sınırı aşmaya kalkışır. Ancak Cebrail buradan ötesi benim diyerek karşı durur. Ademse direnir. Hayır benim. Sonuç olarak şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Karadeniz mitolojisinin bu anlatımına göre yeryüzündeki ilk kavga sınır, dolayısıyla mülkiyet kavgasıdır. Elbette bu anlatımda Karadeniz'deki köklerini arazi paylaşımında bulan eski kan davalarının kaynağına bir telmih vardır. Ancak kaynağı ne olursa olsun anlatının işaret ettiği en önemli gerçeklik sınır kavramının insani hakikatteki yeri ve beşeri, beşeri kavganın kaynağının sınırı aşmakla ilgisidir. Öyleyse hayatın kurucu, mukavvim kavramı olan sınır, ne demektir ve insan olmaklığı belirleyiciliğinin illeti nedir? İnsan olmak sınırlamakla başlar. Her şeyden önce giyinmek kişinin dışarısı ile kendi arasında bir sınır koyması demektir. Sınır koymak aynı zamanda doğal olarak sınır konulan şeyden korunmayı da doğurur. Dolayısıyla bir güvenlik alanı yaratır. Çıplak insanın dışa yönelik korkusu Bedenine sınır çekme ve korunma kaygısından kaynaklanır. Örnek olarak sürülen ve çekilen araziye çit çekmek hem onu öteki toprak parçalarından ayırır, tarla kılar hem de dışarıya karşı bir güvenlik alanı yaratır. Çit düşüncesinin daha gelişmiş biçimi olan kale bir insan topluluğunun kendi için sınırlı bir güvenlik aranı yaratması arayışından neşet eder. Kale hem mekan sınırlandırır böylece kişiye içine sığabileceği bir yer verir hem de öteki ile arasına bir sınır çizerek korunmayı sağlar. Yurt kavramının sınır çekme eylemiyle bir sıkı ilişkisi olduğu vatanın sınırlarını korumanın güvenlik alanı inşa etmekten kaynaklandığı rahatlıkla görülebilir. Sınırlamanın kişiye verdiği en önemli güç belirsizliğin giderilmesidir. Çünkü sınır içi belirlilik, sınır dışı ötesi belirsizliği imler. Bu nedenle sınırlamak belirlemekken sınırsız belirsizliktir. Bu sonuç hem maddi hem de manevi düzeydeki güvenliğin kaynağıdır. Örnek olarak şeylere tek tek ad vermek, adlandırılanı sınırlamak, belirli kılmaktır. Tartmak, ölçmek, saymak, para gibi itibari değerlerle maddeye değer biçmek, tüm bu eylemler sınır koymanın farklı tezahürlerinden başka bir şey değildir. İnsanın sınır koyma, dolayısıyla belirleme eyleminin ilginçtir, sayısız dışa vurumu söz konusudur. Yol yapmak, adres vermek, suyu bir olukta akıtmak, ahlak ve hukuk üzerinden davranışları kural koymak, insanın bilme eylemi de sınırlamanın, sınır koymanın daha üst bir düzeyde tezahür etmesidir. Örnek olarak her tanımlama eylemi tanımlanana bir sınır çekme, tanımlananı bir çitlemedir. Bu nedenle kavramak ancak sınırlamakla mümkündür. Kadim felsefe geleneğimizde tanım için kullanılan had sözcüğünün Hat sözcüğünün sınır anlamına gelmesi, terimin ter, terminustan zaman ve mekanda şeye sınır koymak anlamını taşıması, şimdiye değin söylenenleri daha belirgin kılar. Bir kavram ile nesnesi arasındaki mütabatı, mütabakata hakikat denmesiyle bu mütabakattan ayrılma, uzaklaşma oranında mecaz ve kinayenin ortaya çıkması da adla adlananın sınırlarının birbiri üzerine çakışması ya da çakışmaması ile ilgilidir. Bu nedenle ilk elde dilsel, sözcük düzeyinde denileni anlamak, ilkece anlamak, anlamı anlamı manayı denmek isteneni, kastedileni sınırlamakla, çitlemekle başlar. İdrak sözcüğünün peşinden koşup, tutup yakalamak anlamına sahip olması, Türkçede kullanılan algının almak kavramının da elle kavramak ile ilgisi, sınırlamanın bilmenin ve idrak etmenin zemininde bulunduğunu gösterir. Nitekim taksim, bölümleme İnsan zihninin en önemli özelliklerinden biridir. Tahlil, terkip, tasnif, fasıl vasıl gibi öteki tüm zihinsel etkinlikler taksimin yani bölümlemenin tezahürleridir. Anlamı başka bir deyişle denmek isteneni kastedileni idrak yalnızca sözel ya da davranış düzeyinde ortaya çıkmaz. Sözcüğün ya da davranışın yanında hayatın hatta tabiatın bile ne anlama geldiği, kastın ne olduğu sorulabilir. En genel anlamıyla her var olma durumunda denmek istenenin tayin ve tespiti bir sınırlama dolayısıyla belirsizliğin giderilmesi demektir. Bu nedenle kadim felsefi geleneğimizde kullanılan hikmet, illet, sebep, orta terim, hat gibi sözcüklerin tümü sınırın değişik türleridir. Özellikle örnek olarak sebebi nedeni bilmek, hem tabiat hem de hayat düzeyinde olgu ve olaya bir sınır çekmek ve belirsizliği gidermek işidir. Bilinen, sınırlanan, dolayısıyla belirsizliği giderilendir. Pek çok dini terim de sınır kavramıyla ilgilidir. Öyle ki iman bile nefsi düzeyde gaybı belirli kılma, dolayısıyla kişisel, metafizik bir güvenlik alanı, alanı yaratmadır. Şimdiye değin denilenler bir bütün olarak göz önünde bulundurulursa sınır çekmenin, çitlemenin aslında kökleri, ilkelerini ve imkanlarını insani türde bulan bir makuliyet arayışı olduğu söylenebilir. Çünkü insan hem mahsusu hem de menkulu, makule çevirerek, sınırlayarak kendi için anlamlı, yani sınırlı, dolayısıyla kavranılabilir, kılabilir. Zira ancak makul olan bir hakikate sahiptir. Yeri gelmişken işaret edilmelidir ki, mecaz ve kinaya ancak hakikati üzerinde yükselirse anlamlıdır. Tersi durumda daha derin bir belirsizliğin kaynağı haline gelirler. Makul kılmak kılmak varlığı çıkarımsal akla, istedlali akla vurmak demek değildir. Dolayısıyla müstedlal yani kanıtlanmış olmak makul olmanın yalnızca bir tezahürüdür. Bu nedenle menkulü hatta gaybı makule tercüme etmek, kanıtlamak değil insan için anlaşılır kılmaktır. Çünkü ancak insani olan insan için anlaşılabilirdir. Yukarıdaki anlatanın imlediği üzere her türlü insani kavganın, çalışmanın nedeni, sınırı dolayısıyla makuliyeti aşmadır, çiğnemedir. Bunun da derin nedeni insanın doymak bilmez mülkiyet hırsıdır. Bu nedenle insan yeryüzüne değil kendi nefsine sınır koymayı öncelemelidir. Yeryüzüne sınır koyarak kendini korumayı düşünen insan kendi nefsine sınır koyarak yeryüzünü kendinden korumalıdır. Bu da ancak kudemanın yeryüzünü kendin bu, ancak kudemanın değişiyle tine, din, donu giydirilerek tine din donu giydirilerek mümkündür. Bu nedenle denmiştir ki sufi aş, aşık yeryüzünü maaşı okunu kendinden koruyan kişidir. Anlamdaş olmak, millet olmanın temelidir. İnsan beşer olarak varlık denizine bırakılmış fırlatılıp atılmış ya da gönderilmiş herhangi bir şeydir, herhangi bir canlıdır. Bu denizde batmamak, kaybolmamak, yok olmamak için insanın bir bineğe ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç içinde bulunulan devansal sudan hareketle karşılanacak bir özellik göstermez. Tersine bizatihi insanın nutkiyetinden, akıl ve dil sahibi olmasından kaynaklanan bir çözümle giderilir. Bu ihtiyacın giderilmesi hayatın idamesi için elzemdir. Tersi durumunda insan var olamaz. Tarihi tecrübe gösteriyor ki insanlık varlık denizinde yok olmaktan kurtaran bu binek, nutkiyetin tecessüm etmiş hali yani insanın bütüne ilişkin sahip olduğu dünya görüşüdür. Dünya görüşü ya da başka bir deyişle anlam dünyası kavramlardan ötürü Kavramlarla örülü, bütüne ilişkin hayatın anlamına ait şemalardır. Bu nedenle kavram örgüsü hayatını sürdürmesi için insanın sahip olması gereken olmazsa olmaz temel bir koşuldur. Bu kavram örgüsü kimi insan için bir kütük, kimi için bir kano, kimi için bir kayık, kimi için küçük bir gemi, kimi içinse son derece gelişmiş büyük bir gemi olabilir. Ancak varlık denizinde daha batmamak için hiçbir insan yapısının karmaşıklığı ne olursa olsun böyle bir bilmekten muaf olamaz. İnsanın olduğu her yerde bir kavram örgüsü var olmuştur. Vardır ve var olmaya devam edecektir. Kavram örgüleri son derece organiktir. Her bir kavram diğeriyle önceden belirlensin veya belirlenmesin, öngörülsün veya öngörülmesin bir ilişkiye sahiptir. Kısaca bir kavram örgüsünde her kavramı her kavramla ilişkilidir. Bu nedenle bir kavram örgüsünde herhangi bir kavramın bilinçsizce değiştirilmesi, atılması, terk edilmesi bütün bir örgüyü ciddi şekilde etkileyecek dönüşümleri tetikler. İnsanın toplum içerisinde birey biçiminde tanımlanan durumunu şimdilik tartışmaksızın şu söylenebilir ki hem de tek tek kavramlar hem de bir bütün olarak kavram ölgüsü, nutkiyetin, aklın ve idrakın cetveli, pergeli, gönyesi, teleskobu, mikroskobu ve benzeri gibidir. Nasıl ki bu alet ve edematın sorunlu olması durumunda tasvir ve temsil ettikleri şey de sorunludur. Benzer biçimde kavram örgüsünün yapısında sorun olan kişi de şeyi bu sorunlu yapıya uygun olarak görecek, idrak edecek ve inşa edecektir. Başka bir deyişle insanın kavram örgüsü nasılsa dünyası da öyledir. Öyle ki bir kavram evet evet yalnızca bir kavram dünyayı kurtarabilir ya da batırabilir. Tek bir kavramın bütünü yırtan bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bütünü beyaz bir kağıt gibi düşünürsek öyle bir kavram ileri sürülebilir ki ya bu beyaz kağıdı daha beyaz ya da daha siyah kılar. Günlük hayatımızda tanıdığımız bir kişi için bir ortamda hırsız dendiğini düşünelim. Yalnızca bu kavram o kişinin tasavvurumuzdaki yerini alt üst eder. Bir de tersine kendisine veli dendiğini tasavvur edelim. Benzer biçimde katımızdaki yeri bambaşka olacaktır. Kavramın ve kavram örgülerinin sadece idraki değil hisleri de nasıl etkilediği açıktır. Bir kavram bazen bir hayatı kurtarır bazen söndürür. Dünyada yalnızca günlük hayat değil siyasi, iktisadi, ilmi hatta askeri hayatın kavramlar üzerinden yürüdüğünü İnsanların birbirlerini karalamak ya da aklamak için kavramları fırça olarak kullandıklarını görürüz. Coğrafi anlamda ülkeler maddi bakımdan silahlarla tarumar edilirken kültürler ve medeniyetler manevi bakımdan kavramlarla çökertilmektedirler. Bu nedenledir ki silahlarla ele getirilen ülkelerde işgalciler yeni bir kavram örgüsü getirmedikçe eğmişlerdir. İslam fethettiği toprakları yeni bir kavram örgüsünü örttü. Moğollarsa geldiler, birkaç nesil içerisinde işgal ettikleri coğrafyanın kavram örgüsü içerisinde eriyip gittiler. Özellikle günümüzde savaşların yazılı ve sözlü medya üzerinden kavramlarla yürütüldüğü açıktır. Hedef, karşıdakinin kavram örgüsünü karalamak, yaralamak, en nihayet, ilmik ilmik çözmektir. Kavram örgüsü çözülen toplumsa hayatını idame ettirmek için ya yeni bir kavram örgüsü inşa etmek ki bu çok zordur ve zaman ister, ya da eski örgüyü çözen toplumun kavram örgüsüne katılmak zorundadır. İnsan olarak katıl, kalmanın başka bir yolu yoktur çünkü sömürge çağının kalıcılığı maddi coğrafyanın işgali değildir bu nedenle. Bu nedenle. Çünkü işgal edilen fizik coğrafya, o coğrafyayı yurt edinen insanların belirli bir zaman sonra karşı saldırısıyla depedilebilir. Ama nütküyetin, dünya görüşünün başka bir deyişle o toplumu var kılan, farklı kılan, o toplum kılan kavram örgüsünün işgali kalıcıdır. Zila o toplumu o toplum olmaktan çıkarır. Tarihe baktığımızda Anadolu coğrafyasından onlarca toplum gelip geçti. Elbette bu toplumları oluşturan bireylerin tümü ortadan kalkmadı. Tersine süreç içerisinde sonradan gelenin anlam dünyasına katıldılar. Bu nedenledir ki var olmak maddi coğrafyayı korumak değildir yalnızca. Bu maddi coğrafiye derinlik katan, onu üzerinde yaşayan insanların vatanı kılan dünya görüşünü, anlam dünyasını, kavram örgüsünü koruyup kollamaktır var olmak. Yani millet olmak, millet kalmak. İster birey, ister toplum düzeyinde olsun bir millete aidiyet, o milletin yaşadığı maddi coğrafyada bulunmak değildir. Tersine bir millete ait olmak demek, o milletin kavram örgüsüne mensup olmak demektir. Anlamdaş olamayan bireyler, vatandaş, yurttaş, hatta dildaş olsalar bile bir millet olamazlar. Olsa olsa çıkardaş olabilirler. Bu neden nedir ki? Çin siyaset felsefesine göre devlet ordu çökünce toplum kendini bir arada tutan toplum kavram örgüsü çözülünce yıkılır. Devlet de zaten bu zihniyette aynı kavram örgüsü içerisinde hayat süren insanların birliktelikleridir. Ordu da yalnızca bu birlikteliğin vuku bulduğu maddi coğrafyayı değil, bizantihi bu birlikteliği mümkün kılan kavram örgüsünü korumakla yükümlüdür. Bu kavram örgüsünü işleyen, ona bilinç katan ve zenginleştirerek sürdürense o toplumun bilginleridir. En azından öyle olmalıdır. Bütüne ilişkin sahih bir tasavvur, anlam veren kavram örgüsü o bütün içerisindeki parçaların da bütünle ilişkili olarak anlamlı olmasını sağlar. Bu nedenle siyasi, iktisadi, toplumsal, ilmi ve benzeri sahalardaki sahih tasavvurlar ancak ve ancak sahih bir kavram örgüsü ile mümkündür. Örnek olarak bir toplum ve bu toplum içerisinde yaşayan bir birey kendi geçmişine ilişkin sahih bir tasavvura sahip değilse bu demektir ki genel anlamda kavram örgüsünde bir sorun vardır. Böyle bir toplumun geleceğine ilişkin sahih bir tasavvura sahip olması da mümkün değildir. Denebilir ki insanın yalnızca malumatları, bilgileri, inançları değil, beklentileri, ümitleri, korkuları hatta temennileri içinde yaşadığı kavram örgüsünün muhtevasına sıkı sıkıya bağlıdır. Aynı hali paylaşmak Memluklu Büyük Tarihçi İbni Fazlullah Umer'i, Muhallet eseri Mesalikul Efsar Fi Memalikil Emsar'da Türk hükümdarları hakkında başlıklı alt kısımda Türk tarihi hakkında bilgi vermek istediğinde şöyle der. Bu milletle ilgili haberler bize ulaşmadı çünkü aralarında bilginler yoktur ve bilgiyle atalar mirasını muhafazaya ihtimam göstermezler. Alıntıda geçen Türk kelimesinin medlulu ile bilgi ile bilginler sorunu bir yana atalar mirasını korumada ilgisizlik cümlesi dostlarla gerçekleştirdiğimiz Bursa gezisi esnasında tekrar ele alınmayı zarur yıkıldı. Gördüklerimden ve dinlediklerimden kişilerin genetik mensubiyetlerine benzer biçimde toplumların, kültürlerinin de ister farkında olalım ister olmayalım tevarüz edilen genetik şemalara sahip oldukları kabulü çerçevesinde bu illetin Selçuklu-Osmanlı Cumhuriyet çizgisinde sürekliliğini koruduğu düşüncesine kapıldım. Kişi olmak, toplum olmak... Millet olmak bir kültür sahibi olmakla bir kültürün devletleşmesi, medeniyetleşmesi, bir mefkure etrafında cihan devleti haline gelip dünya tahiline yön vermesi hiç şüphesiz üzerlerinde uzun uzun düşünülmeyi hak eden tasavvurlardır. İnsanlar genellikle bir şeye sahip olduklarını bilirler ama çok az insan sahip olduklarının çok uzun bir tarihinin geçmişinin bulunduğunun farkındadır. Bir şeyin tarihi demek o şeyin o haliyle var olabilmesi için harcanan büyük bir emek demektir. Kadim bir ilkedir bir şeyin varlığının kıymeti kaybedildikten sonra anlaşılır. Ancak kişiye, topluma ve devlete ilişkin kaybedilenler bir daha geri getirilemezler. Hem kişi olarak hem de millet olarak yaşadığımız hayat biriciktir. Aynı biçimde tekrarlanamaz. Kanınca sorun esas itibarıyla zaman idrakinden kaynaklanıyor. Kadim dönemde zaman idraki şu şekildeydi. Geçen geçmekte olan şimdi, geçecek olan gelecek merkezinde geçmişin olduğu bu idrakte hafıza yani hatırlama geçmişte doğru çalışılırdı çalışırdı. Modern zamanlarda bu idrak şu biçime aldı. Geleceğe göre kurulan geçmiş, geleceğe göre kurulan şimdi gelecek. Geleceğin merkezde olduğu bu idrakte ise muhayyile ile yani beklenti geleceğe doğru iş görürdü. Günümüzde ise zaman idraki daha bir şekilde değiştirmiştir. Şimdinin geçmişi, şimdi, şimdinin geleceği. Şimdinin merkezde bulunduğu bu idrakte ise ne geçmişe ilişkin hatırlama ne de geleceği ilişkin beklenti vardır. Yani aymazlık esastır. Modern dönemde insanlar bugünün anlamını geleceğe yatırım yapmak şeklinde anlıyorlardı. Elbette modern zihniyette de geçmişin unutulması, gelecek için geçmişin imhası esastır. Ancak geçmiş yine de geleceğe katkısı oranında hesaba katılan bir birikimdir. Günümüzde ise hem geçmiş hem de gelecek şimdi için unutulmak istenmekte hatta imha edilmektedir. Geleceği de unutmak isteyen çağdaş insan herkes böyle iyidir deyişiyle dile getirilen anlayış içerisinde sürekli şimdi de yaşamaktadır. Kadim içinse hayat geçmişi, şimdiyi ve geleceği aynı anda içeren bir sürekliliktir. Onun için kadim, hendesi organik bir dünya tasavvuruna sahiptir. Gerçekte kadim hayat sürerdi, modern yaşayacaktır. Çağdaş insansa yaşıyor. Kadim kendini geçmişe bağlayan şecere arardı. Kökleşmek aynı zamanda gökleşmenin daha sağlıklı yürümesini sağlardı. Kökleşmek aynı zamanda gökleşmenin daha sağlıklı yürümesini sağlardı. İstikbal köklerdedir sözünü hatırladım. Modernler içinse uçmaz uçmak özgür olmaktı. Yine de geçmiş hava, havalanmanın imkanını veren kalkış değerine sahip bir zeminde. Şimdikiler yarın olmayacağını varsayıp anı sonuna kadar kullanan çekirge gibiler. İnsanı bir tür olarak değil, bir birey olarak kabul edip, kendi bireyselliklerini gerçekleştirme adına insan türünü imha etmekseler. Tarihe bakıldığında büyük bir kayıp göze alınmadan, geçmişin şimdiden ayrılamadığı görülür. Burayı tekrar okumak istiyorum. İnsanı bir tür, tür olarak, bir nev olarak değil, bir birey olarak kabul edip, kendi bireyselliklerini gerçekleştirme alına, insan türünü imha etmekteler. Allahu Ekber. Tarihe bakıldığında büyük bir kayıp göze alınmadan, geçmişin şimdiden ayrılmadığı görülür. Elbette geçmişe olmayan şimdi anlamsızdır. Şimdisiz geçmişse bulanık. Açıktır ki, tarihte eski ile yeniyi beraberce ele alan toplumlar, iş görmüşler, geleceği inşa edebilmişlerdir. Geçmişe olmadan şimdiyi yaşayan toplumlarsa birbirlerini aldatan, sömüren bir yığına dönmüşlerdir. Hem kişi hem de toplum kendini geçmişten hareketle şimdinin imkanları içerisinde gelecek için hazırlar. Bu tavır da insan oluşunun sürekliliğini sağlar. Canı, aklı, soyu, malı ve inancı yani kısaca insanı korur. Sayit Halim Paşa'nın ifade ettiği üzere vatan, Çift anlamlı bir kavramdır. Fiziki coğrafya insanların üzerinde yaşadığı toprak parçası maddi vatanken bu maddi vatan üzerinde hayat süren insanların toprakla kurduğu ilişki yani geçmiş tarih bir milletin anlam ve değer dünyası olan manevi vatandır. Aynı anlam değer dünyasını paylaşan insanların toplumun bir toprak parçası üzerinde örgütlenmesi ise devlettir. Devletin hem maddi hem de manevi vatanı korumak için kurduğu silahlı güçse ordudur. Bu nedenledir ki devlet ordu çökünce millet kendisini bir arada tutan anlam-değer dünyası çözülünce yıkılır. Bir insan topluluğunun kültürün millet haline gelmesi, aynı anlam-değer dünyası içerisinde hayat sürmesi demektir. Devlet de aynı anlam-değer dünyası içerisinde hayat süren insanların örgütlü birlikteliğidir. Devlet, aynı anlam değer dünyası içinde hayat süren insanların örgütlü birlikteliğidir. Ordu da bu örgütlü birlikteliğin vücut bulduğu hem maddi coğrafyayı ordu da bu örgütlü birlikteliğin vücut bulduğu hem maddi coğrafyayı yani toprak parçasını hem de manevi coğrafyayı yani tarihi kısaca vatanı korumakla yükümlüdür. Hiç şüphesiz Sayit Halim Paşa'nın dile getirdikleri Kudema'nın vatan anlayışıdır. Modernler bekayı devlet uğruna, bekayı milleti dikkate almalıdırlar. Şimdikilerse herkes böyle iyidir deyip aymazlıklarını sürdürüyor. Devleti bir şirket, milleti üreten, tüketen anlamsız, değersiz bir yığın olarak görüyorlar. Bizi millet kılan anlam değer dünyası yani manevi vatan gün be gün iplik iplik sökülüyor, eriyip gidiyor. Birbirlerini aldatan bir yığın haline gelen bireyler örgütlü birlikteliklerini ne kadar sürdürür bilinmez. Bursa gezisinde gördüklerim ve dinlediklerim beni hem felsefi hem de tarihi bir seyrü seferin içerisinde yuvarladı. Bir düşünceleri, bu düşünceleri derin bir hüzünle böylece dağınık buldum. Yine derin bir hüzünle böylece dağınık aktarıyorum. Ancak yine de bu geziden edindiğim bir düşünce oldu. Millet aynı dili konuşan değil, aynı hali paylaşan kişilerden oluşan insan topluluğudur. Maslahat vs. Menfaat Bedevi bir gün çölde seyahat ederken uzaktan çaresizlik içinde kendine el sallayan bir adam görmüş. Ve hemen devesine ona doğru sürmüş. Zavallı adam uzun günler aç ve susuz kalmanın sonucu bitap düşmüş bir halde gelen Bedevi'ye seslenmiş. Lütfen biraz su. Bedevi devesinden inip suyu hazırlarken adam kendinden beklenmeyen bir çeviklikle Bedevi'nin devesine atlamış ve hızla uzaklaşmış. Bedevi durumu fark eder etmez dönmüş ve tüm gücüyle arkasından koşmaya başlamış. Sesini duyurabileceği bir mesafeye erişince yüksek sesle bağırmış. Tamam, devimi aldın, beni bu çölde bir başıma bıraktın, varsın olsun ama senden rica ediyorum bu olayı yaşadığın müddetçe kimseye anlatma. Devesini hatta canını değil de olayın başkalarına anlatılıp anlatılmamasının önemseyen bedevinin bu sözlerini duyan adam birden durmuş. Geri dönmüş ve niçin bu olayın başkalarına anlatılmamasını bu kadar şiddetle istiyorsun hikmeti nedir diye sormuş. Bedevi insanlar olayı duyarlarsa bir daha çölde aç ve susuz kalmış hiçbir insana yardım eli uzatmazlar da ondan diye cevap vermiş. Bir kişi ferdi menfaatini görmezlikten gelerek insan türünün daha da özelleştirirsek mensubu olduğu çevresindeki insanların maslahatının için önemsel ve önceler. Bu davranışı mümkün kılan nedir? Böyle bir davranışı mümkün kılan ayrımı, tespit, hiç şüphesiz bir toplum, hatta bir millet olmanın sırrını da kulağımıza fısıldayacaktır. Dağılma ve savrulma bütünlüğün kaybolması ise bir kültüre bu bütünlüğünü, birliğini, dolayısıyla dirliğini veren nedir? Öyle bir ne ki diğer tüm özellikler bir şekilde erişse, erise bile parçaları bir arada tutmayı sürdürebilsin, sürekliliği koruyabilsin. Hiç şüphesiz ister maddi ister manevi menfaat kişileri bir arada tutmaya başarabilecek özelliği gösteren bir kavramdır. Menfaat yani fayda yapılan işten pay alan bireylerin bizatihi aldıkları payı sürdürebilir kılmak için birbirlerine katlandıkları bir bütün, bir birlik yaratır. Faydanın ortadan kalkması katlanma nedenini de iz izale edeceğinden birlik de bütünlükle hızla erir gider. İnsanlar arasındaki maddi ve manevi beraberliği ifade etmek için örnek olarak amaç gibi daha pek çok kavram kullanılabilir. Tüm bu kavramlar hem birliğin kendi içindeki tutarlılığını hem de sürekliliğini sağlayacak şiddete oranında göz önünde bulundurulur. Yine de amaç bireyler arasındaki ahengi elde geldiğince en yüksek oranda sağlamak ve sağlanan ahengi tüm musibetler karşısında sürdürmek ise bu kavramlar pek işimize yaramayacaktır. Birliğin ve bütünlüğün dayandığı en önemli kavram anlamak dolayısıyla anlaşılmaktır. Nitekim Türkçe'de anlamı muhatabın anladığı ile ilişkili. Onlarca anlam muhatabın anladığı ile ilişkilidir. Ve bu nedenle Arapçadaki söyleyen kişinin kastını içeren denmek, istenen anlamındaki mana kavramından farklıdır. İster bilimsel, ister ister felsefi tartışmaların sağlıklı bir biçimde yürütülmesini mümkün kılan kavramlar, terimler için kullanılan istilah kelimesinin sul, yani barış sözcüğünden türetilmiş olması boşuna değildir. Çünkü kişi kullandığı istilahlarla aklı fesa fesattan dolayısıyla entelektüel ortamı fikneden korur. Böylece hem kendisinin anlaşılmasını hem de dinleyen insanların kendisini anlamasını sağlar. Kadim düşünce geleneğimizde kavramın tanımının hat yani sınır sözcüğüyle ifade edilmesi bu tespitle ilişkilidir. Çünkü sağlıklı bir anlaşma dolayısıyla iletişim ancak ve ancak sınırları belirli açık ve seçik kavramlarla mümkündür. Türkçedeki savaş kelimesinin sav sözcüğüyle ilişkisi hiç şüphesiz tüm savaşların savlarla başladığını gösterir. Tersi de doğrudur. Tüm sulhlar, barışlar da ıslahlarla başlar. Ferdin menfaati yanında toplumun maslahatı biçiminde dele getirdiğimiz mukayesedeki maslahatın da tıpkı istilahtaki gibi sulh kelimesinden türemesi dikkate değerdir. Toplum içi barışı koruyan bir şey ancak o toplumun maslahatına uygun şeydir. Tersi fitne ve fesattır. Öyleyse bir kişi için menfaat olan toplum için fesat olabilir. Aksi de doğrudur. Toplum için maslahat olan kişi için zarar doğurabilir. Bu çıkarım nedeniyle toplumun maslahatı lehine kendi menfaatinden vazge vazgeçebilen birey toplumsal barışı korur, kendi menfaatini toplumun maslahatını tercih ederse toplumu karışıklığa sürükler. Şimdiye değin dile getirilenlerden anlamak ve anlaşılmaklığın netice anlamı, neticede anlamın büyük oranda dille ilgili olduğu dolayısıyla ancak ve ancak aynı dili konuşan insanların birbirini anlayabileceği sonucu rahatlıkla çıkartılabilir. Bu, çıkara, bu çıkarım kısmi olarak doğrudur. Çünkü dil gereklidir ancak yeterli değildir. Hiçbir zaman anlam tek başına sözcüklere dolayısıyla sese indirgenemez. Yukarıda mana kelimesi söz konusu olduğunda işaret edildiği üzere mana bir kastilik içerir. Her kast bir manadır. Kişinin sesinde, değişinde, kastı, dolayısıyla iradesi içkindir. Nitekim Türkçe'de sıkça kullanılan yani demek isteniyor ki kelimesiyle ortak olan mana yani denmek istenen bir istemeyi istenci barındırır. Burada denmek istenen muhatap tarafından anlaşıldığında maksadın hasıl olduğu, dolayısıyla anlama ve anlaşılma işleminin kısaca iletişimin gerçekleştiği söylenebilir. Sese içkin iradenin, kastın hatta niyetin lafız dışında bir duygu durumu barındırdığı açıktır. Bu duygu durumu köklerinin dilin konuşulduğu kültür ortamında, toplumun vicdanında bulur. Ortam vicdan dile, organiklik, bütünlük kazandırır. Mevlana Celaleddin Rumi'nin aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşırlar. Anlaşabilirler sözü, yukarıda özetlenen çerçeve düşünüldüğünde daha açık hale gelir. İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen bir kişinin bir İngiliz'i, İngilizce kültür ortamında yetişen bir İngiliz gibi anlayamayacağı aşikardır. Yalnızca canlı konuşmayı değil, herhangi bir kültür ortamında üretilen bir metni dahi hakkıyla anlamak, hakkında konuşmak, nüfuz etmek büyük oranda o kültür ortamını yaşamaya zorunlu kılar. Dikkat edilirse şiir gibi edebi değeri yüksek duygu yüklü metinleri anlamanın simge değeri kazanmış terimlerle kaleme alınmış metinlerden daha zor olması iş bu durumdan kaynaklanır. Bir şeyin hakkında konuşmak, o şeyin hakikatini konuşmak, bir şeyi hakkıyla anlamak, o şeyin hakikatini anlamaktır. Bir şeyin hak ve hakikatini anlamak için ise en temel şart düşüncenin kavramsal, nedensel, yöntemsel ve eleştirel doğasını bilmek, meleke haline getirmek ve uygulamaktır. Ötesi toplumun ürettiği artı değere el koymak isteyen menfaat kirli savaşıdır. Sulhu, barışı ise ancak ve ancak toplumun maslahatını önceleyenler kurabilirler. Kısaca konuyu bağlarsak toplumun maslahatını kendi menfaatine tercih etme işini de ancak o toplumun vicdanına mensup bireyler başarabilir. Bu nedenle aynı dili konuşan değil, aynı duyguları paylaşan kişiler millet olurlar. Son söz, birbirimize anlattığımız nice kötülüklerin hangi iyilikleri yok ettiğine hiç dikkat kesilebiliyor muyuz? Kocakarı Sosyolojisi 21. yüzyılda iyi bir matematikçi olmak için matematiğin mevcut içeriğini bilmek yeterlidir. Matematiğin tarihini bilmek bir matematikçiyi teknik anlamda daha iyi bir matematikçi kılmaz. Benzer biçimde günümüzde iyi bir tabip olmak için mevcut tıp biliminin içeriğini layıkıyla bilmek yeterlidir. Sümer, Mısır, Yunan ya da İslam tıbbalını bilmek bir tabibin tıp alanındaki teknik becerisini artırmaz. Fizik... Kimya, biyoloji gibi doğa bilimleri içinde benzer durum söz konusudur. Hiç şüphesiz bir bilgin, örnek olarak bir fizikçi kendi alanının kavramları üzerinde düşünmeye, onları tanımaya çalıştığı andan itibaren sahasının teknik içeriği üzerine katlanmaya başlamış demektir. Bu tavırda o fizikçiyi önce alanın felsefesine, akabinde de tarihine götürür. Alanının hem felsefesine hem de tarihine yönelen bir bilgin derinleşir. İnsani, beşeri, sosyal, manevi, adı ne olursa olsun yine en geniş anlamıyla insanı konu alan bilimlere gelince... Yalnızca dönemlerinin mevcut teknik içeriğiyle, hakkıyla idrak edilemezler. Bu bilim dallarının tarihleri bizatihi teknik içeriklerinin olmazsa olmaz ayrılamaz parçalarıdır. Bunun nedeni nedir? Doğa bilimlerinin nesne alanının dolayısıyla konusunun varlığı insan iradesine bağlı değildir. Beşeri bilimlerin ne, nesne alanı ise varlığını insan iradesinin cisimleşmesine borçludur. Doğa bilimlerinin nesne alanının dolayısıyla konusunun varlığı insan iradesine bağlı değildir. Beşeri bilimlerin nesne alanı varlığını insan iradesinin cisimleşmesine borçludur. Bu cisimleşmeye hayat diyoruz. Bu nedenle tabiat ile hayat ilk bakışta iki ayrı alemdir. Mevcut olmak ile idrak etmek, olmakla bilmek sözcükleri arasındaki ayrım dikkate alınırsa şöyle denilebilir. Tabiatın mevcudiyeti insandan bağımsız ancak idraki bilgisi insana bağlıdır. Hayatın ise zemininde tabii koşullar bulunsa da hem mevcudiyeti hem de idraki bilgisi insana bağlıdır. Öte yandan hayat dahi insani türselliğin sınırı içerisinde nesnel bir gerçekliktir. Obje kavramının dışarıya fırlatmak, karşıya koymak anlamları dikkate alınırsa bu kez yukarıdaki değişlerin tersine hayatın da tıpkı tabiat gibi tekil insan iradesinden bağımsız bir gerçekliği olduğu görülür. Çünkü hayat, kudemanın değişiyle insani eylemin aynileşmesi, aklın cisimleşmesidir. Hiç şüphesiz mevcut ile malum alanları arasındaki ilişki son derece karmaşıktır. Ve en nihayetinde insan mevcudu dahi malum hale getirerek insani kılar. Bu nedenle insan bizatihi bilgi halini alır. Çünkü en derin anlamıyla insan aklını, idrakini tabiata seren bir var olandır. Bu serme işi türsel olduğundan süreklilik gösterir. Bu sürekliliğin dolayısıyla türselliğin adı ta tarihtir. Bu nedenle tarih mevcut olma ile idrak etmeyi, olma ile bilmeyi, tabiat ile hayatı kısaca mevcut ile malumu birleştiren alandır. Başka bir deyişle tabiat insanın idrakine konu olduğu andan itibaren tarihleşir. Maddi yapısı manevi bir karakter kazanır. Çünkü en nihayetinde doğa bilimleri bile insani idrakin tezahürleri olduklarından tarihidirler. Hayatta insanın eylemlerine konu olduğu andan itibaren türselliğin sınırları içerisinde tabi yaklaşır. Manevi yapısı maddi bir karakter kazanır. Çünkü hayatta tüm renkleriyle insani eylemin tezahürü olduğundan cisimseldir. Bu nedenle insanın bir fıtrata bulunmakla birlikte doğası tarihtir. Oldukça sorumlu ve yanlış anlaşılmaya müsait bir konunun kısaca verdiğimiz nazariyi özetenin hasılası şudur. 1- İnsan olmaklığımızın, türselliğimizin, sınırı, bilgimizin sınırıdır. 2- Mevcut ile malumu, olma ile bilmeyi, tabiat ile hayatı birleştiren alan tarihtir. Şimdiye deyin çizilen çerçeveden kolayca şu, şu sonuç çıkarılabilir. Nasıl ki tabiattaki bir olgu ve olay üzerinde konuşmak için bizatihi o olgu ve olayın betimlenmesine gereksinimimiz varsa hayata ilişkin bir olgu ve olay üzerinde konuşmak için dahi o olgu ve olayın betimlenmesine gereksinimiz vardır. Çünkü marifetin tekil bilginin yanlış olduğu yerde ilmin doğruluğu ve yanlışlığı dikkate alınmaz. Bir de işte malumatın yanlış olduğu yerde yorumun doğruluğunu da ya, ya da yanlışlığını tartışmak abestir. Böyle bir davranış şuna benzer. Hasta bir kişiye bir kocakarının koyduğu teşhisi, konunun uzmanı bir doktordan tartışmasını istemek. Çıkarımsal yani istedlali aklın üzerinde bina edilmiş bir bilgi dizgesi ancak o aklın sınırları içerisinde doğru ve geçerlidir. Tersi durumda okus fokus yöntemiyle dolayısıyla çıkarımsal olmayan bir tarzda yalnızca duyguyu besleyen, düşünceyi atlayan, kısaca nesnesine ilişkin objektif olmayan değişler üretilir. Bu durumda incelenen olgu ve olay ne açıklanabilir ne de anlaşılabilir. Olsa olsa gizli bir gündem çerçevesinde ya örtülür ya da kullanılır. Türkiye'deki toplumsal olgu ve olaylar hakkındaki tarihi gerçekliği dikkate almayarak konuşan, sözümüne sosyolojik çözümlemeler yapan pek çok kişinin durumu, şimdiye değin özetlenen çerçeveden bakıldığında kocakarı teşhisine benzemektedir. Bu teşhise dayanarak uygulanacak tedavinin sonuçlarını varın hesap edin. Cehaletin ve art niyetin at başı gittiği bu tavırda tarihi gerçeklikle yüzleşmekten kaçınanların keskin ikilemler, dualite yarattığına de dikkat edilmelidir. En kolay düşünme ve en keskin çalışma üretme yolu ikilenler yaratmaktır. Terkip edemeyen kişi indirger, bizleştiremeyen ötekileştirir ve çatıştırır. Kısaca iklimler yara yarar. İkilemler yarar, mevcut yarıyı büyütür, çatıştırır, mevcut tatış çatışmayı şiddetlendirir. Söz, düzen, yasa gibi anlamlara gelen logos bir nesne alanında etki eklendiğinde, o nesne alanının düzenliliğini, yasalılığını, kısaca nedenselliğini araştırmayı amaçlar. Öyleyse Sosyologostaki toplum anlamına gelen sosya bilinmeden logosu üzerinde konuşmak, ancak ve ancak kocakarı teşhisi anlamına gelir. Çünkü dediğimiz gibi malumatın yanlış olduğu yerde yorumun doğruluğu yanlışlığı tartışılmaz. Bir tapınak olan caminin karşısına eğitim-öğretim yeri olan okulu koyan, ibadeti yönlendiren kişiyi, imamı, eğitimi, öğretimi veren öğretmenle karşılaştıran bir kişinin sosyolojik çözümlemesi ancak koca karış teşhisidir. Çünkü okulun mukabili mekteptir. Eğer okuldan üniversiteyi anlıyorsanız medresedir. Öğretmenin mukabili de ya muallimdir ya müderristir. Alim, allame, muhakkik, müdekkik gibi kavramlara girmiyorum. Olgu ve olayı hem cehalet hem de art niyet nedeniyle yanlış idrak edince teşhisinizde tedavinizde yanlış olmaya mahkumdur. Bu kadar yanlışın bir araya geldiği bir yerde İslam kültürünün vücut, mevcut, idrak, ilim, cemal, fazilet, sıkiyet gibi kavramları üzerinde konuşmak, füsus ve şerhleri, misbahül üns, ahlakı alayı şerhü tecrit, mevakıf ve şerhleri, burhan ve şerhleri gibi eserleri okumadan İslam Türk kültürünün iyi, doğru, güzel kavramları üzerine ahkam kesmek yalnızca cehaletle açıklanamaz. Bilgi kendine kayıtsız kalan kişileri ve toplumları affetmez. Kitabın sonuna geldik. Kitabın arkasında güzel bir yazı var orayı okumadan geçemeyeceğim. İnsan başlangıçta son orasında bu arada seyrettiği, kendiyle başlayıp yine kendiyle bitirdiği hayat yolculuğunda kendi olmak, kendi kalmak, kendi ölmek için ne yapabilir? Kendilikleriyle sımsıkı bağlı bilgiye erişmek, edindiği bilgiyle eylemek onu nereye taşıyabilir? Vahşi kapitalist dünya, duyu, duygu ve düşünceden mürekkep insanın hangi zaafları üzerinde yükselir? Din, felsefe, bilim ve sanat insan olmaklıkla nerede ve ne zaman ve nasıl hizmet eder? Bu deneme tüm bu sorular ile 21. yüzyılın muzdarip ikliminde insan olmanın, kendi olmanın kıymetini bilerek, tanıyarak ve inanarak yola çıkıyor ve düşünmek yolda olmaktır ilkesiyle Hazreti insanı arıyor, diyor İhsan Fazlaoğlu.